Tarih sohbetleri hazırlayan ve Arif Basa ve Fatoş Kalaçak. E, merhaba sevgili Soğur Radyo dinleyicileri. Sol Radyo'da yeni bir programla beraberiz. Ben Arif Baza. Ben Fatoş Kalaçak. E, tarih Sohbetleri adını verdiğimiz programımızda her hafta ayrı bir konumuz olacak. E, üç konuğumuz sürekli bizlerle olacak haftalık değişimlerle. Değerli Sol Portalı yazılı Mehmet Bozkurt e, bu haftaki konuğumuz. Daha sonraki haftalarda yazar İlhan Akalın ve Tarihçi Gözde Kök birlikte olacağız. Evet Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. İzmir suikasından bahsedeceğiz. Evet. 26 Haziran 1926. Şimdi bu yakın tarihimizin ya da Cumhuriyet tarihimizin en önemli olaylarından biri. Bunu önemli kılan sadece işin polisiye ilanı değil tabii. Bir kere Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını hatta şöyle söyleyebiliriz. Kurucu babaya yönelik yapılan bir suikast olduğu için önemlidir. Ancak önemli kılan sadece bu değil, onun çevresini de kapsayan bir suikast girişimi olduğu için bu önemli bir hali geliyor. Mustafa Kemal ile birlikte yola çıkan arkadaşları Kazım Karabekir Paşa, Arifuat Cevesun, Rauf Borbay, e Refet Bele gibi ki bu saydığımız isimler Amasya tamiminin altına imza atan ihtiracı komitedir. Bunlar kellelerini koltuğun altına almışlar, yola çıkmışlar. Sadece emperyalist saldırganlara karşı değil, istiracı ordulara karşı değil, İstanbul hükümetine karşı da baş kaldırmış bir ihtiracı kadro. Bu kadronun üyelerini Mustafa Kemal Paşa'ya suikast yaptığı bir içeri atıttılar. İşte önemli kılan olayı trajik hale getiren de bir yanıyla bu. Ya bir şey diyeceğim yani 11 tane suikast var. Değil evet, mi? Evet, Kemal e evet, evet. Peki bunu ya sen bunu anlatıyorsun. Evet, yani bunu evet. önemli kılan bu 11'in içinde niye İsmi suikastı daha önemli? Değil. Evet. Aslında biraz Ve daha... günümüzden için taşındı hala tartışılıyor. Evet. Belki fırsat bulursak söyleyebileceğiz. Bugün tartışılan MIT tartışması Ergenekon tartışmalarına çok fazla benzerlik gösteriyor 1926 İstiklal Mahkemelerindeki yargılamalar. Ben tekrar söze başa dönecek olursam, trajik yanı Mustafa Kemal'in en yakın dostlarının da bu suikastçı grubun içine dahil edilmesi ve yargılamalarıdır. Zaman zaman komik şeyler de gerçekten yaşanmıştır. Hatta. Belki trajikomik demek gerekir. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakın arkadaşı, gençlik arkadaşı, silah arkadaşı, iddia traki içinde hep yakınında yanında durmuş olan İsmail Can Bulat Bey'in asılması gerçekten komik diyeceğim ama bir insanın asılmasına komik demek doğru değil tabi ama trajikomik bir durumdur. Adamcağız İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor, 10 yıl ceza alıyor ve itiraz ediyor. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın bu kadar yakın dostluyken, arkadaşıyken nasıl böyle bir işe beni bulaştırabilirsiniz diye almış olduğu cezaya itiraz ediyor. Peki seni Osman zaman tekrar yargı, yargılayalım diyorlar, götürüyorlar. Bu defa idama mahkum ediyorlar ve ikinci günde asıyorlar. Şimdi evet. bö böylesine garip, tuhaf kararların da e, alındığı bir e, duruşmalar zinciridir bu. Bu kadar önemli duruşmaların bir ay gibi kısa bir süre içinde bitmesi, yani onlarca sanığın, yüzlerce tanığın dinlenip çok kısa bir sürede sonuçlandırılması ve derhal infazların yapılması da ayrı bir durum. Hani şimdilerde Ergenekon meselesi konuşulurken çok sıkça gündeme gelen bir şey var, yargılamalar çok uzuyor filan deniliyoruz. E, ...yargılamaları kısa yapmak da mümkün ama... ...böyle bir sonuca katlanırsanız herhalde... ...onu demek istiyorlar ki... Evet. E, ...uzatıyorlar... E, Aslında biraz da herhalde idamlar... ...artık kalktı... Evet, ...idam evet. yerine biraz uzun evet, tutuklamalarla... Evet, evet. ...değil mi? Yıldırma, tasfiye etme... Kesinlikle devam. öyle... ...mesela şeyde... E, ...istiklal mahkemesilerinin... ...konumuna da bakmak gerekiyor... İstiklal mahkemeleri... E, ...1920'de kurulmuş... Avukata filan temiz şu gibi şeylerle uğraşmıyor. Hatta Kılıç bu bu e, suikast davasında e, bir sanıklardan birinin e, avukatımla görüşeceğim, avukat isterim dediğinde söyledikleri çok ibret verici. Diyor ki... E, biz diyor istiklal mahkemeleri avukatların düzenbazlıklarıyla, oyunbazlıklarıyla, şaklabanlıklarıyla uğraşacak bir mahkeme değiliz diyor. Bunlarla zaman geçiremeyiz diyor. Avukatlardan çıkmış filan diyor. İstiklal mahkemeleri avukat avukat tanımaz diyor. Gerçekten de tanımıyorlar. Aslında buradan çok kısaca istiklal mahkemelerinden bahsetmek bir zorunluluk galiba. İstiklal mahkemeleri 1920'de kuruldu. Ve kuruluşu son derece meşru Meşru çünkü asker kaçaklarına karşı kuruldu. Öyle bir asker kaçağı var ki Kurtuluş Savaşı'nın için konu dağılacak ama bunu anlatmadan edemeyeceğim. Fevzi Çakmak zavallı kalkıyor çıkıyor meclis kürsüsünde diyor ki ya arkadaşlar her gün yüzlerce insan askerden kaçıyor. Tamam kaçsınlar, nalet olsun ama bari postalları götürmesinler, bari falaskalara götürmesinler, tüfekleri de alıp götürüyorlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz diyor. Yani bu kadar yoğun bir asker kaçağı var. 1920'den bahsediyorum. Şimdi böyle bir asker kaçağı karşısında meclis bir kanun çıkarıyor. Ve istiklal mahkemeleri ilk çıkan kanunlardan biridir. İstiklal mahkemesi kanunu. Bu mahkeme. Şey ve üyeleri hukukçu falan değil. Üyeleri mebus, Milletvekilleri arasında o çokluğuyla bir eee mahkemesi üyesi olunuyor. Her mahkemenin Hı. üç tane üyesi bizim Çerkesetende kendi mahkemesinin cephede koruyor mesela. Böyle e, uzatmıyorlar Ama Yargılıyorlar fazladan derhal yapıyorlar. Aslında yargılama yoktu ceza Yani e, evet. aslında e, o günün koşullarında yargılama da işte böyle kısa e, Çok kısalar versilmesi gerekiyor her di yargılamaların. Mesela e, hatta bir yerlerde şöyle okumuştum ben. Kılıç Ali'nin hatıralarında olsa gerekir. Üç araba yola birlikte çıkıyorlar. Önde İstiklal mahkemesi üyeleri var. Arkada şeyler var. İşte mahkumlar var. Onun da arkasında celab var. Böyle bir seyahatler bu şekilde yapılıyor. Ve çok kısa sürüyor. İstiklal mahkemeleri İzmir duruşması gibi son derece önemli. Mustafa Kemal Paşa'ya, Kurucu Baba'ya yönelik bir suikast girişiminde yüzlerce insanın işimi geçiyor. Ve bir aydan kısa bir sürede. Bitiriliyor, infazlar yapılıyor. Bunu çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi özellikle de istiyor. Hatta azarlıyor şeyi. İşte trajikomik dedik bir yanıyla bu mahkemeler. Şöyle trajikomik. Mesela bir sahneyi aktarayım ben size. Bunu Kılıç Ali hatıralarında anlatır. Kılıç Ali kapıdan kaçtık der ama başka kaynaklar pencereden kaçtıklarını söyler. Mesela yazarlar. Üç mahkeme üyesi, dört mahkeme üyesi Kılıç Ali, Necip Ali, işte Ali Çetin Kaya ve hatırlayamadığım bir başka mahkeme üyesi daha yemeğe çağrılıyor. Kalabalık bir yemek var Mustafa Kemal'in İzmir'deyken vermiş olduğu yemektir bu. Bu yemeğe mahkeme üyeleri de geliyor. Mahkeme üyelerini azarlıyor. Neden diyor Kazım Karabikir'i, Ali Fuat'ı mahkeme salonunda öyle uzun uzun konuşturuyorsunuz diyor. Uzatmayın bu işi. Çabuk bitirin bu işleri diyor ve bunlar azarlanıyor. Azarlandıkları için de korkuyorlar 3-5 dakika sonra ortalıkta şöyle bir gözüktükten sonra kaçıyorlar. Şeyden. Bazı kaynaklar pencereden korkudan pencereden kaçtıklarını yazarlar. Bu da işin hem komik hem yine trajik bir boyutudur. Böyle bakıyorum. Yani İzmir suikastı öncesindeki e, gelişen olaylara çok iyi değerlendirmek gerekiyor. 1925 son derece önemli. 1925 yılında Şeyh Sait isyanı çıkması ve takrir i sükun kanununun ilan edilmesiyle birlikte çok sayıda gazeteci içeri alınıyor. Gazetelerin büyük bir bölümü kapatılıyor. Bir takım muhaliflere toplanıyor. Biliyorsunuz 1925'te sola yönelik bir operasyonla ayrıca yapılıyor. Bunlara bir şey ait isyanının bahanesiyle ilan edilen bir sıkı yönetim ve bunun uygulamaları. Peki bu kadar bir yandan da bu kadar hız var. Peki bu hıza ihtiyaç asıl sebebi nedir? Yani yargılamaların hızlı hızla bitmesini bitmesi mi? Yargı özellikle mi? Mustafa Kemal'in istediği şey şu, e, şey sanıkların konuşmalarının, savunmalarının bir dışarıya aksetmesini istemiyor. İki, uzadıkça bu iş e, dışarıya çok daha fazla bilgi aktarımı oluyor Bu da onu rahatsız ediyor Mustafa Kemal Paşa'yı. Çünkü Kazım Karabekir Paşa'nın, Arif savunmaları çok önemli savunmalardır bundan. Ee, mesela Kazım Karabekir Paşa diyor ki beni mi suçluyorsunuz diyor yoksa mensup olduğun partiyi mi suçluyorsunuz? Partiyi mi diyor siz suikasta suçluyorsunuz? Parti deyip Teraküperver Cumhuriyet Fırkası'nı kastediyor. 1925'te Teraküperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuş. Mustafa Kemal buna çok içeriyor bir Hatta şunu söylüyor bir özel sohbetinde. Teraklipever Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğunu durduğunda bunu kurucuları arkadaşlar öyle sıradan insanlar değil. Amasya Tammim'in altına imza atılan İhtilal komitesi kendisinin dışındaki Mustafa Kemal'in dışındaki diğer bütün isimler Teraklipever Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu. Şu, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat evet. vesaire filan. Ve burada Yazım Karabekir benim partiyi mi suçluyorsunuz derken bir anlamda bir yanıyla haklı Mustafa Kemal şunu söylenir e, bu parti kurulduğunda. Burnuma barut ve kan kokusu geliyor. Bakın bu lafı 1925'te ediyor. Yani, şimdi Mustafa Kemal'in burada bir özelliğine mutlaka değinmek gerekiyor. Tabi şimdi biz İzmir'si yukası derken bir yun başka konulara giriyoruz ama girmek zorunlu doğru ortaya çıkıyor. O da şu Mustafa Kemal Paşa son derece tedbirli bir adam. Asla yani bir tedbirli ve asla acıya hiçbir işi getirmeyen sabırlı bir insan. Her şeyi sabırla yönetiyor ama bu konu geldiğinde Terakli Pevel Cumhuriyet Fırkası ortaya çıktığında şey yapıyor, bir anlamda paniğe kapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü kurucuları olan isimlere baktığımızda 1920'li yıllarda bu isimler ...en az Mustafa Kemal kadar... ...parlak isimler. Kamuda. Yani bir Kazım Karabekir, bir Ali Fuat Çeleksol... ...bir Refet Bele, bir Rauf Orbay ...bunan hepsi... ...en az kendisi kadar... ...parlak isimler ve her birisi... ...aleta bir aday. Hatta... ...yargılamalar sırasında... ...Fevzi ismi bile geçiyor. Bazı sanıklar... ...işte Mustafa Kemal'i devirip... ...Fevzi Şakmağ Cumhuriyeti Reisi yapacağız... filan gibi. Şöyle, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani kendine alternatif bir iktidar oda değil mi? Kendine görecek evet, ya da evet. kendini tasfiye evet. edebilecek herhangi bir iktidar odağı istemiyor. Hepsine Kesinlikle. Tek tek Kesinlikle isteniyor biraz... ve teraklipever cumhuriyet fırkasında böyle bir odak olabileceğini düşünüyor. Çünkü dediğim gibi bu kurucuları çok parlak kişiler. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet. Hiçbir iktidar ortağı istemediği gibi muhtemel Olabilecek. Olabilecek bir takım potansiyel güçleri de bu arada tasfiye ediyor. Mesela sadece terakli Cumhuriyet Fırkası'nı değil, bu parti içinde 1923 seçimlerinde müdafaa hukuk cemiyeti listesinden meclise girmiş. Yani Mustafa Kemal'in yanında onun saflarında meclise girmiş eski iddia terakicileri de bir tehlike olarak gördüğü için onların da yargılanmasını sağlıyor. Şimdi fırsat olup da eğer işin mahkeme faslına geçebilirsek mahkemedeki sanıkların ifadelerine baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. O ifadelerde mahkeme heyeti özellikle yönlendiriyor bazı sanıkları iddia terakicilerle ilgili ifade vermeleri için. Mesela Kara Kemal. Kara Kemal'in işte bugünlerde e, filme de alınan e, nedir o? Kurt kanununda Kara Kemal'in adı çok sık geçiyor. E, Kara Kemal İttihat Terakki'nin Talat Paşa'dan sonraki en önemli adamıdır. Küçük Efendi diyorlar Büyük Efendi Talat Paşa. İttihat Terakki... Korkusu öyle salmıştır ki Mustafa Kemal Paşa'yı, e, Kara Kemal'den her zaman kuşkuyla görüyor Kara Kemal'i. Çünkü Kara Kemal aynı zamanda Osmanlı'nın son döneminde, İttihat terakkinin son dönemlerinde, yani Enver Paşa'nın çok yakın bir kere Kara Kemal ve Karabas'ı ikisi karakol örgütünü kurmuşlar. Karakol örgütüyle insan taşımışlar, silah taşımışlar Anadolu'ya, her anlamda lojistik destek sağlamışlar. Ciddi bir istihbarat örgütünün başında Kara Kemal. Karakemal 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra da İstanbul'un işkali sırasında da yine baltadan döndükten sonra sürgünde yine İstanbul'da ve İstanbul'da esnaf ve zanaatkarları en büyük örgütünün başında yer alıyor. Bir anlamda Türk Burjuvazisi'nin başında Karakemal. İstanbul'u çok açık bir şekilde Karakemal yönetiyor denilebilir. Kara Kemal'den çok korkuluyor Mustafa Kemal, çekiniyor ve bu İstiklal Mahkemesi'nde, Kara Kemal'in hiçbir şekilde dahil olmadığı halde İstiklal Mahkemelerinde, Kara Kemal'de gıyabında yarkılanıyor. Yakalanacağı zamanda biliyorsunuz, filmde de göreceksiniz ileride. romanında da vardır bu, Kemal Tahir'in belki en iyi romanlarından biri olduğu söylenilebilir. Bu romanda da görülecektir. intihar ederek işte tarihten evet. o şekilde çekilmiş oluyor. Aslında Mesela bir tek Karakemal'de herhalde bir sürü unsur giriyor tak, Bütün muhalif ne kadar Nazım, Doktor Nazım it, ıı, suikastla hiçbir alakası olmadığı halde. Evet. Bir ara sözünü ettim İsmail Can Murat. Pek, suikastla hiçbir ilgisi olmadığı halde e, bunlar e, asılıyor. Doktor Nazım da aynı şekilde iddiaat ve trakiinin. E, hatta şöyle söylenir Doktor Nazım için. İddiaat traki değil de cemiyetin adamıdır. Yani İktihat ve Terakki Partisi içindeki esas e, örgütün, e, eski adıyla cemiyetin bir numaralı adamıdır. Talat Paşa'nın bile zaman zaman önünde yer alan biridir. Hiçbir zaman İktihat ve Terakki hükümetlerinde yer almamıştır ama cemiyette ve partide çok saygınlığı olan bir insandır. Doktor Nazım'ı da hiçbir ilgisi olmadı herhalde. Onu da İzmir, Ankara duruşmalarında e, asıyorlar. Bana kalırsa İzmir duruşmaları dediğimiz duruşmalar ya da işte Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik yapılan bu suikast girişimi Mustafa Kemal'in rakipleriyle olan bir hesaplaşması, muhtemel rakipleriyle olan bir hesaplaşması aynı zamanda ve 1927 yılında okuyacağı ünlü nutkuna bir hazır Yolu akçıdır. Yo, aslında Yalçın küçük yani söylüyor ya, 1920'de evet. esas kurulmuştur. Evet. evet. Yani bu davalar ve tutuklamalar, evet. idamlar sürecinde 1926 evet. kurulmuştur esas şu oluyor. Evet. Çünkü Mustafa Kemal tek adamlığını 1926 davalar sonucunda evet. Evet. ilan etmiştir. Evet. evet. Yani bunun üzerine evet. kurulmuş bir aslında bugünküyle de benzeyen bir süreç yani evet. çok bir güne Şimdi bir, bir benzer meselesi. Yani şöyle diyebiliriz aslında değil mi bugüne baktığımızda davalar La kurulan cumhuriyet bugün davalarla yıkılmakta. Evet. Değil mi? Kesinlikle yani. öyle. Doğru söylüyorsunuz. Hı. Cumhuriyetin 1920'de kurulduğu hani bir, 1920 anayasası aslında bir cumhuriyettir. 1923'te bu sadece ilan ediliyor ama cumhuriyetin oturup yerleşmesi, bütün tehlikelerden aranılması ve Mustafa Kemal'in tek adam olarak ortaya çıkması 1926'dır. E, bu son buluşmalar Son vuruştur. Aslında ben hatta Kemal Tahir ile ilgili bir yazı okumuştum. Bu kitabın adının Kurt Kanunu değildi. Son Vuruş. Şimdi böyle söyleyiverince aklıma geliverdi. E, adını koymak gereğini önce öyle düşünmüş kitabın adını öyle koyalım diye. Çünkü onun da kafasında böyle bir şey var. Mustafa Kemal'in bütün rakiplerinden temizlendiği yıl olarak görür 1926'yı. O nedenle önemli. Şimdi 1927'de Mustafa Kemal Paşa Nutuğu okumağa çıktığında 6 günde her gün 6 saat okuyarak Nutuğu tamamladı. Ve orada bir yan 400 kişilik bir zevat oturuyordu. Hiç kimse gık demedi. Yani efendim işte şurası da böyle falan olabilir e, diyen e, de burada çıkmadı. 1925 yılında bütün muhariflerini temizlerken şimdi haksızlık etmeyelim tabii. Tamam suikast spesifik bir konu olarak Mustafa Kemal'in üstüne gidiyoruz ama o kadar da değil. Mustafa Kemal Paşa 1925 yılında çok önemli işler yapıyor. Bunların da tepkisini almak için aslında bir yurt gezisine çıkıyor. Suikasta doğru şimdi yavaş yavaş yürü, yürüyelim isterseniz zamanımız varsa. 1925 yılında Şapka devrimini yapıyor. Şapka devriminde suikast kadar adam asıldı. Daha da fazla asıldı. Kayseri'de, Maraş'ta, Sivas'ta e, karşı devrim hareketleri şapka giymeyeceğiz diye çıktı. Tabi Mustafa Kemal Paşa gitti İnebolu'da buna şapka denir diye Panama kasketini çıkarttı gösterdi. Herkes ömüne baktı ve bundan sonra bu böyle giyilecek dedi. Şimdi Kazım Karabekir Paşaların, Ali Fuatların Rauf Orbayların da Cumhuriyet'e itirazları yok. Olmadı. Ama onların bu tür reform hareketlerinin bu kadar Hızlı bir şekilde yapılmalarına itirazları var. Kendileri hatıralarında hep böyle yazarlar da ama bu tür reformlar da ancak ki Mustafa Kemal bunlara reform değil devrim deniliyor. Bu devrimler de bunlar yavaş yavaş değil de böyle yapılması herhalde bir kaçınılmazlıktı. Mehmet abi son aslında 5 dakikamıza giriyoruz İstersen toparlayalım. Yani bitiremezsek, bitirmemiş olursak da ikinci... Evet, bence... Devredelim. E, evet, biraz Çünkü konu... daha benim iştahlandım. Tam da evet. böyle e, <gülüyor> konuşmak istiyorum. Aslında, Tam e, suikastın işin böyle evet. biraz polisiye yanlarına da geldi. En güzel da, evet. değinmek isterken... E, yani toparlayabiliriz, biraz daha devam edin. Şöyle tamam. yapabilirim. Yani yarıda kesmeyelim e, diye tamam, ben. Tamam, tamam. Şimdi şu doğru gidelim dedik ama yine içlerinde bir figür var ki buna özel olarak değinmek istiyorum. Bu Cavit Bey'dir. Cavit Bey İttihat Trakki'nin içinde Maliye Nazırlığı yapmış. Yani ne demek? Maliye Bakanlığı yapmış. Partinin çok önemli kişilerinden biri ve asla silaha külaha bulaşmayan kanadında. Hani İttihat Trakki'nin bir cemiyet kanadı var. Bu bizim işte kara kemalerin, Doktor Nazımların içinde yer aldığı kesin. Bir de böyle daha çok işte okuyan, yazan filan, o anlamda üretim yapan kişilerin yer aldığı bir bölme var. Bu bölmede Cavit Bey yer alır. Cavit Bey ayrıca parti içinde de çok saygı duyulan bir insan. Enverlerin, Talatların yurt dışına kaçmasından sonra yine ülke içinde kalan tek iddiaçılardan biridir. Sonuna kadar da Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer almıştı maliye nazirliği evet, yapmış, maliye nazirliği evet. yapmıştır. Şimdi az önce buraya gelirken size göstermiştim işte oğlu Şiar ilginç kişilerden biri, solcu bir savcı e, abimizdi. 71'de tutuklanmıştı hatta. Sol, Şiar Yalcı Şiar Yalcı. Biricik, biricik evet. evet bir Cumhuriyet orman. Gazetesinde çıkar. Evet. Evet. Onu büyüten Hüseyin Cahit Yalcı'dıydır. Cavit Bey'in çok yakın arkadaşıydı. O ona emanet etmiştir. O onu büyütmüştür. Bu arada böyle hani tam suikastla ilgili değil mi? He belki ilgi çekici olabilir diye bir şey daha söylemek istiyorum. Benim Doktor Nazım'dan bahsettim. Doktor Nazım ünlü bir İzmir ailesinin damadı. Evliyazadeler deniliyor. Bu e, ailenin bir talihsizliği olsa gerekir. Üç damatları da asılmıştır. Yani, bu da onu söylemek durumundayım. Hani Nazım deyince aklıma nedense o gelir. Bu süreçte mi? Hayır hayır. hayır Daha hayır, sonra. Hayır, da, hayır, o, hayır, o, evet, mesela Adnan Menderes bunların hmm. e, hmm. şeyidir, damadıdır. Asılmıştır. Adnan Menderes'in dışları bakanı olan hani imzasını zor o gibi atan Fatih'in güçlü zorlu. O da asılmıştır. Evet. Hani bu arada onu söylemek e, gereğini duydum bu. Demin doktor Nazım'dan bahsederken aklıma gelmedi. Doktor Nazım yalnız bizim solcu bir doktor Nazımımız var. Onunla karıştırılmasın. Hep karıştırılır bu. O asılmadı. O da 15 yıl kadar hapis aldı 1920'de. Evet şimdi bu bölümü böyle kapatalım, kapatalım diyorum. Kapatalım de evet. Yani İşin, belli oldu ki evet, uzayacak. hafta seninle beraber olacağız. Ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, evet. İlk programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir hatamız olduysa özür dileriz. İlk programdan kaynaklıdır diyelim. Haftaya buluşmak üzere. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz. Sohbetiyle. Hazırlayan ve Arif Basa ve Fatoş Kalaçak. Merhaba sevgili soru Radyo dinleyicileri. Bir saat tarih sohbetlerinde daha beraberiz. Ben Arif Basa. Ben Fatoş Kalaçak. Mehmet Bozkurt'la tam aslında e, İzmir suikastini konuşacaktık. içine giremedik. Bu hafta İzmir suikastinden devam edeceğiz. Mehmet Bozkurt gene bizlerle beraber. E, Mehmet abi İzmir suikastinde kalmıştık. Yani aynen devam evet, edilmiştir. Evet. Daha fazla içine girelim. Evet, Kim kimdir? Evet. Niye, Şimdi, niye alınmıştır? Niye evet. idam edilmiştir? Niye evet. idam edilmemiştir belki? Biraz daha ayrıntılara evet. gelelim. Hatta... E, Yargılama safhasında sanıkları neler söyledi, neler etti bunlara da bir bakmak e, gerekiyor. Da bakalım. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi e, Kemal Tahir'in bugünlerde bir filmi de e, TRT'de gösterime başladı. Evet, Daha önce söylemiştim yani. galiba bunu. E, bir de ünlü romanı var, Kurt Kanunu. Kemal Tahir bu tür romanları çokça yazmıştır. Bizim e, insanlarımızda da Tarihi romanlardan ve filmlerden öğrenmek gibi bir huya sahiptir. Bu çok kötü olmayabilir. Bu çok kötü olmayabilir ama sadece bunun üstünden tarih öğrenmeye kalkarsak bu da hiç iyi olmaz. Ben sana bir şey soracağım. Senin Hı? sol portaldaki yazılarında ilk e, sol dergi formunda çıkarken, soldaki yazıların aslında tarih sohbetlerine başlarken evet. şöyle bir şey ben yanlış hatırlamıyorsam. Bir yer. Yani ben burada bir kurgu yapacağım. Tarih sohbetleri. Evet. Yani hepsi gerçek olmayabilir. Yaşanmış, evet. bir yaşanmış şeyler evet. olmalı. Bu kurgudur. Evet. Sohbet de aslında buna oturur. Yani yazı. Evet. Aslında evet. roman da biraz, evet. değil mi? Onunla ilgili. Evet. Onun için söylüyorsun. Yani bir kurguyla birlikte yazılır. Roman. Kurguyla yazılıyor. Tarihi ama ondan öğrendik mi eksikli olur. Eksikli oluyor. Bir de romancı bir tarihçi kadar, yani tarihçi bir romancı kadar özgür değil tabii. Tarihçi sonuçta. Belgelere de sadık kalmak zorunda ama romancı ya da sinemacı sıkıştığı anda olayın içine yeni figürler katarak hatta olayı zaman zaman alt üst ederek roman da yazabiliyor, film de yapabiliyor. Evet. Onun için izleyici ya da okuyucunun o tür şeylere dikkat etmesi ve asıl arka bahçeyi, arka planı görmesi için de tarihi, evet tarihten okumak gerekiyor yani, belgelerden okum. Kemal Tahir'in Kurt Kanunu'ndan bahsetmişken şimdi bugünler TRT'de e, bu film çekilecek fakat TRT'nin yapısını biz aslında biliyoruz yani geçmiş dönemlerde örneğin Yorgun Savaşçı'nın başına evet, gelenler evet. vesaire. Şimdi TRT neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duydu sizce? Bana öyle geliyor ki bugünlerde konuşulan bir Ergenekon davası ki Kurt Kanunu filmiyle tam çakışan mit içindeki karışıklıklar. Ee, ve son tabi doğal, son 10 yıldır Mustafa Kemal'e yönelik olan saldırılar da var söz konusu olan. Kemal Tahir'in bu kitabında zaten İzmir suyuku aslında e, Mustafa Kemal'in e, yapmış olduğu e, haksızlıklardan daha çok fazlasıyla söz edilir. İstiklal mahkemelerinin işte no, e, kendisine muhalif olanlara yönelik nasıl zalimane davrandığı anlatılır. Kemal Tahir de bunun üstünde duruyor çok. Doğrudur da bu tür şeylerde yaşanmıştır ama Mustafa Kemal'i sadece bunun üstünden değerlendirmek zaten son derece yanlış. Bana kalırsa bu film, bu film 3-5 diziden sonra bir şeye macera filmine dönüşecektir. Asıl özünden koparılıp bir macera filmine dönüştürecektir. Zaten romanın böyle bir potansiyeli de vardır. Yani evet. Kemal Tahir'in eski bir Maykamer yazarı olduğu için polisiye yazarıdır diyorsunuz. Evet. Yani, ha, yazar çok iyi bir yazardır ona itirazım Şimdi yok Ma da. Maykamer romanları yazmıştır. Hatta Maykamer evet öyle bir rafı da olmuştur. Maykamer'in gerçek yazarının ya ben 7 tane roman yazdım Maykamer yazdım. Burada 200 tane erif roman yazmış diye çok da beğenmiş gördüğünde Kemal Tahir'in makamı f nokta ikinci adıyla yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam ee, yani Kemal Daire'ye polisiye e, şey var e, tarz var yorgun savaşçılarda başına öyle işler gelmişti ama deneyiller artık Deneyli oldukları için bu herhalde başına bir iş gelmeden e, Ankara valisi Abdülkadir'in aşk hikayesine dönüşebilir macerasına dönüşebilir öylece heyecan verici bir filme dönüşür bana kalırsa bu. Şimdi şöyle başlıyor hikaye, bu suikast hikayesi. Mustafa Kemal Paşa, birinci bölümde galiba sözünü ettik. Şehzait isyanını, yapmış olduğu reform hareketlerini, hatta Cumhuriyet'in 1923'te ilanını, kamuoyundan nasıl karşılandığının da merak ettiği için halkın tepkisini ölçmek için bir anlamda bir yurt gezisine çıkıyor şimdilerde seçim gezisi diyoruz ya evet. o zaman da devlet adamlarımız yurt gezilerine çıkarlardı. Halkımız ne yapıyor acaba diye. Mustafa Kemal de böyle uzun bir yurt gezisi Tarsus'u, Akdeniz bölgesini Mersin'i, Adana'yı filan Çin'e alan bir yurt gezisinde çıkıyor. Yukarıya Balıkeser'e geldiğinde de kendisine gelen bir telgrafla Kazım Dirikpaşa İzmir valisi, oradan gelen bir telgrafla e, seyahatini yarım kesiyor. Telgraf şudur Size işte bir suikast yapılacak. Şey yapalım. E, Gelmeyin. İptal edin gezintiyi. Gez, gezmenizi, gezi, bu geziyi diye. Mustafa Kemal de birkaç gün geziyi iptal ediyor. Şimdi Kazım İrke bu e, ihbarı e, yapan e, motorcu e, Şevket ya da Şevki yanılmıyorsam evet e, motorcu e, Şevket Şevki diye biri motorcu şey ki, bir korku sonucu suikastçıların içinde tetikçi biri olarak bulunan motorcu şey ki, daha doğrusu tetikçileri suikast sonrasında motorla karşıya geçirecek. Yunan adalarına kaçıracak olan biri korkarak paniğe kapılarak vali dirige gidiyor ve olayı Anlatıyor işte Mustafa Kemal Paşa'ya suikast yapılacak diye. Gizli tanık yok o zaman. Ya. Yok o zamanlar gizli tanık yok. <gülüyor> Şimdi e, şeyi yapacak olan e, suyu yapacak olan tetikçiler içerisinde işte Ankara valisi filminde başında Naciye ile sevişen bir valimiz var Abdülkadir. Naciye de e, bizim Kemal Tahir'in romana dahil ettiği figürlerden biridir ama gerçekten de Naci Han'da bir kadın da şeyde var. İzmir suyuk aslında yer alıyor ama bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Naci Han'ın e, Laz İsmail'in sevgilisi doğru yazıyor Şeyh Kemal dair. Laz İsmail'le Naci Han Bursa'ya gidiyorlar. Önce Siyuk'a çünkü Bursa'da yapmayı planlıyorlar. Bursa'da bunun yapılamayacağını anlayıp dönüyorlar. Bir Naciye var. Naciye figürü ama bu Naciye Abdülkadir'le sevişen Naci değil. Bunu hmm. e, şey yaptırıyor. Hmm. Bizce Kemal Tahir onların sevişmelerini sağlıyor. Ne demek? İstediğimi bilmiyorum şimdi. İşte öyle bir şey var. <gülüyor> evet. Ve diğer suikast suikast timinin içinde yer alan diğer isimleri de sayıyoruz. Sarı Efe Edip var. Nazı İsmail var. Yürcü İsmail var. Şu bu filan bir takım isimleri de e, sayarak Fahri Dirik'e ihbarını yapıyor. Bunların içinde önemli iki figür var. Biri Sarı Efe Edip, biri de Ankara valisi Abdülkadir. Ankara valisi Abdülkadir aynı zamanda bizim Kara Kemali. bizim diyorum yani konuşma alışkanlığı haline geldi. Ee, Kara Kemal'i işte ben kişisel olarak da tek sevdiğim bir figür olduğu için bizim demek geriyeyim bizim demek durumunda kalıyorum. Ee, Kara Kemal çok yakını Abdurkadir. Zaten Abdurkadir Kara Kemal'in yakın olduğu için Kara Kemal de bu suikasta bu şekilde bulaştırılmış oluyor. Bunlar suikast hazırlığı içinde oldukları anlaşılıyor. Ve e, suikastın elebaşı şimdi ilk defa adını zirkleyeceğiz, eski Dazistan meklusu e, Hurşit Bey, şeyin, Ziya Hurşit şeyinin içinde. E, otelde, İzmir'de, o da bombalarla silahlar yanlış Yani, yani Ziya üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü bu bu ta 1923'ten beri Ankara'da Ankara'da 4-5 yıldan beri Ankara sokaklarında, Ankara'da kumarhanelerde, şurada, burada restoranlarda herkesin duyacağı bir şekilde ben Mustafa Kemal Paşa'yı öldüreceğim diye dolaşan bir adam. Eski İstanbul'umuz. Çok donanımlı bir adam. Almanya'da filan eğitim görmüş bu. Yani yeni mühendisliği filan okumuş. Böyle boş bir adam değil. Birinci dönem milletvekili. 1920 meclisine Lazistan membusu meclisi olarak girmiş. İkinci dönem 1923'te seçilememiş ama bu defa abisi Faik Bey milletvekili olarak mecliste bulunur. Böyle de ünlü bir ailenin üyesi. Bu bir zaafı var, kumarbaz Ve içkici bir adam. Yalnız ben filmde gördüm çok kötü bir e, tip koymuşlar. Çünkü öyle değil. Resimlerini filan gördüm ben bunun. E, son derece yakışıklı bir adam. Hı. Genç, dinamik, yakışıklı filan bir adam. Ama aldılar bu adamı bana kalırsa kötü bir e, figür olarak, figür olarak koymuşlar evet. filmde. Buna katılmak mümkün değil. Bir de zayıf bir kişilik olarak koymuşlar. Öyle değil. Çok sağlam kişilikli bir adam. Tek zafiri dinle bir kumar. Bir gerekçe şey var mıydı? Yani bu şiddet, evet. Var. Var. Evet. Şöyle. Var tabii. Yani kendi söylediği gerekçeleri ancak söyleyebiliriz. Onun arkasında bir gerekçe e, aramak. Bilmiyorum doğru olur mu. Kendisinin söylediği şey şu. Çok sevdiği bir adam var. Ali Şükrü Bey. Ali Şükrü Bey'i Topal Osman'ı öldürtüyor. İçinde geldik bir bak. Şimdi evet. İzmir Suikast derken geldik 1923'e. zorunlu oluyor. Ali Şükrü Bey'i Topal Osman, Mustafa... Yani yazılanlardan bahsediyoruz. Bir söyrentiye göre Mustafa Kemal Paşa'nın koruması Topal Osman'ı Ali Şükrü Bey'i öldürtüyor. Bir takım yazarlar böyle yazar. Nedir, nedir? Ali Şükrü Bey çünkü mecliste muharif grubun öncülerinden biri. ikinci grup dediğimiz, hani birinci grup bizim müdafaa hukukçular ikinci grupta işte Ali Şükrü'nün içinde yer aldığı e, böyle hacıların, hocaların ve Mustafa Kemal karşılıklarının sadece hacı hoca değil Mustafa Kemal karşıtların içinde yer aldığı bir grup ve bu grup önemli. E, zaman zaman mecliste Mustafa Kemal'i çıkartmak istediği bir takım yasaların bile önünü kesen Var. güçlü bir grup. Bu grubun öncüsü şey Ali Şükrü Bey. Ve Ali Şükrü mesela meclis Tartışmalarında zaman zaman Mustafa Kemal Paşa ile yumruklaşma seviyesinde bir karşıtlıkları da var. Tabi bunları Topal Osman özel koruması Mustafa Kemal'in, o da kürsü şeyden meclisin dinleyici bir izliyor. Ali Şükrü'nün Mustafa Kemal'e saygısızlık yaptığını düşünerek e, kimi kaynaklara göre kendi inisiyatifiyle kimilerine göre de Mustafa Kemal'in emriyle şey, Ali Şükrü Bey'i öldürülüyor. Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi, arkasından Topal Osman'ın öldürülmesi hani sanki tanık bırakmamak gibi Topal Osman'ın da gene meclis muhafız güçleri tarafından öldürülmesi bu şeyi çok rahatsız ediyor. Bey harbiden her dolaşıyor zaten işte Ali Şükrü Mustafa Kemal öldürdü. Şu bu filan gibi ben onu kesin öldüreceğim diye her yerde de Mustafa Kemal'in Kulağına git demesi mümkün değil bunların. Ankara'da konuşup duruyor bu. Biraz meczup gibi. Zaten Mebus seçilemediği için de kızgınlıklar var galiba. Ve bunu bazı arkadaşlarına da açıyor. Hatta Suikast'ın ilkini Ankara'da yapmayı düşünüyorlar. Ankara'da bizim Ayıcı Arif falan var. Ayıcı Arif, şimdi <gülüyor> Ayıcı Arif de ilginç bir kişiliktir. Ayıcı Arif batı cephesinin çok önemli albaylarından biri. Çok önemli. Ve bir özelliği de Mustafa Kemal Paşa'ya çok fazla benzemesi. Hatta kardeş gibi adeta. O kadar benzetilermiş Mustafa Kemal'e. Yani şey olarak. Fizik olarak. Fizik olarak, fizik olarak da. Hı. Evet. Evet. Ankara'da ilk suikast düşünülüyor ama Ankara'da bunun yapılamayacağı. Hatta ben şimdi o evi size söyleyeyim. Ankara'da hangi? Ayıcı Arif'in evi Cinda hemen başında. Hala Garanti Bankası mı bilmiyorum. Ee, şeyin, evet, Yunan elçiliğinin boş arazisi var orada. Evet. Onun karşısındaki bina eskiden mavi ev derlerdi ona. İki katlı bir ev vardı. Şimdi gittiler orayı. Bir bağ idi. İşte orası Ayıcı Arif'in evidir. Oradan, Çankayı'dan Mustafa Kemal Paşa gelirken pusuyu orada kurup, orada önce suikast yapmayı düşünmüşler. Ama demiş ki e, şu asıl e, suikast bu e, içinde yer alan e, İzmir milletvekili Şükrü Bey demiş ki olmaz demiş. Yaprakların açmasını beklemek lazım. Çünkü hani sonbahar yapraklar dökük pusu kuramayız. Yapraklar açsın ağaçlarda öyle pusu yükleriz. Tamam, öyle ertelemişler Ankara suyu kastı, Ankara suyu kastı. Ankara yargılamaları da var çünkü biz buna biz İzmir suyu kastı diyoruz. Doğrudur. O ismi hak etmiştir. Daha çok İzmir merkezidir ama. İstiklal Mahkemesi'nin Ankara yargılamaları da daha sonra hemen akabinde o başlayacak. Ve e, Cavit Beyler falan e, Doktor Nazımlar Ankara yargılamalarında Aslında zaten. Neyse evet yine lafı galiba e, uzatmaya başladık. Evet, Uzayacak dakika, da gözüküyor. Azalıyor e, çünkü Şimdi şöyle diyelim e, İstiklal Şimdi bir, bir sürü aslında şey dedik ya. Ederim. Yani Rauf Orbay'lar, Kazım Karabekir'ler evet. hepsi aslında gözaltına alınıyor. Hepsi tutuklanıyor bu evet. süreçte. Gazeteciler var. Ahmet Emin Yalman, evet. Hüseyin Cavit. İstanbul'daki Cahit. hemen neredeyse muhalif diyebileceğimiz Herkes bütün gazeteciler alınıyor. var. Siyasetçiler Demek var, işte. askerler var, evet. gazeteciler evet. Hepsi tabii, bir potada. Evet. Aynı şeyde tutuklanıyorlar aynı günden. Evet. Kimi idam oluyor, kimi sürgün oluyor çok cezaları aldılar. Demin senin bahsettiğin e, intihar eden. Evet. Kara, kara Kemal, kara intihar, Kemal intihar ediyor. Evet. Bir tasfiye süreciydi aslında İzmir suikastinin. Evet. Nihayetleniyor ama biz İzmir suikastinin nasıl başladı diye evet. Evet. bırakmıştık. Evet. İstersin oradan Tamam. Şimdi öyle yapalım. Tamam. Şimdi hatta ben kendimi denetlemeye çalışayım. Olayı başka noktalara taşımayayım. ama evet. Baş, başka... gayret edeyim. Program, program, ne kadar gayret edilebilirim bilmiyorum. Burada önemli figürlerden biri Ziya Hurşit. Demin işte bahsettiğimiz. Mustafa Kemal, tabii şimdi bunlar günümüzde olsa herhalde tuhaftan da öte bir şey bir ad takılırdı. Mustafa Kemal Paşa derhal İzmir'e geliyor. Hemen biraz hızlandırayım istiyorum. İzmir'e geliyor. Şöyle bir şey düşünebilir misiniz? Kaldığı o otele emniyette tutuklu olan Ziya Hurşit'i kaldığı otele çağır. Ve kendisi bizzat soğuk oluyor. Böyle yapalım. şey görülmüş müdür dünyada? Ya da vardır herhalde ama ben duymadım. Yani bu önemli bir şey. Yani karakolda tutuklu bir adam Ziya Hurşit suikasttan tutuklanmış. Mahkemeye falan çıkarılmadan önce Mustafa Kemal Paşa emrediyor. Diyor ki Ziya Hurşit'i bana getir. Tam otele getiriyor. Evet otele çıkıyor. geliyor ve hem de iki kez getiriyor. Şöyle oluyor. Bu önemli. Ziya Hocic'in ilk gidişinde, Mustafa Kemal'in karşısına ilk çıkışında e, inkar ediyor her şeyi. Ama her ne hikmetse, ikinci gün, bu kez Ziya Hocic kendisi ben Mustafa Kemal Paşa ile yeniden görüşmek istiyorum diyor. Bu çok önemli. Çünkü birçok yorumcuya göre, birçok yorumcuya göre şöyle: Ziya Hocic o gece düşünüyor ve eğer itiraf ederse eğer dilleri hem itiraf edip hem birilerini o içine sokarsa daha az cezayla kurtulabileceğini varsayıyor büyük bir ihtimalle Ve ikinci girişinde Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına ikinci çıkışında bu defa evet diyor. Biz suikast girişiminde bulunacaktık ve şunlar şunlar vardır diye kimi önemli isimleri. O girişimin içinde yer almasını da pek hoşlanacağı bazı isimleri Mustafa Kemal'in pek hoşlanacağı bazı isimleri sayıyor. Mesela Şükrü Bey diyor. Mesela işte Doktor Nazım diyor. Kara Kemal diyor. Bir takım muharif mebusları sayıyor. Asıl Mustafa Kemal'in onun ağzından almak istediği şey başka. Peki diyor paşalar. Bakın şimdi. Paşalar. Evet diyor. Paşalar. Onlar da var. Ve Kazım Karabekir Paşa. Paşa. Hepsini ne varsa hepsini çuvala dolduruyor. Bu isimler zaten Atatürk'ün de duymak istediği isimler. Tabii, kesinlikle. kesinlikle. Ve duymak istediği olduğu için zaten derhal Ankara'ya tergraf çeyir. Mustafa Kemal Paşa. İsmet Paşa'ya. İki gözü İsmet. Böyle başladı. <gülüyor> Çünkü yani bu. Ve derhal iddia terakkinin sadece paşaları değil. Bu telgrafı şimdi uzun bir telgraftır. Şurada kitaplarımı görüyorsunuz. Kitaplarımla geldim. Evet. Burada o telgrafın metni var. O telgrafta diyor ki bütün iddiahat mensuplarını tutuklayacaksın diyor. Yani partinin tamam. terakkeperver cumhuriyet fırkasına üyelerin hepsini tutukla diyor. Hepsi bu cinayetin içinde diyor İsmet Paşa'ya. Telgraf aynen böyledir. İsmet Paşa buna itiraz ediyor. Siz, sizin gibi kamu, kamunun, ammenin ya da işte bugünkü halkın sevdiği bir önderin, bir liderin bu davranışı hoş olmayabilir paşam diyoruz. Ee, biraz sakin olmaya, sükunete çağırıyor Mustafa Kemal'i ama Mustafa Kemal ısrarlı o konuda. Hatta o nedenle İsmet Paşa'yı dahi İstiklal Mahkemesi'nin tutuklayacağı geliyor. Yani o noktaya geliyor. İsmet Paşa evet bakıyor ki sahiden de pirinç taşlı o zaman paşaların tutuklanmasının kesmişti daha önce. Kazım Karabekir'i içeri almışlardı Ankara'da tutukladılar ama İsmet Paşa araya devreye girip bıraktırmıştı. ikinci gün e, Kazım Karabekir'i tekrar içeri alıyorlar ve paşaların yargılanmasının yolu böylece açılmış oldu. Burada iki üç, bir başka önemli figür Sarı Efe Edip'tir. Sarı Efe Edip Kazım Paşa'nın e, çiftliğinde kahyalık yapan biri ama esas işi esas işi ajanlık. Mustafa Kemal Paşa ekibinin e, bu çete, çete diyelim tırnak içinde mı kullanmak gerekir bilmiyorum artık bunu. Bu suikast ekibi diyelim. Suikast ekibinin içine soktu e, kişidir. Bütün bilgileri zaten buradan bir bilgi akışı alınıyor. Çünkü bu suikastın yapılacağı ta 1924'ten beri belli. Yani bunun dedikodusu, lafı hep ediliyor. Paşalara da bu şekilde dahil ediyorlar bu ifadelerle. Paşaların yargılanması tabii ki bir komedi. Aynı zamanda. Çünkü şöyle bir şey oluyor mesela. E, bu Mustafa Kemal'i çok rahatsız eden bir sahnedir. E, Kazım e, İstiklal Mahkemesi üyeleri duruşma salonuna girdiklerinde e, hani geleneksel olarak herkes kalkıyor duruşma salondakiler. Çok sayıda subay da duruşmayı izlemek için gelmiş bilmem ne sineması Elhamra sineması galiba yanılmıyorsak İzmir'de salon tıklım tıklım dolu, subaylarla dolu. Ve aslında bugünkü elbette konuda biraz çağrıştırıyor gibi tabi hani e, durum e, giriyorlar. Tarih sohbetleri programını dinlediniz. Tarih Sohbetleri'nin hazırlayan ve Arif Basar ve Fatoş Kalaçay. Sol ayarını dinleyicilerin merhaba. Ee, bir tarih sohbetlerinde daha beraberiz. Ben Arif Basar. Ben Fatoş Kalaçay. Bu haftaki konuğumuz tekrar e, İlhan Akalın, yazarı İlhan Akalın. Abi hoş geldik. Hoş, hoş geldik abi. Hoş geldik. E, bu hafta geçen hafta konuştuğumuz, e, yani söylediğimiz, duyurduğumuz sendikaların komünizm telin mitingleri evet. bugünkü konumuz ama evet. istersen ona girmeden önce Türkiye'nin 1940'lardaki sosyal evet. siyasal durumu, evet. ki niye bir antikomünist evet. çıkış yapmam ihtiyacı duyuldu bu komünizm kalın müziklerine gelirken Türkiye'deki durum neydi? Önce evet. ee, Önceki programda şunu vurgulamıştık. 1848'de yayınlanan Komünist Parti manifestosunda ilk cümlesi Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. Komünizm hayaleti demiştik. Aradan 100 yıl geçmiş bu hayalet Avrupa'nın dışında hem Amerika'da hem Türkiye'de ve belki dünyanın pek çok yerinde dolaşıyor. Şimdi kısaca bir e, o dönemin genel durumuna bakalım. Orada hareketle de kumizm-i geçebiliriz. Bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı, faşizmin Sovyetler Birliği tarafından ezilmesiyle sorulmuştu. Avrupa ve Sovyetler Birliği topraklarında geçen savaş sonucunda milyonlarca insan ölmüş, bunun yanı sıra kentler yıkılmış, fabrikalar yıkılmış, sanayi tesisleri yerde bir olmuştu. ABD hep nisan kaynakları hem de parasal açıdan avantajlı durumdaydı bu savaşın sonrasında. Çünkü savaş için gerekli araç ve gereçler yani silahlar üretilmiş. Bunları satmış. Ayrıca dâvamotillerini bile savaş alanlarına göndererek büyük para elde etmişti. Şimdi bu birikimlerini bu birikimlerin yeniden karşılığını almak için yatırım yapmaya başlamıştı. Yani Avrupa'yı hem kendilerinin imarı hem yakın yıkılan sanayi kuruluşlarına ortak olarak yeniden bir çalışma yüzüne başlamıştı. İşte Truman Doktrini dediğimiz doktrin bu çerçevede hazırlanmıştı. Plan çerçevesinde yardımlardan yararlanabilmenin ilk koşulu Sovyetler Birliği ve komünizmin karşıtlığı karşıtlığı olmasıydı. İşte anlaşılacağı üzere Türkiye'de e, ABD ile arasındaki bu çerçevede görüşmeleri başlamış ve yürütmekteydi. Yani şey mi ya, emperyalist sistemle bütünleşmek için Hiç. bir kere komünistin karşılığı, antikomünistin. Evet, o başka türlü olmuyor. Komünistin mücadele lazım. dernekleri vesaire bu dönemlerde kurulabildiğim kadarıyla. Evet, evet. Şimdi Türkiye'nin başka türlü konumları var. Yani ekonomi itibariyle başka türlü durumları var. Nedir bu? Türkiye, Sovyet'le birlikte uzun bir e, sınırdaş, sınır. Sonra iddia edildiği, iddia edildiği gibi Sovyetler Birliği'nin açık denizlere Akdeniz'e inmesi için Türkiye'nin üzerinden geçmesi lazım. <gülüyor> Nitekim NATO denilen hikayede e, e, önce Türkiye'yi sürdüğüne kaybedecek. Yani Sovyetler Birliği Türkiye işgal edecek. <gülüyor> sonra Akdeniz üzerinden Türkiye'yi kurtulma planlar yapacak falan. Bununla birlikte Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 1920'lerde başlayan ve 30'lardan sonra da ee, ...ekonomik açıdan devletçiliğe yönelik planların yapıldığı bir birliktelik var. Yani e, Türkiye'nin bu anlamda sicili kötü ABD'ye göre. Bunu da düzelemesi lazım. Kim düzelecek? Türkiye'nin alışveriş kararlarla bunlar düzelecek. Aslında bir anlamda sistem değişikliğine mi? Evet, evet. Yani e, Türkiye, e, örneğin 2. Dünya Savaşı sırasındaki bağımsızlığını zaten savaş sonrasında geçirmiş olmakla birlikte... Bağlılığını belirtmesi gerekiyor. Bunu şimdilik yakın gelişimde bulunması lazım. Ek olarak da Sovyetleri birinin kazandığı prestijten besleneceği düşünülen sosyalist, komünist kadro var Türkiye'de. Evet. Bu kadronun da aşağıya katılması ve bastırılması lazım. En önemlisi de bana göre Hür Dünya Lideri ABD'nin dikkatini çekip onun yanında olduğunu açık biçimde göstermesi gerekiyor yönetimlerin. İlk organize mitingler ABD ile Truman Doktrini çerçevesindeki görüşmelerin başladığı 47 yılının sonları ve 48 yılının başlarına denk gelmesi de bunu gösteriyor. Evet. Yani Türkiye, Türkiye yönetenler 47 yılının son aylarında Truman Doktrini ile ilgili görüşmelere başlamışlar ABD ile. Şimdi daha önce sözünü ettiğimiz bir mankara var. Ondan da çok kısaca bir söz edeyim isterseniz. Kahramanımızın büyük ismi Joseph Raymond McCarthy. Kendileri bir hukukçu. Savaşta, 2. Savaşı'nda deniz kuvvetlerinde yer almış. 46'da senatör seçilmiş. 1950'lerin başında önemli ihtiyalarda bulunmaya başlamış. Diyor ki, Dışişler Bakanlığı'nın üst kademelerinde 205 komünist var. Yani 10, 20, 20, 20 205. Yobalak bir rakam değil tabii ama büyük bir iddiayı içeriyor 205 rakamın. <Gülüyor> Hemen soruşturmalar başlamış. Efendim kendisini çağır, çağırmışlar, ifade vermek için çağırmışlar. Vermemiş falan, yani bu 205 kişinin ismi nedir, nereden aldı bu bilgiyi diye bilgiyi vermemiş. Arkasından Doğu Avrupa ve Çin'deki komünist gelişmelerin korku yarattığı ve Kore Savaşı'nın devam ettiğini düşünelim bu dönemde. Dolayısıyla gerçek bir yurtsever gibi görmeye başlamış Mankarte. Çünkü Kore'de Çin'e karşı bir savaş var. Sovyetler bir gergin Avrupa'da. Dolayısıyla e, kendisi ABD'de e, önemli bir mefiye erişiyor. Kanıt, kanıtlamasa bile 1952'de yeniden senatör seçiliyor. Bu güçle hükümet etkinliklerini hükümet etkinlikleri komitesine ve ona bağlı soruşturmalarda alt komite üyelerine başkan seçiliyor. Şimdi her taşı altından ya. <gülüyor> komünist Aranıyor ve bu olay 1954 yılına kadar sürüyor abedede. Artık 1954 yılından sonra bu korkunun ortadan kalktığını ve 56 yılından itibaren, 54 yılından itibaren de artık e, McCarthy kendi adını taşıyan bu komünist avcılığının sona erdiğini, yani halkın üzerinde estirilen o korkunun ortadan kalktığını görüyoruz. Kahramanımız 1957'de ölüyor. Ama McCarthy ölmiyor. Ölmüyor ama es, eski hızla kalmıyor. Bunun Türkiye'ye yansımaları nelerdir peki? Türkiye'ye yansımaları Türkiye neler yansımaları oldu? Türkiye'ye yansımaları çok fazla değil. Hı hı. Yani makrezi ağzından değil ama Türkiye'de işte o zamanlar ya 1945'ten itibaren e, her taşın altında konumluyu sağırıyor. Yani işte Aziz çıkarttığı, sabah aldan çıkarttıkları o delgiler kapatılıyor, hı hı. önemli oluyor. İşte daha önce konuştuğumuz e, 46 yılında kurulan sendikalar... Sosyalist Parti'ye kapatılıyor. Kendine özgü bir programı var. Ve baştan söylediği gibi e, yapmak istediği şey ben komünizle mücadele ediyorum. ABD beni gör. Diyor. Şimdi bu amaca yönelik önemli bir şey var. Eylem var. 1945 yılında üstelik. E, tam gazetesi olayı var. Hı. Görüşler dergisi olayı var. Sovyetler Birliği ve Faşizm'in karşıtlığı yörgesinde yayın yapan bir gazete var, Tan Gazetesi. Asıl Tan Gazetesi, İş Bankası tarafından çıkartılmış önce. İş Bankası veya özel sermayeyi yayınlaştırmak amaçıyla, sonra satın almış birileri tarafından savaş sonrasında şöyle bir yayın kurdu gazeti izliyor Tan Gazetesi. Öncelikle savaş boyunca, faşizmin yeni nazizmi savunmalarını, savaş sonrasında nasıl demokrat keşittiklerini, yani Dönekleri anlatıyor. E, biliyorsunuz e, yine söylemiştik, 1943 44 yılına kadar Almanya'nın, yani faşizmin Avrupa'da galip geleceği söyleniyordu. Bu yönde destek verenler vardı. 44'ten sonra işte, tersine dönecek, onlara tersine dönmüşlerdi. Bu dönekleri anlatıyor. Önemli isimler verir, anlatıyor. Yani e, ne derler? Sovyet yazıp Kovan'la... Çamak Yine savaş boyunca Sovyetler Birliği'ne karşı üretilen Kösüleme çıbaları sonucu oluşan yalnız algamları düzeltme yönünde yayınlar yapmaya başlıyor. Makaleler <gülüyor> yazarak, haberler vererek ve çok partili döneme geçiyor olmakla yeni rejimin temellerinin atılmasına yardım etmeye başlıyor. Yazık kartosu müthiş. Beyce Niyazi Niyazı Belkes, Demedir gibi akademisyenler var. Milli Şef karşıda olan Cami Başkurt gibi isim var. Sovyetler ve dostluk ilişkileri kurulmasını savunan Tebrik Güçlü Aras gibi isimler var. Bunun ödesinde daha Demokrat Parti kurulmamış ama kurucuların aşağı yukarı belli. Kurucular arasında yer alacak olan Celal Bayar, Tebrik Üçlü Aras gibi isimler de var yazarlar arasında. yazarlar arasında. Bu arada bir de Görüşler diye bir dergi çıkıyor. Yine aynı kadro çıkartıyor. İşte bunda da Celal Bayar'la ve Fuat Köpü'yü ile görüşülmüş. Onların da yazı yazmaları sağlanacak. Görüşler böyle çok teorik Evet. Karnı, evet. günlük şey. Evet. Bu mecmua deniyor zaman evet, yani evet. siyasi evet. dergi inançları ideolojileri ayrıd olsa demokrasi tablosunda gelişiyorlar. Şimdi e, inan dilen görüşlerin yazarları Sabriye Besiktas e erken Ceylan Bayar Adnan Menderes Suat Çöplü Tebrik güçlü Aras Halil Edip Adıvar Halil Edip daha yeni dönmüş Afrika'dan Türkiye'de İce Boran. Ferhat Ağır, Burat Ağır, Niyazi Berkes, Abdülhamid Cemgil. Şimdi Yasarlar yapılan toplantıların biri de değişiyor olan, diğeri Abdülhamid Yasarlar yapılan toplantıların iki değişiyor olanı bilmiyor. İcinsiz aklamadır. Evet, ne yapıyorlar? Ne ilk dergi çıkıyor, ilk sayıs çıkıyor, ilk de son. Ve İstanbul'un basın görüşler dergisinin G harfinin orak çekici bezlediğini diyor. <gülüyor> <sayılıyor. gülüyor> evet, mı müşterileri böyle Şimdi tam de görüşler bundan tutulmuyor mu? Beyce Boran Şimdi, yok, tutulmuyor. Şimdi yani. onu onu anlatacağım. Bir falan yok. Beyce Boran orada daha sonra Demokrat Parti'nin programına girecek olan tarım e, toprak reformunun altyapısını anlatmaya çalışıyor. Şimdi tam de görüşler yerleştirmesinin iki sonucu oluşuyor. Birincisi Beyce Boran, Peter Nagy Boratav ve Niyazi Belkes ülkesine komodiyalar yani, gel dediğim süreç başlıyor. Bunlardan e, Peter Nagy Boratav, Niaz Belkes ülkesine gidiyor. Gece oldu, İkincisi ise tam olaylar. Tam oaydanı tarihe geçen bir eşiyalık olacak diye. Çünkü sesi, J.P. hükümetini toplumu açıdan sürekli değiştiriyor. Önce faşist mihver devletlerini, sonra bana demin anlattığım gibi müttefik devletleri savunduğunu, sık sık konumiklere girerek anlatıyor. J.P. Batı farklı fedilerden Alatti Tito diye bir adam var. Bu adı kalmış değişimciliğin 50 yıllarda da öncülünü yapan. Müthiş benim Alaaddin Tiritoğlu, Hüseyin Cahalçın var. Bir gün Hüseyin alsın. 3 Aralık 1945 gününki gazetede Halkın Ey Vatan başkı bir yazı yazıyor. 3 Aralık. Ertesi gün yani 4 Aralık de İstanbul Üniversitesi Bahçesi'nde öğrenciler toplanıyor. Başlarında daha sonra CHP yöneticilerinden, ön satılarında yer alacak olan isimlerden Orhan Begit var, Ali İhsan Göğüş var gibi yani isimler var. Bunlar uzun önerdiği kısası. Viriyorlar Cağolun'la tam matbaasını basıyorlar, makineleri y efendim. Bu arada ABC kitabı var. ABC kitabı bile daha çok aydınlanmacı yayınlar yapıyor. Onu basıyorlar. Bir Diyoloğunda Yeni Dünya ve La Turco gazeteleri var. Onlar da basıyorlar. Ve işte böylece tarihimize efendim tam olaylarıyla geçiyor. Bunlar 1945 yılının Ağrı ayında gerçekleşiyor. Evet, Şimdi işi dizilerine gelebiliriz. Evet. İşin dizilerine gelebiliriz. İlk eylem 21 Aylık 10.15'li gün gerçekleşiyor. İstanbul Basın Teklisiyeleri Sendikası bu işin öncülüğünde. Bu kapalı salon papanması halinde yapılıyor. Bir, ben bir şey soracağım. Şimdi sendikaların siyaset diye bir şeyi var aslında. Sendikalarda kimi sendikalar kapatılıyor. Yani siyaset evet. yapıyor diye. Evet. Hatta bir teklif veriyorlar. Siyaset yapmaya yasağı sendikaları getirildiğinde şöyle görüşler olmuştur. Hükümet bir ekonomik bir reform hareketi yaptığında sendikalar bu konuda alternatif bir şey söyleyemeyecek çünkü bu siyaset yapma yasağı karşısında kapatılma eskili Evet. Ama biliyorsunuz biz bu mitingler valiliklerce desteklenen, evet. de hükümetlerce evet. desteklenen, hükümetlerce desteklenen, sendikaların yaptığı aslında tam da siyasal şeye uygun evet. ya siyaset yapan mitingler olmasına rağmen yani Türkiye'de Buna izin verebiliyor. Evet. Evet. Şimdi daha önce de söylemiştim. 1947 yılının sonunda ABD ile Marshall Planı Turban Bok'tun'un çerçevesindeki görüşmeler yapılıyor. Ben de de 21 Aralık 47'de ilk yayına kalıyor. Yani elbette söylediğin doğru. Şimdi yine geçen programı söylemiştim. Sendikalar kanununda sendikaların siyaset yapması yasak ama sendikacıların yasak değil. Üstelik evet. sendikacıların sendikacı öğrencilerin evet. evet. tamamı evet. Ya CHP, ya DHP üyesi ayrıca var. Şimdi üstelik toplantı emniyet halk evinde. Yani. Şimdi halk evleri, şimdi Halk Partisi'nin yönetiminde. Dolayısıyla senin söylediğin gibi tamamen devletin ya da hükümetin öngördüğü ve belki de sendikalara görev olarak verdiği bir evet. eylem. İşte bunun anlamı tabii CHP'nin bu işi yürüttüğü ama kendisinin arka planına kalıp, bak işte işçilerimizle de karşı gibi olduğudur. Komünist rejimlerin satılımı kuşaklardan satılımı uşakların bu rejimin desteklediklerini ve e, bundan kaçınılması gerektiğini sakınılması gerektiğini sağlıyorlar. Ve diyorlar ki maalesef bu işi, bu haltı karıştıran Türk isimleri de var. Türkler de diyorlar. İkinci protesto 6 gün sonra 27 Aralık'ta yapılıyor. Bu defa İzmit'te. İzmit'te Selinoz İşçileri Sendikası düzenliyor. Biliyorsunuz İzmit'te kağıt fabrikası var. Evet. Bu selüloz işçilerinin kısmı kağıt fabrikasında çalışan işçiler. Yine hatırlarsınız, özelleştirme sırasında bu İzmir Kağıt Fabrikası'nın önemli girişimleri olmuştu. İşçiler, ayağın kurmuşlardı, falan filan. Sonunda fabrika satılmıştı ve fabrika üretim yapmamak üzere satılmıştı. Dilerd hmm. fabrikanın arazileri rantı açılmıştı. Öyle değil, falan, değil yani. Evet. İşçiler ne olmuştu? İşçiler de belediyelere dağıtılmıştı. Belediye işçisi olarak geçmişlerdi. Türk işçilerinin kendilerine düşen bölümün otanı korumak olduğunu ve işçilerin vazifesinin de vazifelerine müdür olduklarını komünizme karşı mücadele vermeleri gerektiği anlatılıyor. İlginçtir. Aynı gün Ankara ve İzmir'de de var. Aynı gün. Yani 27 Aralık günü. Yine talih kapsamında olan evet. Yeni işçiler yapıyorlar. yapıyorlar. Bunlardan da Komünizmi teli mitinglerine, öğrenciye de katılıyor Ankara ve İzmir'deki. Her üç mitinginde aynı odaktan senin söylediğin gibi daha önce CHP olduğu çok açık. Yıl değişiyor, 1 Ocak 1988 günü bir defa Ceyhan ve Adana'da gösteriler var. gazetelerde haberler şöyle çıkıyor, gençlik, fabrika işçileri ve halkın katıldığı bir miting yapılıyor. 30 Mart'ta yine Adana'da ve Edirne'de mitingler yapılıyor. Adana'da dokunma işçileri komünizmi dahane etmiyor. Edirne'de de yine Milli mensucat fabrikası var, yine kamu kuruluşu. Onlar da mensucat işçisi, onlar da komünizmi davet Yine anlaşıldığı üzere e, kamuya ait bu işçileri, işçileri zorunlu olarak katılıyor. Şimdi bu dalda burada bitiyor. İşte, 50'li yıllarda pek böyle bitiklere rastlanmıyor ama 62'nin Aralık ayında yine mitikler var. Bu da ilginç, bu da başka bir şeye denk geliyor. 22 Aralık 62 günü eş zamanlı mitikler düzenleniyor. İkişine de Türk iş düzenliyor. Biri Ankara'da, öbür Afyon'da. İkisinin de komünizini lanetlemiyor. 1962 yılında önemli bir olay var ama ne diye düşündüğünüzde hemen aklımıza Kuba Krizi geliyor. 23 Ekim 1960'u günü ABD Kuba'ya anlık alınıyor. Ekim, Kasım, Aralık'ta da bildikler başlıyor. Yine Türkiye'nin bir yer alma meselesi evet. var. Evet. Aslında Arada da 1956'da Kore Savaşı'ndan Türkiye'nin asker göndermesi... 50'de gönderiyor, 51'de. 50 Asker göndermesi aslında bu işte NATOya evet. sonrasında da NATOya girmeye yani evet. biz işte komünizme karşı sen dedim dedin evet. komünizme karşı Her hayatımızı oluyor. vererek mücadele evet. ediyoruz O zaman bizim yani bu imperialist evet. sistemi bir yerimiz olması gerekiyor evet. bizim evet. NATO'ya kabul edin. Evet. Niye 52 yılında NATOya Türkiye'ye girdim. Aslında o dönemin bir şey ben oradan bir anket almak o zaman anlat. Yani Antkomis işte İzmir fuarında. Pavion dinledi, 470 açılmış. Yanlış olmuşu mu bu zaman? Standır. Pavion dinledi. Evet evet evet. İnfiyari bilmiyor mu? İşte Pavion, Çekoslovakya Pavionu var. 470. Çekoslovakya Pavionu da şeyler asılmış işte. Üret toprak üretenindir, ekenindir işte. Çekoslovakya'da işsizlik son bulmuştur falan gibi. Ve sırf sifir bunu propagandası yapılmaktadır diye Pavion müdürü Göz altına alıyor tutamıştık, tutamıyor ama evet. işte Ceza veriliyor falan. Evet. Hiç komünizm hatı geçmedi. Önce bir komünist savunusu, komünizm savunusu evet. olduğu düşünüyorum. Evet. Şimdi bu Türk iş tarafından düzenleniyor, 62'deki birey. Ama şöyle bir şey var o günlerde Türkiye'de. At Türkiye Anayasası işçilere yeni bir kapsamlı seti kurmak getirmiş, grev hakkı vermiş ama bu hakkın kullanılması için karnı çıkması lazım. Henüz karnı çıkmıyor. Bunu sağlamak için 61 yılının son günü, 31-12'de İstanbul'da bir miting düzenleniyor. Buna savaşlarına miting ediyoruz. 3000 kişi Buna 140 işçi kuruluşu davet edilmiş, getirilmiş, müthiş bir miting oluyor. Bu mitingde işlenilen şey, söylediğim gibi, Anayasanın sağladığı sendika, ve toplu görüşme ve grev hakkının bir an önce kanlaştırılması. Her ne kadar bunlar görüşülüyor ise de yine mitingde önemli sayıda komünizmi tehlinin takırdığı da göze çarpıyor. Evet. Ama 1962'deki Türk işin üzerinediği savaşan mitinginin İstanbul İşçi Senekaları Birliği üzerinde. Başında da Avni abimiz var. Geçen gün kaybettiğimiz. <Gülüyor> Şimdi ise 62'de Türk iş doğrudan doğuya düzenliyor. O kadar büyük katılım yok. Ama işte Cumhuriyet'in <Gülüyor> e, temin ediliyor. Tabi e, ABD'nin ambargosu, aburgası dışında kordu, koyduğu ambargoya de katılıyor. Ve şey yapıyor. Deniz nakliyatlarını durduruyor. Deniz nakliyatıyla yapılan işleri durduruyor. Yani ABD'nin kuyruğunda Türkiye'nin Gitmesi devam ediyor. Şimdi şöyle bağlayabiliriz bu bugün konumuzu. Türkiye artık 45'ten başlayan bir şekilde bağımsızlığını bitirmiştir, bitirmeye başlamıştır. İşte Süryan doktriniyle, NATO ile arkasından pazar ekonomisiyle bağımlı hale gelmeye başlamıştır ve 60'lı 70'li yıllardaki sosyalist-komünist hareketlerin tamamı aslında bağımsızlığı yeniden elde etme mücadeledir diyebiliriz. İşte denizler bağımsızlığına oluna verdiler. O dönemdeki bütün gençlik hareketleri işçi hareketleri saraylar hep bağımsızlığı yeniden tesis etmek için verilmiş hareketlerdi. Aslında. Bugün de artık bağımsızlığımızın tamamen noktadan kalktığını görüyoruz. Nitekim iki gün önce Avrupa'da NATO komutanının açıkladığı bir haberden öğreniyoruz ki Malatya'daki kürecik radar üstüne Amerikan askerleri yerleşmiş. Bundan hiçbirimizin haberi yok. Basın nerede? Basın da yok. Yani dolayısıyla bugün daha sıkıntılı gündür yaşıyoruz ve bağımsızlık mücadelesi bugün daha elzem olarak önümüze duruyor. Evet sevgili soruşturucu dinleyicileri bu hafta İlhan Akalınla birlikte komünizm tarihi mitinglerini konuştuk. Hafta bir yeni bir konumuzla yine sizlerle birlikte olacağız. Ben evet, teşekkür ederim. Tarih sohbetleri programını dinlediniz. Tarih sohbetleri hazırlayan ve Arif Basak ve Fatoş Kalaçak. Merhaba Sol Rady dinleyicileri. Bugün bir programda da beraberiz. Ben Arif Basak. Ben Fatoş Kalaçak. Bugün konumuz sadık e, Merhaba hoş buldum. E, bugün konumuz Ekim devrimi döneminde Osmanlı'daki son durum konuşacağız. Biraz. Daha detaylı bir şeyi göze birlikte başlayacağız. Hı, i̇stersen başlayalım. Tamam. Konumuzda başlayalım. Ekim devrimi öncesinde Osmanlı sosyemin algısı neydi? Evet, aslına bakarsanız Osmanlı'da sosyalizm nasıl algılanıyordu diye sorulunca en belirgin olarak öne çıkan şey, özellikle Osmanlı aydın ve yönetici kesiminde sosyalizme ilişkin önsel bir korkunun varlığından söz etmek gerekir. Bunu 1848 devrimlerine kadar götürebiliriz Avrupa'daki. Avrupa'da çok ciddi işçi ayaklanmaları ve devrimler yaşanırken, Osmanlı'ya bunun haberleri devletlerin e, yıkıldığı, e, yerleşik düzenin alt üst olduğu bir durum olarak yansıtı ve bu yönetici kesimlerde ciddi bir korku yarattı. Tabi Avrupa'daki devrimci süreçlerden heyecan duyan bazı genç Osmanlılar vardı o dönemde ama genel kanı sınıf mücadelesinin kaçınılması gereken bir şey olduğu yönünde Osmanlı'da. Çünkü hatırlayacak olursak Osmanlı aydının ezici çoğunluğunun temel derdi Osmanlı devletini ayakta tutmak ve güçlendirmek. Şimdi böyle olunca ki buna ilişkin farklı görüşler var ama temel mesele devleti ayakta tutmak olduğu vakit e, sosyalizm ve işte e, halktan insanların ayaklanması ürkülecek bir şey haline geliyor. Hiç böyle bir deneyim yokmuş değil mi? Evet yani böyle bir deneyim e, yaşanmış. Dil Osmanlı o döneme kadar çoğu zaman bu korku çeşitli argümanlarla savuşturulmaya çalışılıyor. Örneğin işte Osmanlı ülkesinin koşullarının sınıf mücadelelerini tetikleyecek koşullar olmadığı, bir burjuvazinin ya da bir işçi sınıfının gelişmemiş olduğu ya da İslam dininin toplumsal belirleyiciliğinin böyle bir şey engel olduğu. Çünkü zaten aslında hani eğer eşitlikse mesele ya da adaletse bunlar İslam dinine içkin şeyler e, olarak düşünülüyor. Peki 1908'den sonra bu tablo değişiyor mu? Değişiyorsa ne gibi değişiklikler yaşan? Evet yani 1908'den sonra aslında bir sosyalist hareket sayamasak da sosyalizme aşina ya da kendini sosyalist olarak gören bazı şahsiyetlerin artık mecliste, Osmanlı parlamentosunda ya da çeşitli yayın organlarında kendilerini gösterdiğini görüyoruz. Eylül 1910'da Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruluyor. Ki iştirakçı Hilmi'nin ismini duymuşsunuzdur eminim ki. Yalnız e, bakıldığında yani sosyalizmden ne anl anlıyorlardı diye soracak olursanız bu birazcık farklı burada durum. Çünkü mesela Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın programı işte e, yani bir takım işçi hakları talepleri ve özgürlük taleplerinden ibaret olan liberal bir program. Ve asıl olarak yaptıkları da işte o dönemde tabii hani çok ağırlıklı bir işçi sınıfından falan söz edilemez. Bir takım küçük işletmeler ve atölyeler var ve ağırlıklı olarak da aslında gayrimüslim nüfusun çalıştığı yerler bunlar ama yine de oralarda birtakım grev ve eylemler olduğu doğru ve İştirakçi Hylmin'in partisi de bunlarda destek olmaya işçilere ve birtakım maddi kazanımlar elde etmelerini sağlamaya çalışıyor. Genel olarak hani var olan şey bundan ibaret ve Hani Parvus Efendi gibi mesela imparatorluk topraklarında yaşayan birkaç Marksisti bir kenara koyacak olursak Ekim devrimine kadar Marksizme ve sosyalizm programına ilişkin herhangi bir örgütlü bilinç bulunmuyor aslında Osmanlı'da. Aslında demin de bahsettiğin Osmanlı devleti Osmaniye'yi aslında kurtarmak bir anlamı değil mi? İşte sıkıntıya girmiş olan bir Osmanlı imparatorluğunun tabi ki dağdır. Tabii aydınların ki. Kendine hı. tek dertleri hala Tabii yani bir devrimle... Adişarlı aşağı etmek değil, yeni bir burjuvay hükümeti olabilir ya da sosyalist bir hükümet olabilir ama bir devrim sürecine girmek değil de hala Osmanlı'yı kurtarma feyli, ufkuyla hareket ediyorlar, değil mi? Tabii ki, yansıyor. hayır tabii ki e, kurtarmak ve güçlendirmek ama o dönem görülen şey, bunun artık işte o dönem biliyorsunuz Abdülhamit 1909'a kadar iktidarda kalan kişi müstebit padişah olarak görülüyor. O alaşağı edilmeden Osmanlı'nın yeniden ayakları üzerinde durması mümkün değil. O yüzden daha çok düşünülen daha makul diyelim bir e, sultanla meşruti bir rejime geçilmesi. E, 1908 devrimi de zaten hani bunu yapıyor. Peki nüfus abartılması Osmanlı'da ne ölçüde yapıldı? Yani tabii ki takip ediliyor çünkü Rusya Osmanlı için çok önemli bir ülke. Biliyorsunuz hani bir 200 yıllık o döneme kadarki gelişimine baktığımızda Rusya kapitalistleşme hızı ve ölçeği bakımından Avrupa'nın gerisinde kalıyor. Ee, ve içten içe aslında bir eski imparatorluk olarak çürüyor. Ama buna rağmen özellikle 19. yüzyıldaki e, uluslararası nüfuz savaşımında önemli bir aktör ve bölgesel olarak Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bölgede de etkin olmaya çalışan ve o Osmanlı toprakları üzerindeki rekabette söz sahibi olan bir aktör ve zaten 200 yıllık tarihi Osmanlı'nın son 200 yıllık tarihi yayla yapılan çatışmalar işte. savaşların büyük bir ağırlık taşıdığı bir tarih. Dolayısıyla özellikle de Balkanlardaki e, ayaklanmalar, milliyetçi, milliyetçi ayaklanmalara Rusya'nın hamilik etme isteği ve bu konudaki çabaları ve 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı aydın ve yönetici kesimlerinde travmatik etkiler yaratan olaylar bunlar. Dolayısıyla Rusya, İngiltere, Fransa bütün bu güçlerin Osmanlı'ya dönük Niyetleri bilinmesine rağmen Rusya en baştaki düşman olarak her zaman algılanıyor, görünüyor. Dolayısıyla da buradaki gelişmeler çok önemli. Tabi şeyi söyleyemeyiz yani 19. yüzyılın sonlarından itibaren biliyorsunuz Rusya'da bir sol muhalefet ve işçi sınıfı gelişiyor ama çok fazla bunlar biliniyor değil Osmanlı'da aslına bakarsanız ama örneğin 1905 Rus devriminin ilginç bir şeyi var Osmanlı açısından. Çünkü Osmanlı'da Abdülhamit'e karşı yükselmiş olan ve belli ölçülerde toplumsal nitelik kazanmış olan muhalefet bir özdeşim kuruyor aslında 1905 devrimini e, gerçekleştirenlerle diyelim. Çünkü orada da e, ÇAR'ın yetkisi iktidarı sınırlandırılıyor. Dolayısıyla hani 1905 biliyorsunuz Rusya'da çok ciddi işçi grevlerinin ve köylü ayaklanmalarının olduğu bir dönemeç. Ama bu şekilde değil de Müstevit bir monarkın iktidarını sınırlandırma çabası olarak alkışlanıyor Osmanlı'da. İşte mesela Potemkin zırhlısı vakasından sonra bunun kahramanlarına Osmanlı ordusunun subaylarından mektuplar gönderildiği rivayet ediliyor. Dönemler aynı. Aslında. Tabii ki. 1905-1908 çok birbirine yakın dönemler. Şöyle bir şeyle ben bir sormak istiyorum. Evet. İşte Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşlar, yani bir toprak şeyi var hı hı. aslında bizim ben bileyim kadere Rusya'nın bir Slav ırkının birliğini sağlamak gibi bir hedefi var. İstanbul'u işte almak, Ve boğazlar Ortodoks. üzerinde hakimiyet tabii evet, ki. Ne Ortodoks Hristiyanları birlikte, tabii. birleştirmek gibi. İşte ona da Büyük Roma İmparatorluğu aslında bir anlamda yeniden Bizans İmparatorluğu dedi. Osmanlı yerine hakim kılmak ve bunun için de savaşıyorlar sürekli. Osmanlı'da doğal olarak en büyük düşman olarak sende edin Rusya'yı görmüş. İşte bunun etkisi aslında 1905 ya da 1917'de muhtemelen böyle bir düşman ortadan kalkacak olması Osmanlı'da bir heyecan, esas nedeni bu mudur heyecanı yaratmasını? Kesinlikle tabii ki. Çünkü Çar'ın bütün düşmanları Osmanlı'nın dostudur. Yani o düşmanların karakterinden... E, niyetlerinden bağımsız olarak Çar'a ve Çarlığa zarar veren her şey elbette ki Osmanlı'nın doğal müttefiki olarak sayılıyor bu anlamda doğru söylediğin. Peki, Birinci Dünya Savaşı koşulları içerisinde bu sedef Çatanklar Osmanlı nasıl bir anlam ifade etti, nasıl bir buldu? Hı hı. Şimdi tam da aslında az önce Arif'in söylediği bir çerçevede anlam buldu. Çarlık rejiminin sarsılıyor olması Büyük bir heyecan yaratıyor. Ayrıca biliyorsunuz Osmanlı Almanya'yla ittifak halinde girdiği Birinci Dünya Savaşı'nda çok ağır yaralar alıyor. Ve artık yani bu imparatorluğun dağılmaya yüz tuttuğu herkes tarafından hissedilir bir durum. Dolayısıyla barış çok acil bir ihtiyaç Osmanlı açısından. Ve oradaki çalkantılar ve çarlığın devrilme ihtimali barış umudunu yeşerttiği için çok önemseniyor. Ama şeyi söylemek lazım yani bütün olup bitenler olduğu gibi yansımıyor. Çünkü bir ulusal ajansı yok Osmanlı'nın o dönemde. Avrupa üzerinden geliyor haberler ve üstüne üstlük işte çarlık sansürü vesaire de düşünüldüğünde çok sınırlı bir e, bilgi akışı olduğunu e, varsaymak bilmek lazım. Dolayısıyla Rusya'daki gelişmeler toparlayacak olursak savaş açısından nasıl bir sonuç doğuracak bir bu. İkincisi de biliyorsunuz çok geniş bir Osman, e, Müslüman Türk nüfus var Rusya topraklarında yaşayan. Ve nasıl Osmanlı topraklarındaki Ortodokslara Ruslar hamilik yapmak istiyorsa kendilerinin bir parçası olarak görüyorsa Osmanlı'da benzer bir perspektife Rusya topraklarında yaşayan Müslümanlar ve Türk Nüfus için e, sahip. Dolayısıyla onların geleceği de yakından Osmanlı'yı ilgilendiriyor. Biliyorsunuz 1. E, Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Rusya'da Şubat devrimi gerçekleşiyor. Çar alaşağı edilerek bir aslında yeni bir burjuva iktidarı inşa edilmeye çalışılıyor Şubat devrimi bunun girişimi. Bu büyük bir sevinçle karşılanıyor tahmin edeceğiniz üzere. Ben kısa bir pasajla Osmanlı yönetiminin bu konuya ilişkin duygularını ifade etmek istiyorum. Dönemin İttihat ve Terakki Partisi iktidarda biliyorsunuz Başbakanı Talat Paşa şöyle bir beyanatta bulunuyor. Rusya ve Osmanlı Devleti birkaç yüzyıldan beri can düşmanıydılar. Ancak bunun nedeni müstebit Rus hükümetinin istilacı emelleriydi. Çarlığın devrilmesi bizi çok sevindirdi. Özgür ve çağdaş bir devlet kurmak üzere kaderini eline alan Rus milleti ile iyi komşuluk ilişkileri yaşamamız için yaşamamamız için hiçbir neden yoktur. Genç Türkiye'de bir inkılap çocuğudur. Şu bedbaht şarkın muhtaç olduğu sükun ve istihatı uygulamak için isteklidir. Şimdiye kadar iç işlerimizdeki iyileşmeleri müdahaleleriyle önleyen Rus çarlığı yerine aynı insani ve yüce ülkülere sahip bir komşuya sahip olmak bizim için memnuniyet kaynağıdır. Çok açık bir şekilde aslında pozisyonunu burada ifade etmiş oluyor Osmanlı tarafı. Ve yani böylece... ...bu devrim Osmanlı'nın en büyük travmasına melhem oluyor. Çünkü Çarlı ortadan kaldırıyor. Yalnız e, ilerleyen safhalarında zaten biliyorsunuz yani... Birkaç ay içerisinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Çok tarihin hızlı aktığı bir kesit Şubat'tan Ekim'e kadar olan dönem Rusya için. Ve şey de çok tartışmalı yani savaşı Rusya'nın ne kadar sürdürebileceği meselesi. Çünkü o da çok ağır yaralar almış. Artık Rus halkı, Rus emekçileri savaşmak istemiyorlar. Ama Rusya'daki hükümet, geçici hükümet savaşı sürdürmekte ısrar ediyor. Ve bu Osmanlılar'da belli bir hayal kırıklığı yaratıyor. Peki, şimdi aslında Şubat devrimine de değilmiş oldu. Şubat devriminden sonra e, borçalıkların başa geleceği ilgili Osmanlı haber kaynaklarında çıkan herhangi bir yazı, bilgi var mıydı? Bir şeyler var. Yani Genel olarak Rusya'daki harekette solun giderek güç kazandığı hissediliyor Osmanlı'da 1917 yılının ilerleyen ayları içinde. Bu belli bir tedirginliğe sebep olsa da açık referanslarla bir sol düşmanlığı bu dönemin yazılarında ya da demeçlerinde gözlenmiyor. Bir de hani Boşeviklerin söylemleri, barış meselesini ön planda tutması aslında böyle bir olası bir iktidar değişikliğine hayır ha bakılmasını sağlıyor olabilir bile diyebiliriz aslında. Çünkü yani barış meselesi çok etkili olduğu için meselenin özü biraz kaçırılıyor, çok fazla algılanamıyor diyebiliriz. Aslında şöyle bir deneyimde yaşanmadığı için dünya ölçeğinde bir tane sınıf iktidarı, değil mi? İki sınıfın iktidarı olması falan. Tabii ki bir ilk. Evet. Yani Paris Komün'üne tanık olan ilginç bir şekilde bir takım şeyler, Osmanlı aydınları var, genç Osmanlılar olarak nitelendirdiğimiz hareket içinde yer alan insanlar var. Onlar ama çok belli ölçüde yansıtıyorlar. Dolayısıyla yeni bir deneyim ve hazırlıksız yakalanıyor aslında yeni kavramlar. Evet. Ortaya işçi iktidarı, eşitlik, adalet falan bunlar hani Osmanlı açısından yeni yeni öğrenmeye başladığı şeyler. Biraz şaşkınlıkla bu anlamda karşılandığını söyleyebiliriz. Ama Şubat'tan e Osmanlı basını takip edilirse sosyalist düşünceyi, sosyalistlerin savaş, mülkiyet, din, eğitim gibi meselelere bakışını irdeleyen belli sayıda yazılara rastlanıyor. Mesela şöyle bir alıntı, bir gazete haberi. Evvela artık iyiden iyi anlaşılıyor ki Rus ihtilal ve inkılabını ipkada en müessir, adeta yegane denilebilecek surette en müessir amiller amele takımı Erkan ve Efrad'ıdır, amele teşkilatıdır. Yani meselenin bir işçi sınıfı devrimi olduğuna ilişkin bir kavrayış gelişmeye başlamış. Evet, barış bir heyecan yaratıyor dedin. Aslında kajdet yaratıyor olması lazım değil mi? Yani barış süreci, Keneski'den yani sonra... Şey de... Evet. Gelen, Ekim Devrimi'yle gelen o barış, evet. ee, onu anlatacaksın gerçekten değil mi? Tabii tabii, evet, yani ona değinelim isterseniz. Yani barış, yani ne kadar barışa geçilmemesi, barış kararı alınmaması, ayak kırıklığı yaratsa da senin dediğin gibi tarih hızlı aktığı bir dönem olduğu için hızlıca barış sürecine geçiliyor aslında Ekim Devrimi'yle. Tabii, burada ünlü barış kararnamesinden e, söz etmek lazım. Bu barış kararnamesi demokratik bir barış yapmaları için savaşan ülkelerin hükümetlerine ve halklarına yapılan bir çağrı Sovyetler tarafından. Ve devrimin zafer kazandığı günün hemen ertesinde 8 Kasım 1917'de geçici işçi ve köylü hükümetinin 2. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi tarafından kabul edilen ilk dış politika kararı yasası. pardon Çünkü barış Bolşeviklerin Rus emekçilerine verdikleri bir söz. Ve ilk attıkları adımda bunu e, harekete geçmek için e, hazırlıklara girişmek oluyor. Ve çağrı ilhaksız, tazminatsız bir barış çağrısı. Ve o güne kadar yapılmış başka halkların toprakları üzerinde yapılan hesaplara dayanan tüm gizli anlaşmaların, Rus çağrılarının tarafı olduğu tüm gizli e, anlaşmaların deşifre edilmesi. Bu tabii ki bir heyecanla Osmanlı tarafından karşılanıyor. Ve mesela şöyle başladı bir... Yazı. Aferin başlık Başlıklar. <gülüyor> <gülüyor> Yazı. Tabii bu Sovyetler Birliği'nin, yeni Sovyet hükümetinin daha doğrusu o döneme kadar gelişmiş olan uluslararası alana çok devrimci ve radikal bir müdahalesi anlamına geliyor ve emperyalist itilaf güçlerini endişeye gark ediyor. Çünkü bir barışın, o anda bir barışın yapılması aslında ittifak güçlerine ve Almanya'ya yarayacak bir durum ve tabi ki Sovyetlerin koyduğu şartlar şartlarla bir barış imzalamayı reddediyorlar. Yani aslında bizim yani 1914 birinci dünya savaşı ve üç senelik olmuş. Birinci evet. dünya savaşı devam ediyor. Hı hı. Yani her iki ülkede o Sırbistan'da da Sovyetler Birliği'nin Rusya'ya çarpışması sırasında aslında yoksulluk, geriçalmak diz boyu evet. insanlardan, aslında askerden kaçanlar, işte yoksulluk, ekmek bulamayanlar, açlıktan ölenler. Bir sürü sıkıntıyla beraber sürüyor savaş. Hı hı. Aslında herkesle yaratması gerekir, yani bir heyecan yaratması gerekirken, Almanya, Fransa da aynı heyecanı yaratmıyor. Da. E tabi sonuçta onlar bir kumar oynuyorlar aslında hı. dünya egemenliğine ilişkin ve sonuç alana kadar bunu götürmek istiyorlar. Ve o yıl aslında tam olarak bir güç, nasıl diyelim, ağırlığın hangi tarafta olduğunu çok belli olmadığı bir dönem ve Rusya'nın bu anlamda ne yapacağı çok belirleyici olacak o nedenle erken bir barışa itilaf güçleri yanaşmak istemiyorlar ve Sovyetleri yalnız bırakıyorlar bu anlamda ve ama bir yandan da artık savaşmak istemeyen bir halkla baş başa Bolşevikler ve onların desteğini almak zorundalar. Dolayısıyla da nasıl koşullarda olursa olsun kendi içlerinde de elbette tartıştıktan sonra Almanlarla barış imzalamaya karar veriyorlar. Almanların yanında işte Bulgaristan, Müttefiki ve Osmanlı da bu barış görüşmelerinin taraflarından bir tanesi oluyor. Bu tabii şu açıdan kritik mesela. Şimdi bir yandan aslında Sovyet yönetimi... Umudunu çok fazla Avrupa devrimine bağlamış durumda. Yani Avrupa'da devrimler gerçekleşmeden Sovyet iktidarının çok fazla ayakta kalamayacağı düşünülüyor. Ama bir yandan da Sovyet iktidarına sahip çıkmak, ülkenin ilk, dünyanın ilk işçi devletinin ayakta tutulması da çok önemli. Dolayısıyla bu ikisi, bu iki önemli konuyu dengede götürmeye çalışan bir politika geliştiriyorlar. Ve çok geniş toprak kayıplarına neden olsa da Almanya'yla Brest-Litovsk, adını verdiğimiz Mart 1918'de imzalanan anlaşmayı gerçekleştiriyorlar. Ben bir şey yani bu Bolşevik'ten iktidarı ile birlikte aslında Osmanlı'daki askerlerde de bir şey oluyor. Apoletler yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Apoletler omuzlardayken işte Bolşevik'ten ilgili kollara iniyor. Hı. Kollara artık Kısa bir süre bunu kullanıyorlar. Yani bu, aslında selamlama anlamında gibi belki böyle bir tarif edebiliriz. Yani Hı -hı. çok ciddi bir şey oluyor, Muhakkak. askerin içinde de Osmanlı, evet. askerin içinde de. Evet. Yani Osmanlı açısından savaşın bittiği anlamına gelmiyor bu barış. Ama en azından bir cephede çok önemli bir kazanım. Şöyle bir kazanım, Osmanlı bu şeyle birlikte kaybettiği toprakları geri kazanıyor ve bu aslında bu savaşta kazanabildiği yegane topraklar. Yani çok geniş Orta Doğu'daki vesaire toprak kayıplarını düşünürsek daha sonrasında gelişecek olan. 93 Harbi'nden sonra kaybedilmiş olan Kars, Ardahan, Batum bu anlaşmayla beraber Osmanlı'ya geri veriliyor. Ve hala imparatorluk rüyası gören yöneticileri Osmanlı'nın buradan bir açılım geliştiriyorlar. Bu belki başka bir programın konusu olabilir. Acaba biz Batı'yı kaybettik. İmparatorluğumuz acaba Doğu'ya doğru merkezini kaydırarak devam edebilecek mi? Dolayısıyla biz buradan Sovyet iktidarı sayesinde... Kafkaslar ve Orta Asya'nın geniş topraklarına açılabilecek miyiz gibi bir umut ve bir takım çabaları beraberinde getiriyor bu anlaşma. Aslında anlaşmaların sonuçlarını Osmanlıcısından söyleyecek bir bakat kısmına cevapladın. Evet yani evet. genel anlamda bunlar söylenebilir herhalde sonuçlarına ilişkin. Tabi bundan sonra Osmanlı'yı çok zorlu bir dönem bekliyor. Çok zor koşullarda yani aslında Osmanlı'nın ölüm fermanını imzalaması anlamına gelen koşullarda savaş sona eriyor ve barış anlaşmaları imzalanıyor. Osmanlı Devleti'nin fiilen sonu geliyor ve bundan sonra e, Anadolu'nun işgali ve Milli Mücadele yılları ateşkes evet ateşkes yapılacak. Dolayısıyla bundan sonra da bu Brest-Litovsk aslında ilk sıcak teması diyebiliriz Türkiye'nin gelişmekte olan, gelişecek olan yeni Türkiye'nin Bolşeviklerle bundan sonra Batı emperyalizmine karşı doğal bir ittifak süreci başlayacak ve milli mücadele yıllarında bu yoğunlaşacak. Buna ilişkin birkaç ipucu belki aslında verilebilir diye düşünüyorum. Ekim devriminin oluş anından itibaren Kurtuluş Savaşı'nın bitimine kadar diyebiliriz bu döneme. Türkiye'de yönetici aydın kesimin Bolşeviklerle giderek derinleşen ilişkiler içinde olduğunu söyleyebiliriz ve bu bir tanıma ve öğrenme süreci. Ve bolşevizme, sosyalizme ya da komünizme yönelik korku ve karşıtlığı daha somut temellere oturtma dönemi aynı zamanda. Bugüne kadar çok böyle genel geçer terimlerle tanınırken artık doğrudan ilişkiler sayesinde daha fazla biliniyor. Ve bir sınıfsal içgüdü bilimsel bir temel kazanmış oluyor. Ve Türkiye egemen sınıfının en önemli ideolojik kodlarından biri olan antikomünizm bu dönemde aslında oluşuyor, şekilleniyor diyebiliriz. Bu anlamda İttihatçılar ve Kemalistler arasında bir süreklilikten söz edilebilir. Ve Boşevizmin öğrenilmesi, yeni Türkiye'nin sınıfsal karakterinin ve rotasının ne olacağının belirginlik kazanması ve en önemlisi Ekim Devrimi rüzgarının ulusal kurtuluş mücadelesinin kalbi olan Anadolu'da bütün kuvvetiyle esmesi, bir etki yaratması, ciddi bir korkuya ve bir antikomünist bilincin doğmasına sebep oluyor. Ama bir yandan da dediğimiz gibi Sovyetlerin sosyalist bir ülke olarak emperyalist batı ile olan mücadelesi Türkiye'yi ona ister istemez yanaştırıyor bu yıllar boyunca. Benim yanlış hatırlamıyorsam Kazım Karabekir bu dönemde Mustafa Kemal'e yazdığı bir mektupta Aslında işte Boşevik tehlikeden bahseder ve işte Mustafa Kemal'in Boşeviklere yanaşmasını kendisinin önlediğini iddia eder. Yani doğrudur da belki. Ama Hı. biz biliyoruz ki Mustafa Kemal yani tercihini yapmış yani batıyla. Savaştığı İngiltere ve Fransa ile bile ittifak yapma peşinde, anlaşma yapma peşinde, batıya açılma şeyi, tek helifi herhalde bu. Yani Sovyetlerle yakınlaşma, uzaklaşma dönemleri çıkar ilişkisine dayalı gibi. Ben de bu konuda herhangi bir kafa karışıklığı olduğunu düşünmüyorum aslına bakarsanız. Bu sonuçta stratejik bir açılımdır. Kemalist kadrolar, milli mücadeleyi yöneten e, Kemalist kadrolar açısından. Yani boşevizm'in ne anlama geldiği, sosyalizmin ne anlama geldiği bilinmekte ve Türkiye'nin anı doğrultusunun bu olmaması gerektiği konusunda da herhangi bir şey kafa karışıklığı bulunmamakta. Şimdi buradan devamla aslında işte biz meseleyi bir barış anlaşmasıyla ilk temasın sağlandığı Bolşeviklerle Türkiye arasında döneme kadar getirmiş olduk. Bundan sonrası oldukça karmaşık tartışılacak bence önemli noktaların olduğu bir dönem başlıyor. İttihat ve Terakki'nin mensuplarının diyelim bir takım girişimleri, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Sovyetlerle ilgili tutumu ve aldıkları stratejik kararlar, Türkiye'de sol hareketin gelişmeye başlaması, bütün bunlar... Bir başka programın konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Gözde teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz. Arif Sohbetleri Hazırlayan ve Arif Basa ve Fatoş Kalaçay e, Merhaba Sol Radyo dinleyicileri Ben Arif Basar Ben Fatoş Kalaçay e, Bu hafta Sevgili Mehmet Bozkurt'la tekrar beraberiz. Mehmet abi hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Bulduk. Hoş bulduk. Konumuzda Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da sol hareketler dedik, ee, istersen başlayalım. Evet, şöyle başlayabiliriz, Kurtuluş Savaşı denilince 1920-1922 parantezi ya da aralığı aklımıza geliyor. Kimileri bunu daha eskilere 1918'e kadar taşıyor ama hani ilk kurşun Adana dağıtılan ilk kurşundan başlatıp 4, Temmuz, evet, Temmuz şey'e kadar yani 1923'lere kadar götürüyor. Çünkü şey var Lozan meselesi var. Ama biz 1920-22'yi alırsak uygun olur diye düşünüyorum. Bu dönemde Türkiye'deki Anadolu'daki sol hareketten çok fazla söz etmek mümkün görünmüyor. Evet var sol örgütler var bunlara değineceğim ama esas olarak bu dönemde biraz çelişki gibi görünse de sol yokken olmasına rağmen müthiş bir Bolşevik akım var. Bolşevik rüzgar esiyor Anadolu'da. Bunun nedenleri üstünde durmam gerekiyor. Birincisi şu, bir kere Ekim devrimi çok etkilemiş Kurtuluş Savaşçılarını. Bir ikincisi de hepsinin cebinde bir kurtuluş projesi var. Anadolu savaşçılarının Mustafa Kemal'den Ali Fuat'a kadar hepsi birer reçete ellerinde meclise gelmişler. Ellerinde Bolşevik devriminin reçetesini tutanlar da var. Bunlar da Bolşevizm Anadolu'nun kurtulacağı inancında olan çok sayıda da insan görebiliyoruz. Bu rüzgarın nedenleri var. Bolşevik rüzgarının nedenleri var. 1918 yılında İttihatçılar ülkeyi, İttihatçıların önder kadrosu ülkeyi terk ettiğinde yurt dışına gittikten sonra savaşı bırakmış filan değiller. Evet. Yine Anadolu'daki iddialarını bunlar sürdürüyorlar. Ve bu defa Genç Sovyetler Birliği'nin işte önderleriyle ilişki kurmak gereğini duyuyorlar. Yurt dışında Almanya'da özellikle Talat Paşa'nın işte, sosyalistlerle Bolşeviklerle kurmuş olduğu ilişkiler var. Enver Paşa'nın Kafkasya'da kurmuş olduğu ilişkiler var. Bunları Anadolu'ya taşıma istekleri var bu e, iddiaçı kadronun. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın bile Bolşevizm'e doğru eğim eğilim gösterdiğini söyleyebiliriz. Talat Paşa'yla mektuplaşmaları var Mustafa Kemal Paşa'nın. Bu mektuplara baktığımızda kimilerinde şöyle söylemi, söylemleri var Mustafa Kemal'in. Talat Paşa'ya yazıyor. Eğer gerekirse yani bu İngiliz emperyalizmi ve saldırganlar bizi bu kadar çok sıkıştırırlarsa, bizi zor durumda bırakırlarsa, Bolşevizm'e de şey yapabiliriz, e, e, yani Bolşevizm'i de değerlendirebiliriz, düşünebiliriz gibi Mustafa Kemal Paşa'nın kafasının bir tarafında bu dahi var düşünün artık. Böylesine sıkıştırılmış durumdalar. Mehmet abi orada şey sorabilir miyim? Yani normalde hep Ali hani Kemalistler ya da Mustafa Kemal'in hep batıya doğru olmuştu. Evet. Hani savaş sırasında bile Kurtuluş Savaşı'nda evet. bile aslında İngilizlerle pazarlığı daha iyi kılabilmek için bir takım başarılar elde ederek pazarlık masasına oturmak gibi evet, bir şeydir. şeydir. Evet. Hatta senin o bolşevizm şeyinde yanlış hatırlamıyorsam Kazım Karabekir işte övünür ben Mustafa Kemal'i. Bolşevik şeydeki. Tabii şeyden, tabii tabii. Neredeyse bolşevikti. Olacak getir diye. Şey, ilan edecekti. Evet. Fakat ben engelledim filan der yani. Doğru. Şimdi özellikle burada Sevr Antlaşması son derece önemli. Mustafa Kemal için de önemli. Türkiye için de önemli. 1920 Ağustos'unda Sevr Antlaşması'nın metni Anadolu savaşçıların önüne düştüğünde baktılar ki evet gerçekten de Türkiye'yi parçalıyorlar. Bunun üzerine e, Mustafa Kemal ve arkadaşları genç ekim devrimcilerine doğru yönlerini çevirmişlerdir. Bunu bazıları bir taktik olarak yaparlarken bir kesim gerçekten bunu stratejik bir şey olarak görmüş ve sahiden de büyük bir samimiyetle Bolşivizm'e doğru eğilim göstermişlerdir. Şimdi mesela meclisin, birinci meclisin muhafazakar kanadı diyebileceğimiz kimi isimler var ki örnek olsun Mühittin Bahabey Bey diye bir mebus kalkıyor meclis kürsüsünde diyor ki şimdi kafamdaki kalpak siyah ama yarın bunun kızıl ol olmayacağını kimse bilemez. Derken Bolşevikleri işaret ediyor. Hani evet. bizimkilerin, komünistlerin Bolşeviklerin rengini kızıl orduya işaret göstererek işaret ediyor. Öte yandan yine muhafazakalıların belki de birinci adamı diyebileceğimiz bir başkası kalkıyor. Bolşevikliğin İslam'a hiç de aykırı olmadığını, e, doğru bir şey olduğunu, İslam'ın e, farklı bir yorumu ve doğru bir yorumu olduğunu söyleyerek derhal Bolşevizm'in ilan edilmesini filan istiyor. Bunlar sahiden de şey insanlar hani öyle solcu filan da değiller ama o kadar işte sevr bunları sıkıştırıyor ki Anadolu'da bir Bolşevik rüzgarı çözüm Ben evet, işte. biri olarak önlerine düşüyor. Hatta burada bir de Çerkez Atam örneği var. Değil mi? Evet, evet. Çerkez Ethem'de Bolşevist'in İslamiyet'in pratiğidir. Bu yüzden Bolşevistler desteklenme yolu karşısında evet. bir anlarda bulunuyor. Doğru söylüyorsunuz. Birazdan zaten şimdi 1920-22 parantezi dersek dedik. Bu 1920-22 parantezi anlatılırken etemsiz bir tarih anlatımı zaten olmaz. Evet. Burada evet. etem zaten var. Şu soru soralım diye düşündüm ama Osmanlı yani işte sol hareketlerimizin evet. kaynağı var mı mesela? İşte ne deriz Türkiye'de 1968 hareketinin kaynağı bitir ya da Türkiye İşçi Partisi birinçtikti yanlış söyledim ama Türkiye İşçi Partisinden bütün gençlik örgütleri evet. falan çıkmıştır. Acaba hani Anadolu'da sol dediğimizde bunun kaynağı var mı yoksa ayrı ayrı yerlerden mi? Evet şimdi Anadolu'da sol hareketi dediğimizde böyle kendi başına bir kaynak göstermek zor ama evet. üç ayrı kaynaktan bahsedebiliriz. Biri İstanbul ortaya çıkan soldur. Evet. Biri yurt dışında çıkan Bakü'den gelen soldur, Mustafa Söpüyer'in solu. Diğeri ise yine Anadolu'da iddihatçılardan iddihatçı kaynaklı gelen bir sol hareket var. Bu üç damardan besleniyor Ankara solu zaten. Evet. Şimdi bu boşelik rüzgarından bahsettik. boşelik rüzgarı bir süre sonra konjektör değişince tam anlamıyla bir Filizkıran fırtınasına dönüşüyor. Yani mevcut Sol'la birlikte diğer muhalif güçler kırılmaya başlıyor. Hı hı. Çünkü artık o Bolşevik rüzgarının da itmesine, savaş, bizim Anadolu savaşlarını itmesine gerek kalmamıştır. Yaprakları, dalı, bu dağ, solun budanmaya başlıyor. Bu Sevr'le birlikte. Sevr'in ilanıyla birlikte Bolşevik rüzgarı eserken bu defa işte Sovyetler Birliği'nin, yeni arayışlar içinde girmesi Anadolu savaşçılarında çok yakından etkiliyor. Çünkü Sovyetler Birliği Eylül 1920'de Kızıl Ordu Varşova önderinde yenilince artık ortaya şu çıkıyor. Devrimin sınırları belirlenmiştir. Tek sosyalizm korunacaktır. O zaman sosyalizmin korunması için de dışarıda bir güvenlik çemberi bize gerekiyor. O da onun da kurulması için çevremizdeki burjuva hükümetlerle de olsa bir takım barış antlaşmaları karşılıklı mutabakatlar bir takım mutabakatlarda birleşmek gerekir diyor Mesela 21 başlarında Afganistan'da, İran'da ve Türkiye ile Sovyetler Birliği'nin önemli antlaşmaları var. Bu hükümetlerle antlaşmaları var. Oysa Sovyetler Birliği aynı dönemlerde 1920 yılının Eylül ayında Doğu Halkları Kurultayı diye bir kurultay düzenliyor ve zaten bu kurultayda da Burjuva hükümetlerinin desteklenmek yani şeylerin e, kurtuluş savaşlarının desteklenmesi kararı alınmışken ama 21 yılı başında yapılan antlaşmalarla bu defa Burjuva hükümetlerinin desteklenmesi desteklendiğini görüyoruz. Ankara hükümetiyle de ünlü Ankara Antlaşması'nı yapıyor zaten sonra işte İran'da, Afganistan'daki antlaşmalar yaparak bunu kendi güvenliğini sağlama yoluna gidiyor. Nitekim Doğu Halkları Kurultayı dediğimiz yani sömürge halkların e, emperyalizme karşı mücadelelerini öngören, destekleyen bu büyük kurultay, bu büyük kurultayın ikincisi yapılmıyor. Adı birinci Doğu Halkları Kurultayı olmasına rağmen bir orada oluyor. bir de kalıyor, bir daha da yapılmıyor. Bu saldırmazlık antlaşmalarının yanı sıra, Başka daha önemli bir gelişme var Sovyetler Birliği açısından. Bunda bu gelişmelerin hepsi Ankara'daki sol hareketleri, sol hareketi etkilediği için söylüyorum. Mesela İngilizlerle de ünlü ticaret antlaşmasını imzalıyor ama bu ticaret antlaşması sadece ticaret antlaşması değil aynı zamanda bir saldırmazlık antlaşması aynı zamanda İngiliz ve Sovyetler Birliği'nin yaptığı bu antlaşmaya göre birbirlerinin aleyhine herhangi bir şekilde propaganda yapılmayacağını yönelik hmm. maddeler dahi var. E düşünün şimdi 1920'de en büyük emperyalist güç İngiltere ve Türkiye'nin içine kadar girmiş bir İngiltere ama Sovyetler Birliği 1921 yılının başında İngilizlerle de böyle bir antlaşma yapmak gereğini duymuş. Şimdi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa'nın çok ilginç bir yanı. Tabii onun biraz da hani Yalçın Küçüğü'n dediği gibi Mustafa Kemal en çok Abdülhamit'in öğrencisidir der ya. Belki deme nedenlerinden biri şudur. Gerçekten de çok iyidir denge siyasetini yutmuştur. Mesela kimi zaman İngiliz emperyalistlerinin ve o işte karşı tahtın karşısına dikilip eğer beni köşeye sıkıştırırsanız, canımı sıkarsanız başımı derde sokarsanız beni rahat bırakmazsanız Bolşevik olurum diye onları teşvik tutmak e, e, etmek gereğini Hı. duymuş. Bunu da kullanmıştır. İsmet İnönü'nde yıllar sonra aynısını yapıyor. Evet evet. Şimdi de benzer şeyler yapıyoruz zaten. Yani e, dış basınç arttıkça e, Ankara Bolşevizan bir e, hüviyet kazanmıştır. O azaldıkça da bu defa kendi içindeki solu, sola yönelik tedbirler almaya başlamış. Şimdi bu Anadolu savaşçıları dediğimiz kurtuluş savaşçılarının e, solla bağlantısını daha önce hani bir sol kaynağı kaynaklarından biri de Nerede? şeydir tabi. İttihatçılardır. Çok daha önce İttihat ve terakki mensupları özellikle karakol cemiyeti üzerinden Sovyetler Birliği ile ilişkiye geçmiştir. Erzurum Kongresinde de bu böyle olmuştur. Sivas'ta bu böyle olmuştur. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa göndermiştir. Mesela Ender'in amcası Halil Paşa'yı Sovyetler Birliği'ne ne oluyor ne bitiyor yani ilişki kurması için. Dolayısıyla İttihatçılar Anadolu'daki sol hareketi büyük etkilemişlerdir. Bir şey sorabilir yaz Yalçın şöyle bir şey diyor abi. Doğru olup olmadığını senden test etmek için hı. soracağım. Bu üçüncü ordu da İttihatçı olmayan hiçbir subay yok neredeyse yok. Neredeyse, evet, yoktur. neredeyse Hatta yok. Hatta o dönem evet. aydınlar içinde de İttihatçılığa bulaşmamış hiçbir evet. kişi aydın evet. olmamış. Şey, Prenses evet. Bahri neredeyse gerçekten tutan... yok evet. yani. İttihat ve Terakki yani Mustafa Kemal, Şerif işte Cem, hepsi tabi. Hemen hepsi İttihat Terakki okulundan geçmişlerdir. Sadece askerler değil. Hani 1918'de Kasım başında İttihatçılar ülkeyi terk ederlerken geride çok büyük bir iddihatçı kadro bıraktılar. Sadece askeri anlamda değil yani subaylar vesaire ordu içinde değil. Sivil yöneticiler içinde de işte bir takım variler, kaymakamlar, şunlar bunlar hepsi zaten iddihatçıydı. Çünkü Enver Paşa'nın yaptığı işlerin içinde hemen Harbiye Nazırı olduktan sonra ve Talat da hükümeti kurduktan sonra yaptığı işlerin başında hem orduyu gençleştirmek ki bunlar işte iddiatçı kadrolardır, hem de e, sivil kadrolara iddiatçı kişileri atamak olmuştur. Yani evet. Kurtuluş Savaşı başlarken özellikle Batı bölgesinde, bizim Gap Çepresi dediğimiz o ünlü Ege bölgesinde neredeyse iddiatçı olmayan e, mutasarrıf, vali, kaymakam, şubu filan yoktur. Bunlar önemliydi tabii. Ya, bu söz, iddiat, eden, tabi. Mustafa İttihat ve terakkiden, bakanlık... Iddiatmış. Tabi, İstediğini ama alamayınca malifliğe düştüğünü falan söylüyor ya çünkü küçük de. Şimdi şey de bu kı kısa bir giriş olsun bu. Ee, Anadolu'da sol hareket deyince aklımıza ilk gelen bizim sol örgüt diince Yeşil Ordu cemiyeti oluyor. Yeşil Ordu cemiyetinin tam kuruluş tarihini bilmiyoruz çünkü Yeşil Ordu ile ilgili elimizde çok fazla bir belge yok. Bir Mustafa Kemal Paşa'nın notukta anlattıkları var. Bir de yine işte buradan hareketle kimi o dönemde yaşamış kişilerin yazdıkları anılar var. Bir de Ethem anlattıkları var. Onun dışında Yeşil Ordu hakkında çok fazla bir elimizde bir bilgi olmamasına rağmen hem ilk içinde solu da barındıran bir örgüttür. Hem de gerçekten de gizemli olması nedeniyle de böyle üstünde durulmaya değer bir örgüttür. Ki Mustafa Kemal Paşa da Nutuk'ta Yeşil ordunun üstünde çokça ve ısrarlı bir şekilde Dur. durduğunu görüyoruz. Cemiyetin kurulma nedeni olarak gösterilen şey şu, İstanbul hükümeti o günlerde Ankara hükümetinin, Ankara'daki savaşçıların işte kafir olduğunu, bunların İslam dışı olduğunu vesaire gibi propagandalar yaparken Ankara'dakiler de buna karşılık bir örgüt kuralım, biz de Tersi bir propaganda yapalım diyerek Hı, yeşil olan cennetini kurulu kuruyorlar kuruluşundan her ne kadar Mustafa Kemal Paşa notunda benim haberim yokken kuruldu haberim yoktu filan dese de birçok kaynak bunun Mustafa Kemal Paşa'nın denetiminde ve gözetiminde kurulduğunu çünkü kuruculara baktığımızda hemen büyük bir bölümü şey. Mustafa Kemal arkadaşının çok, çok yakın, çok e, yakın arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Cemiyetin çok ilginç bir şeyi var, onu ben buraya gelirken getirdim. Şöyle bir şey var, burada Yeşil Ordu cemiyetini hani öyle çok da hafife almamak gerekiyor. Ciddi bir sol rengi olduğunu e, söylemek mümkün. Evimizde Ordu'nun bir nizamnamesi var. E, burada şey. Tarık Zafer Tunay'ın çok büyük ve değerli bir çalışması vardır. O çalışmasından aldım ben bunu. Yeşil Ordu ile ilgili belki elimizdeki çok nadir belgelerden biridir bu. Bir yerinde şöyle diyor sadece orayı okuyorum uzun uzatmayayım. Türk Yeşil Ordusu başka memleketlerin yeşil ordularıyla ve kızıl ordularıyla kardeştir. Aile hayatına hürmetkârdır. Şimdi bak burası çok bilinç yani. Başka ülkelerin yeşil ordularından bahsediyoruz. Çünkü yeşil ordunun temelinde yapan iddiaçılardır benim. İddiatçıların Türkiye'nin dışındaki diğer Müslüman ülkelerde daha önce kurmuş oldukları örgütleri de biraz da kendi güçlerini Tabii. abartmak için. Hani böyle olmadığı hadi abartmak için sanki başka Müslüman ülkelerde de başka yeşil ordular varmış gibi bunu diyorlar. Aynı zamanda işte Sovyetler Birliği'nin ünlü Kızıl Ordusu benzerliğini vurguluyor. Tabi o benzerliği vurgulayınca da. Yani o kadar da değil diyor ya biz aile hayatı hani o, öyle bir dedikodular vardır ya <gülüyor> evet. ona da biz değer veririz diyor. Öyle şey olmaz diyor ve Yeşilordu Teşkilatı'nın başka yerlerde mesela gerçekten de mesela İslamiyet'le bağdaştırmaya çalışıyor sosyalizmi. Şöyle diyor İslamiyet'in bütün esaslarına istinat ederek asr-ı saadetin müşterek samimiyetini iradeye ve batıdan gelen kendini beğenmiş, İhtirasları Asya'dan atmaya çalışmak gibi bir de hedefi var. Mesela evet. Asr-ı Saadet dönemine gönderme yaparken işte Muhammed'in o Mepke'deki, Medine'deki ilk eşitlikçi dönem diyorlar. Evet. İslam eşitlikçi dönem dediği döneme bir takım göndermelerde bulunuyor. Yeşil Yeşilordu cemiyetinin kapanmasının nedeni önemli kişilerinden Yeşil Yeşilordunun. Arkadaşlar şurada isimleri var. Bir tanesini söyleyeyim. Hakkı Beyiş Bey. Bir tanesini daha söyleyelim. Tokat Memlusu Nazım Bey. Şimdi bu ikisi hem çok ilginç iki kişilik hem de diğer bütün sol oluşumların içinde şöyle ya da böyle almış iki insan. Bunların yaşam özel hayatlarına da baktığımızda hatıralarına kimi hatıralarda bunlarla ilgili yazılanlara baktığımızda gerçekten de ikisinin de Samimi olarak 1920 yılında 2022 aralığında iki solcudan bahsedeceksek iki kişi bunlardır. Biri Hakkı Beyişbey'dir. Bey'dir, biri de e, Tokat Nevusu Nazım Bey'dir. Nazım Bey asılıyor muydu daha sonra? Yok, ceza alıyor. Bu o, o Nazım Bey, İttihatçı Nazım. Nazım. O <gülüyor> 31 Mart ayaklanması sonucunda tutuklanan Nazım. Hayır, Bey bu, bu, Nazım, bu, bu Nazım, bu Nazım Bey 1921 yılının Mayıs ayında Çerkez Ethem Bey ve Şüleykasının yargılanması adı altında hmm. bir hmm. yargılama yapılır. Eten Bey ve kardeşleri idama mahkum edilirken aynı davada Nazım Bey de tokat hmm. memursu Gezap. yargılanır. Yanılmıyorsam, hatırımda kalmışsa 15 ile mahkum olur ama şey yapar hani kısa bir süre sonra afla dışarı çıkar. Şimdi burada başka bir şeye değinmek istiyorum. İşte bu Yeşil Ordu Cemiyeti'nin Mustafa Kemal Paşa tarafından ısrarla kapatılmak istenmesinin nedeni 1920 Haziranında Yozgat isyanını bastırdıktan sonra Ankara'ya gelen Çerkez Ethem Bey'in Ankara günlerinde Yeşil Ordu Cemiyeti'ne üye olmasıdır. Çünkü Yeşil Ordu Cemiyeti'ne üye olduktan sonra Yeşil Ordu'nun elinde Sadece bir takım sivil böyle işte mebuslar şunlar bunlar kadrolar değil 5-6 bin kişiden oluşan bir de bir gelirli birliği ne hmm. hükmeden bir eten ortaya çıkmıştır. Ve ondan sonra da şimdi Hakkı Beyiş Bey bunları anlatır. Nerede anlatıyor? Rauf mektup yazdı. Hakkı Beyiş Bey çerkezdir. Rauf da ayrıca çerkez olduğu için hem çerkezliklerinden ötürü birbirlerine yakınlıkları vardır. Mektup yazmıştır. O mektupta bu olayı çok ayrıntıları anlatır. Mustafa Kemal Paşa'dan notupta zaten bunları anlatır. Hakkı Beyiş Bey'i çağırdığını ve Hakkı Beyiş Bey'in Bey Yeşilordu Cemiyeti'nin genel sekreteri kapatmasını istediğini, cemiyeti kapatmasını istediğini ama Hakkı Beyiş Bey'in de hayır dediğini artık kapatamayacağını çünkü aklınızın alamayacağı kadar geniş Geniştir. bir ölçüye yayıldığını söyler. Ama Mustafa Kemal Paşa ısrarlıdır o konuda. Cemiyet daha sonra zaten merkezi Ankara'dan Şeye kayar. Eskişehir'e kayar. Eskişehir'de Ethem'in savaş misyonu. Oraya kayar ve bir süre sonra da burada ünlü Arif Oruç çıkarttığı gazete Teyyare işte Yeni Dünya gazetesi bu Yeşil Ordu Cemiyeti'nin yani Ethem Bey'in denetimi altına girer. Hatta matbaayı da Ethem Bey'in kendisinin satın aldığı söylenir. Ve yeşil olduğu biraz etemist bir Karakter. karaktere mündür. Bu zaten Mustafa Kemal'i rahatsız edendir. İşte Türkiye Komünist Fırkası, resmi Türkiye Fırkasının Komünist Fırkası'nın kuruluş, kuruluş dönemi de buraya denk gelir. ve nedenler. Nedenlerinden biri de odur. Çünkü yazar şu cümleyle bitirmiş evet. olanım o zaman. Orada 1920-22 yılları arasında Mustafa Kemal Paşa'nın Gözlerinden en çok öptüğü kişi Çerkez Ethem Bey'dir. Bütün mektuplarında, telgraflarında Ethem Beyefendi diye başlar ve hep gözlerinden öterek bitirir. Müthiş bir saygısı vardır. Yine bu cemiyetin kapatılmasını istediğinde Çerkez Ethem Bey'e mektup yazar. Sayın Ethem Beyefendi diye başlar ve yine gözlerinizden öterin Yoldaş diye biter bu defa. Böyle terminoloji kullanmıştır. Yoldaş der. Ve ordu Cemiyeti'nin artık gerek kalmadığını, çünkü Türkiye komünist Fırkası'nın kurulduğunu, bütün diğer sol örgütlerin de bu fırkaya dahil olduğunu, senin de buraya katılman gerektiğini, gazetenin ve matbaanın da Ankara'ya taşınmasını. Evet. Tabi, evet. haftaya kaldığımız yerden evet. devam evet. edelim. Haftaya Mehmet Bozkurt'a tekrar birlikte olacağız. Yeni bir konumuzla. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz. Tarih Sohbetleri Hazırlayan ve Arif Basa ve Fatoş Kalaçak. Radyo dinleyicilere merhaba. Bir programda daha beraberiz. Bugün geçen hafta bitiremediğimiz konuyu... Mehmet Bostuk'la devam ediyoruz. Konumuz Kurtuz Savaşı'nda Anadolu'da sol hareketlerdi. Mehmet abi hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Başlayalım istersen abi. Ee, geçen hafta Yeşil Ordu'dan biraz söz etmiştik. Orada kalmıştık. Şimdi zaten. yine biraz Yeşil Ordu anlatacağız ama eee artık diğer sol hareketlere de, oluşan sol hareketlere geçmek gerekiyor. Ancak daha başta bir iki şeyi söylemek istiyorum. 1920-22 e, parantezinde ya da aralığında Bolşevik hareket ya da sol hareket sadece Türkiye'de değil dünyanın hemen işte e, Avrupa merkezli dünyada da e, çok itibarlı, çok prestijli bir hareket olarak görünüyor. Ne zamana kadar? işte? Varşova önlerinde, Kızıl Ordu yenildikten sonra Avrupa'daki sol hareketler de biraz geriye çekiliyor ama buna rağmen e, yükselen bir işçi sınıfı hareketi var, e, öğrenci hareketleri var. Nitekim bizim İstanbul solu dediğimiz solun kaynağı da biraz Berlin kökenlidir. Yani Berlin'de okuyan öğrencilerin İstanbul'a dönmesiyle birlikte e, yükselen bir hareket olarak görünür. Ben yine şimdi e, Anadolu'ya dönecek olursak, Ankara merkezi Anadolu'daki sol hareketlere dönecek olursak, bu 20-22 aralığında Borşevizm çok prestijli, bir de ikinci prestijli olan unsur Çerkez Ethem Bey. Her ikisi de son derece prestijli. Şöyle söyle, söylemek istiyorum. Mesela Borşevizm'in o kadar e, yükseldiğini e, görüyoruz ki öğrencilerimiz o günün öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Ankara sokaklarına çıktıklarında ellerinde küçük bayraklar sallayarak marşlar söylüyorlar. Bu marşlardan bir tanesi işçilerin ve köylülerin iktidarının övüldüğü, ona övgüler düzüldüğü ve ayrıca Sovyet devrimine büyük övgüler düzülen bir marş oluyor. Bu marştan size bir dörtlük okumak istiyorum. O günlerde okunan bir marş ve beslenmiş bir marştır bu. Yeri göğü inletir demir döven işçiler kayaları titretir saban süren çiftçiler Anadolu şuuralar hükümeti var olsun işçilerin emeği özlerine yar olsun diye sözleri olan bir marştan bahsediyoruz yani. Bu kadar prestijli Bolşevizm. Anadolu'da evet. prestijli değil mi? Evet Ankara'da. Ankara sokaklarında evet. öğrencilerimiz bu marşları söylüyor. Bunun yanı sıra, bunun yanı sıra eten Bey için de marş bestilemişler. Bu marşın orijinalinin üstünde şöyle bir ibare var. Milli kahramanımız eten yoldaşın marşıdır ki üstü tane bir zevkle bestelenmiştir. Bu böyle bir notla birlikte bu marşlarda. Marş. Bestelenmiş. Bunun da en son dört ben size hemen okumak istiyorum. Yurdun Kafkastır, Uludur oymağın, kalplerde böyle yadların vardır, gönlün yücedir, dünyadır oymağın, alemde böyle adların vardır gibi giden e, dört tane dörtlükten oluşan bir marş. Bu da yine Ankara sokaklarında o günlerde e, söyleniyor. Ethem itibarı o kadar fazla imiş ki 1920-21 21'in başında ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu bir yıl içerisinde zaman zaman meclise davet ediliyor. Meclise geldiğinde işte mevbusların hepsi ayağa kalkarak şiddetli alkışlarla şey yapıyorlar, karşılıyorlar ve nünci diye karşılıyorlar. Yani kurtarıcı evet, evet. diye Ethem karşılandığı bir dönem var. Peki bir soru sorabilir miyim? Yani bunun nedeni nedir? Mesela Bolşevizm'in tamam bir etkisi oluyor. Daha önce de konuşmuştuk. Evet. İşte devrim, e, yani kurtuluş ümidi, halkın içindeki kurtuluş ümidi mi? Mesela padişahtan kurtulma çabası ya da umudu olarak mı görüyorlar bu Bolşevik hareketi evet. ya da Çerkizli temin ya da yoksulluklarına bir çare olarak mı? Yani niye Böyle bir şey yaratılıyor. Şimdi, Sence. evet, e, bana kalırsa, bana kalırsa, buradaki borçevizim, hani şu anda çok büyük bir sol çağrışım yaptırıyor ama e, çok da fazla sol düşünce'nin bilindiği falan yok o dönemlerde. Sadece işte entelektüel aydın kesimler arasında bilinen bir şey. Borçevizim e, daha çok e, bir e, yabancı istilaya karşı bir kurtuluş seçeneği olarak görülüyor. Bir ikincisi Mustafa Kemal Paşa'nın bunun önünü de açtığını zaman zaman görüyoruz. Çünkü ser sıkıştırdıkça Ankara savaşçılarını bu defa yüzlerini Sovyetler Birliği'ne dönüyorlar. Evet. Buradan bir kurtuluş umudu bekliyorlar. Bir de tabi Mustafa Kemal'in kafasında oluşan şey, buna izin vermesin nedeni kendisi de bir Türkiye Komünist kuracaktır. E, Eylül sonlarında e, bütün bu Türk, e, Ankara'da gelişen sol hareketleri aynı örgüt çatı altında birleştirip denetleme amacıyla yaptığı bir e, şey bu, girişim. E, Borşevizmin yaygın bir şekilde e, Ankara'da işte görüyoruz. Bir seçenek olarak e, şey evet. var. Mesela meclisin en tutucuları bile Borşevizmin zaman zaman bir seçenek olarak görüyoruz. E, ...karşılarına koyuyorlar, ellerinin altında tutuyorlar. Geçen hafta da konuşmuştuk aslında... ...Çerkez Ethem'in bir e, sözü vardı... ...Borşevizm İslamiyet'in pratiğidir diye... ...belki bu da... E, ...Borşevizm'in o dönemlerde bu kadar yaygın olmasının bir sebebidir diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyledir. Çünkü... E, ...Borşevizm'i çok da fazla İslamiyet'ten ayrı tutmuyorlar. İşte asr adet döneminin eşitlikçi... E, ...dönemlerine gönderme yapıyorlar... Aykırı bir şey değil diyorlar Bolşevi zihniyetle. Böyle görüyorlar. Bir de tabii nedenlerinden biri olarak şu da görülebilir. Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük bir Sovyet desteği var. Yani hem politik olarak destek var hem de bayağı ciddi askeri bir yardım var. Ama öyle az buz falan değil. Hatta orada bir de Şamata bir şey de olmuştur. Şeyler Mustafa Kemal iki kişiyi Almanya'ya gönderiyor silah alımı için ve Sovyetlerden gelen rubleler işte bilmem marka filan her neyse o günkü para her neyse ona çevriliyor gönderiyorlar bunları bu bizim bir tanesi Nuri Conker'dir Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşıdır bir yerde bir dipnotta okumuştur onu? gidiyorlar onu borsaya yatırıyorlar hani daha çok para kazanalım falan. kötü niyetli değiller hani 100 bin lirayı 150 bin yaparız gibi orada bir sahtekarın Kaybediyor. eline geçiyorlar, bunu da dolandırıyorlar, o parayı da kaybediyorlar. öyle geliyorlar. Mecliste bu soruşturma konusu oluyor ama daha sonra bu mesele kapatılıyor artık yani. Böyle bir şeyler de olmuştu. Şimdi biz tekrar e, Yeşil Orduya dönelim. Daha doğrusu Yeşil Ordunun meclisteki e, temsilcisi olan grubu olan halk zümresi var. Halk zümresi de Şimdi Yeşil olduğu geçen de de konuşmuştuk. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa tarafından Çerkez Efendiyi'nin Kuvayi seyyarisine karşı kurulmuş ve İstanbul'daki gerici propaganda'ya karşı kurulmuş bir cemiyet, bir örgütse de ne kadar Mustafa Kemal'in denetiminde olursa olsun zaman zaman hatta daha sonra Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Komünist Fırkası da öyle olacaktır. Resmi e, tekape döne olacaktır. Ee, hatta, o kadar da fazla e, Mustafa Kemal'in e, her dediğini evet diyen örgütler ve de parti değil. Zaman zaman onun şeyine çık denetiminin dışına çıkıyorlar. Mesela Eskişehir'de ilginçtir. Etenbey ile ilgili askeri harekat yapılacağı sırada yolu işçileri Yeşil Ordu Cemiyeti'nin ve resmi tekafenin şeyiyle çağrısıyla e, demir yolu işçilerini greve sürüklüyorlar. Evet, evet. Yani Eteme karşı harekatın durdurulması için. Yani o kadar da hani her şeyle Mustafa Kemal egemen olamıyor. Hem şey Yeşil Ordu'ya hem TKF'ye zaten Yeşil Ordu'yu kapatmak istiyor. Eten Bey'in Yeşil Ordu üstüne gölgesi düşünce ve Yeşil Ordu Cemiyeti'ne üye olduktan sonra Çerkez Eten Bey onun kapatılmasını istiyor ama kapatamıyorlar. Geçen hafta biliyorsunuz bu konuda şey yapmıştık, konuşmuştuk. Bu Meclisteki e, halk zümresinin iki büyük temsilcisi, bir tanesi Hakkı Behiş beygini, bir tanesi e, Tokat mebusu Nazım Bey'dir. Hakkı Behiş Bey'le ilgili mesela Halide Edeb'in de çok ilginç bir tespiti var. Onu aktarmak isterim. Şöyle söylüyor. Türklüğe bağlı bir çerkez, böyle ilginç bir tarifi var Halide Hanım'ın, Halide adı varın. Ancak servet ve din düşüyor. Böyle diyor. Şey çünkü e, e, Hakkı Bey Hakkı Beyiş Bey, için. Bey, için. Bey İşbey, daha sonra Rawforbaya yazmış olduğu mektuplarda da zaten onun gerçekten samimi olarak Marksizmi benimsediğini söylediğini okuruz. Böyle bir kişiliği var. Mesela Samet Ağa'nın da e, lafları var e, Hakkı Beyiş Bey İşbey için. Bu işte İslami Komünizmi savunuyordu, e, Çerkez Milliyetçisiydi vesaire filan gibi sözler edilir. Bu e, halk zümresi içinde en ilginç figürlerden bir tanesi Vakkas Efendi bu şeyde İstanbul'da siyasal okumuş e, kendi deyişiyle burada Kapital'i okuduktan sonra Kapital'i okuduktan sonra e, bunu karşılaştırmalı olarak kapitalizm övgüsü yapan kitaplarla karşılaştırmalı olarak okuduktan sonra diyor Komünizme aşık olduk. Böyle bir adam. Ve bu geliyor e, Ankara'da birinci meclisin şimdiki hala duran o birinci meclis binasının karşısında millet bahçesi denilen bir bahçede. Çay bahçesi burada. Ankara'da orada toplanıyor vesaire filan. Bu da hemen her gün gidip akşam üzeri yüksekçe bir yere çıkıp komünizm propagandesi yapıyor o günlerde. Bu vakas şeyden e, halk zümresinin önemli kişilerinden biri bu. Mustafa Kemal paşa resmi komünist fırkasını kurduktan sonra Halk Jümresi'ne de çağrı yapıyor. Yeşil ordaya da çağrı yapıyor. O günlerde Ankara'da bulunan hafif komünist partisi dediğimiz gizli komünist partisindeki bu Halk Jümresi de zaten iç içe geçmiş bir partidir. Bunlara da çağrı yaparak herkesin resmi komünist partisinin çatısı altında bulunmasını istiyor. Bu doğrultuda mektupları var. İşte hem Ali mesela şey Cephe komutanları arasıyor. E, Çerkez Eten Bey'e de çağrı yapıyor. Geçen hafta bahsetmiştik. E, şeyin e, Yeşil Ordu'nun resmi gazetesi diyebileceğimiz e, Kuvayi, seyyare Yeni Dünya Gazetesi'nin de Ankara'ya getirilmesini, orada basılmasını istiyor. Bu seyyare Yeni Dünya Gazetesi'nden biraz söz etmek gerekir. Önemli bir gazete bu. E, Arif Oruç'un başkanlığında çıkarılıyor. Arif Oruç e, Çerkez Eten Bey görüşüyor ve e, gazetenin kendisini de gazeteyi basan matbaayı da Çerkez Ethem Bey satın alıyor. Ethem Bey'in solla hani biz e, solla bir takım bağlantıları olduğunu söyleyebiliriz. E, daha doğrusu sol Ethem'le bir bağlantı kurmak istediği çok açık. Solun etenle bağlantı kurmak istediği son derece açık. E, Ethem Bey de bu gazetenin işte hem sahibi gibi gözüküyor. E, gazete şöyle yazıyor. E, gazetenin isminin altında hemen bir ibare var. Bu e, dünyanın bütün fukara kesibesi birleşiniz diye bir ibare vardır. Bu dünyanın bütün fukara halkları birleşiniz anlamına geliyor. Seyyaresi Eten Bey'in Kuvayi seyyaresine derila ne şey yapıyor, gönderme yapıyor. E, yeni dünyası da Mustafa Süpiler'in Sovyetler Birliği'nde çıkarttıkları Yeni Dünya Gazetesi'ne göndermeye yapıyor. Böyle bir gazete. Evet. Şimdi Arif Oruç'un kişiliği biraz böyle kaypak yanları olan mesela şeyde de hatta Mayıs 1921'de yapılacak İstiklal Mahkemesi duruşmalarında Ethem Bey ve kardeşlerinin ve diğer sol bu Tokat Milletvekili Nazım Bey'in filan e, yargılandığı mahkemede Arif Bey'de yargılanıyor ama e, Arif Oruç çok az bir ceza hatta ceza bile denmez. Yattığı 3-5 aydır ceza evinde yatıyordu zaten. E, onunla yetiniliyor. Bir de bir sürgün cezasıyla kurtarıyor. Bazı şeyler, e, yazarlar ve araştırmacılar Arif Oruç'un sanki e, sol içine Ankara hükümeti tarafından e, sokulan bir şey hmm, ajan gibi diyor. ajan gibi hani o bunu demeye e, getirirler. Ama ilginç bir kişilik oldu. Çok açık. Mesela Konya'da bulunan Kolordu komutanını Fahrettin Altay'a Altay Bey'e yazdığı bir mektup var ki Fahrettin Altay bunu kendi anılarında da anlatır. Biraz böyle müstehsi bir ifadeyle de anlatıyor. Şey diyor. Bana diyor bir mektup yazdı. Şöyle başlıyor diyor. Bilmem ki ne zaman borçlu olacaksınız Fahrettin Bey. Evet. <gülüyor> Mektuplar yazıyor yani bir adam. Yani ilginç bir kişilik dediğim şu hani çok fazla tutarlılığı olduğu söylenemez çünkü 1930 yılında bu e, Serbest fırkanın e, sözcüsü olarak karşımıza çıkıyor. bir evet. kişi. Şimdi halk zümresi içinde ve e, halk zümresinin Dağıtıldıktan sonra önemli olarak karşımıza çıkan sol örgüt Türkiye Halk İştirak Yurdu çok önemli Türkiye yani Türkiye Komünist Partisi e, ver evet. bu parti bu partinin başında daha doğrusu şey dağıtıldıktan sonra Yeşil Ordunun dağılması Halk Zümresinin dağılmasından sonra. Nazım Bey Halk İştirakiyon Fırkası'nın başına geçerken Hakkı Beş Bey diğer tarafta kalır. Yani resmi Türkiye Komünist Partisi'nde kalır. Var. Mustafa Kemal Paşa'nın kuracağı Türkiye Komünist Partisi'nde kalır. Şimdi resmi Türkiye Komünist Fırkası'nda e, gelmeden önce Halk İştirakiyon Fırkası'nın çok önemli bir girişimini ve eylemini anlatmak istiyorum. O da şudur. E, Mustafa Kemal Paşa'nın her zaman ama her zaman baştan beri İçişleri Bakanları seçiminde başı ağarmıştır. İçişleri Bakanları'nın bir türlü dilediği gibi bir İçişleri Bakanı'na sahip olamamıştır. İlk İçişleri Bakanı olan Cami Bey dediğimiz kişi de şeydir, sol eğilimli bir kişidir. Hemen ondan sonra İçişleri Bakanı olan deminden beri sözünü ettiğimiz Hakkı Beşbeyli bir ara İçişleri Bakanlığı yapmıştır. O da sol eğilimlidir. Bu defa yine bir İçişleri Bakanlığı seçiminde o günlerde mecliste bakanlar tek tek seçiyor. ordanarak seçiliyor. Yine başına şey bu defa Nazım. Hem de bu seçilenlerin içinde en fazla borçelik olan e, Nazım Bey. E, Mustafa Kemal'in muhalefetine rağmen, Mustafa Kemal'in adayı Refet Paşa'ya rağmen ki Refet Paşa böyle ihtilal Komitesi'nin üyelerinden biri e, işte Amasra'da Amasya'da tamimi altına Amasya tamimi altına imza atmış bir kişi. Ona rağmen e, meclis Nazım Bey'i İçişleri Bakanlığı'na getiriyor. Evet. Bu tabi Mustafa Kemal Paşa'yı son derece rahatsız ediyor. Rahatsız ettiğini de e, şeyden anlıyoruz. Nutuk'ta çok ağır bir dilde Nazım Bey'i eleştiriyor. Hatta Nazım Bey'e artık e, yabancı ajanı filan diyecek ölçüde Nazım Bey'e belirtiyor. Bu Nazım Bey meselesini de yine Ethem Bey çözüyor. Kendisine deniliyor ki şey yap, Nazım Bey ile konuş Geçikleri evet. Bakanlığından istifa etsin. Nazım Bey de Ethem Bey de o marum uslubu ya, ya haber gönderiyor ya da işte kendisi bizzat gidiyor. Nazım Bey de istifa ediyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa da ben diyoruz, işte evet. dağıtmış oluyor. Şimdi Türkiye Komünist Fırkasına, e, resmi Türkiye Komünist Fırkasına, Mustafa Kemal Paşa, resmi Türkiye Fırkasını, Komünist Fırkasını kurarken kafasında şöyle bir şey var. Yani Ankara'da yükselen e, Komünist hareketi kendisi için bir tehlike görmeye başladığı açık. Özellikle de. Bu hareketin Ethem Bey'le bağlantı kurmasıyla birlikte olduğu üstünden Ethem Bey'le bağlantı kurması Mustafa Kemal Paşa'yı son derece rahatsız ediyor. Çünkü o günlerde askeri anlamda Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara nın ya da elinde fazlaca bir gücü Yani Etem'in sayıları 5-6 bini bulan, bulduğu söylenilen hatta içinde kadın gerilalardan da bahsedilir. gerilla birlikleri bu tek askeri birlik denilebilir. Bu birliğin içinde çok az bilinen bir şey daha var. O da borçelik taburdur hmm. Bu Aynen. gerilla birliklerin içinde bir de İsmail Hakkı Bey'in komutasında gerçekten inanmış bir komünist olarak geçer bütün belgelerde, kayıtlarda. Bu da daha sonra asılacaktır. 1921 e, yılında Mayıs ayında yapılan İstiklal Mahkemesi duruşmalarında rüyabında idama mahkum edilmiştir. Eten Bey'in e, şey, komutanlarından biri olarak daha sonra e, yakalanmış ve asılmıştır. E, bunun komutasında 700-800 kişiden oluşan bir borşelik taburu olan bir birlik var. Bu ilginçtir. Şeyden sonra, Ethem'in e, ülkeyi terk etmesinden sonra bu tabur ne şeye katılmıştır, düzenli ordulara katılmıştır, ne Yunan tarafına geçmiştir. Bu tabur yine sonuna kadar savaşın sonuna kadar tamam. bölük bölçük bir şekilde de olsa tamam. Yunanlılara karşı gerilla savaşını sürdürmüş bir taburdur. Adının da borçelik taburu olmasının nedeni bu şeyi birliği yöneten İsmail Akı Bey'in şey olması. Borçelik olmasından kaynaklıdır. TKF'ye tekrar resmi TKF'ye dönecek olursak şimdi e, tabi Mustafa Kemal Paşa son derece tedbirli e, ve kuşkucu bir yana var. Resmi TKF'yi kurduktan sonra bütün bu örgütlere çağrı e, yaptığında e, bu örgütlerin Yeşil Ordu kendine bir anlamda işte süreç içinde e, tasfiye ederken e, Bakü'de kurulan Komünist Partisinin çok ilginç bir e, tepki şeyi var burada. Resmi tekafeye karşı tepkisi vardır. Maalesef ve maalesef Mustafa Süki bu olayı bir iddahat terakki'nin bir e, oyunu olarak değerlendirip, yani sanki resmi Türkiye Komünist Partisi'nin iddahat terakki tarafından kurulduğunu, bunun da Mustafa Kemal Paşarı bir hesaplaşmaya gireceğini, bu hesaplaşmada kendisinin de olması gerektiğini düşünerek çok böyle aceleyle ve değerlendirme yapamadan e, Türkiye'ye gelme yolunu seçmiştir. E, bu da tabi biliyorsunuz 15 yoldaşıyla birlikte ölümüne neden olmuştur. Şimdi burada e, Mustafa Süpi'nin baştan beri zaten iddiaçılara yönelik e, olumsuz e, bakışı çok etkili olduğu gibi e, Türkiye'deki somut durumu tahriy edememesi de maalesef etkili olmuştur diye düşünmek gerekir. Haziran 1920 yılında ayında Mustafa Süphy Mustafa Kemal'e mektup yazmıştır. Adana'ya ben gelmek istiyorum diye. Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı 3 ay sonradır, Eylül ayındadır. Yani adeta öyle bir hani biraz işi polisiye bir şeyle yürü, bakarsak in, incelediğimizde sanki gel seni de birlikte dedik yok edeyim filan der gibidir. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. 3 ay sonra çünkü evet gelmende bir sakınca yoktur der. Mustafa Sopi de gelir. Böyle bir evet. e, trajik sonla da sonuçlanmış olur. 15'lerin ölümüyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani çok ayrıntılara girmemek, girmeyelim ama çok tartışılan bir konu olmuştur. Bir kesim Mustafa, ben şimdi bu konudaki kendi kanaatimi söyleyecek değilim ama söylenenleri size yazılanları aktarmak evet. istiyorum. Bir kesim bu işin Mustafa Kemal ve Ankara hükümetinin emriyle yapıldığı iddiasıdır. Bir kesim Kazım Karabekir Paşa'yla o günkü Erzurum valisinin ortaklaşa, kendi inisiyatifleri, Mustafa Süfih'i tuzağa düşürdükleri ve Trabzon'a yönlendirdikleri ve burada katledildiği bir bölümü de bunların dışında bu cinayeti işleyen kayıkçı kahyası Yahya'nın para için kendi inisiyatı ile bu işi yaptığı söylenir ki herhalde hiç akla gelmeyecek olan bence üçüncüsüdür. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok uzun yıllar sonra kayıkçı kahyası Yahya'nın oğlu bir mektup yazmıştır. Mete Tunçay'a yazmıştır bu mektubu. Bu mektupta Mete Tunçay sol tarihi evet. üstünde çalışmalar yaparken bu mektubu yazdığını söyler. O mektubun orijinalinde yayınlar zaten. Mustafa Suki ve arkadaşlarını öldüren kişinin ismini vermeyeceğini, bildiğini ismini vermeyeceğini ama şu kadarını söyleyelim ki der, şu kadarını söyleyebilirim ki der o günlerde Ankara'da Türkiye'nin en büyük kişisi bunun altına <gülüyor> imzasını attı. Ölümüne neden o? Ol. Bilmem artık. Buna siz karar verin. Adamın evet. dediği odur. Evet. Yani ben o mektuptan bir şey aktardım size. Bu şekilde Mustafa Süpiler'in de e, trajik ölümünden sonra Ankara'da sol hareketler, daha doğrusu Anadolu'da sol hareketler noktalanmıştır. Ve dikkat edin 1922'de bu sonuçlanan işte 1921 yılında Mayıs ayında İstiklal Mahkemeleriyle sollar kınanmış ve çerkezeten de yargılanmıştır. Daha sonra Halk İhtilâkî Fırkası yeniden bir eee legaliteye çıkmış 7 Aralık'ta ama kongresini de yapmak için toplandığında onun si yapacağı sinemayı yakmışlar. Bu yakma merakı denen kita yıllardır var bu ülkede. E, yaptırmamışlardır kongreyi de. Böylece Ankara'daki Ankara merkezi Anadolu'daki sol hareketler sendromuymuş. TKF'de dahi resmi hepsi, kurulan resmi vesaire e, sol adına hiçbir şey bırakılmamıştır. Şey. Peki o zaman? Haftaya, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek teşekkür için. ederiz. Teşekkür ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Tarih sohbetleri programını dinlediğiniz Arif sohbet ediyor. Hazırlayan Mesutan, Arif Basa ve Fatoş Kalacay. Sol radyo dinleyicileri merhaba. Bir programda daha beraberiz. Ben Arif Basa. Ben Fatoş Kalacay. Bu programda tekrar yazar Ilan Akalınla beraberim. Hoş geldin abi. Merhaba. Hoş, hoş geldin. Gördük. <gülüyor> hoş gördük. Bu haftaki konumuz Anadolu Savaşı'nın orta yerinde, yani Kurtuluş Savaşı'nın orta yerinde kömür tozu kanunu. Evet. Bir ara böyle bir konu belirlenmiş. Evet. Biz de merakla bekliyoruz. Nedir bu kömür tozu kanunu? Evet. Şimdi 11 Kasım 1920 günü. 11 gün sonra 22 Kasım 1920 günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki tane kanun teklifi veriliyor. Bunlardan birincisi e, o günkü ismiyle, kanun ismiyle Zonguldak ve Ereğli Havzayı Fahmiyesi'nde mevcut kömür tozlarının amele menafi umumiyesine olarak führutuna dair kanun teklifi. Kısaca kömür tozlarının satış kanunu. İkincisi ise yani 22 Kasım'da verilen ise yine Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin hukukuna müteallik kanun taslağı. Bu da e, yine Zonguldak'da çalışan işçileri göz eden küçük bir e, iş kanunu taslağı. Şimdi bu o, 1920 tasım ayını göz önünde alıp 1 Ekim'den itibaren yaşananları günlük olarak kısa kısa not edip 1921 yılına gelmeyi ve ondan sonra bu kanunun e, görüşmesi sırasında meclisteki görüşmeleri aktarmak istiyorum. Şimdi ben bu kanunların bir Sovyetler Birliği ile yürütülen e, dostluk anlaşmaları ve bunun sonucunda e, geciken e, silah ve para yardımının aşılması için gündeme getirilen konular olduğunu düşünüyorum. Yani bazı e, çalışma ekonomistleri gibi Kemalistlerin, başta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emekten yana, işçiden yana bir tavır aldıklarını, savunmalarının doğru olmadığını söylemeye çalışacağım. Şimdi konumuza girişe 1920 yılının son aylarından başlayabilirim. İrderledikçe ortaya çıkan siyasetin birden çok merkezli oluşu dikkat çekiyor. Yani Ankara hükümetinin siyasetinin sadece Ankara değil birkaç merkezle bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Bununla birlikte Osmanlı'dan devralanan üç tarzlı siyasetin hiçbirinden vazgeçilmediği Zaman içinde birinin öne çıkmış çıkması karşısında öne çıkanın diğerlerinin de içerdiği anlaşılıyor. Yani bir taraftan Osmanlıcılık öne çıkartılmışsa bu e, üç tarz siyasetin diğer iki kanadını yani pan türkizmi pan İslamizmi işeriyor. Ama daha çok pan İslamizm öne çıkartılıyor. Bu da Osmanlı ya da imparatorluğu kapsar biçimde çıkıyor. En son Pantürkizm, o da 1920 yıllarında artık 22 yılına doğru e, daha ağırlıklı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi 1 Ekim 1920 tarihinde Taşkent'te Cemal Paşa'ya yazılan bir mektup var. Cemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında e, Talat ve Enver'le birlikte yurt dışına kaçan itaçıların liderlerine bir tanesi. Şimdi Cemal Paşa'ya Mektubu Mustafa Kemal Paşa yazıyor. Türkistan ve Afganistan ile Hindistan dahilinde İngiltere'ye karşı verildiği önerilen bir mücadele var. Bunlar İslami birliklerin mücadelesi. Bu mücadeleye Ankara hükümetinin destek verdiğini bildiriyor Mustafa Kemal Paşa. İmparatorluk siyasetinin öne çıkartılması ise İslami birlik Anadolu Türklüğü'nde işeriyor. Yani İmparatorluk e, Ankara'nın neresi? Orta Orta Asya'daki Türk hmm. Türkistan, Afganistan, Hindistan neresi? Amaç oralardaki İslami birliklerin İngiliz emperyalizmine karşı yürüttüğü iddia edilen mücadelede Ankara'da taraf olmaya çalışıyor. Şimdi, e, isterseniz bu 1 Ekim'den başladım ama 1 ay geriye dönüp 1 Eylül'den de birtakım bilgiler vermem gerekebilir. Bu da 1. Doğu Halkları Kurultayı. Bakü'de toplanıyor bu. 1-8 Eylül 1920 günleri gerçekleşiyor bu toplantı kurultu. 37 ülkeden 1871 delege katılıyor. Bu delegelerden 1273'i komünist diğerleri liberal ya da kurtuluş savaşçısı gibi söylenebilir. Bir daha da yapılmıyor bu değil mi? Birinci. Evet birinci deniyor ama ikincisi olmuyor. Şimdi çok ilginç bu kurultaya en çok Türkiye'den delege gönderiliyor. 235 delege. Bu delegeleri üç kısma ayırmak mümkün. Birinci kısımda merkeze Bakü'de bulunan Türkiye İştirakiyun yani komünist fırkası delegeleri Mustafa Supi, Süleyman Nuri, Naciye Hanım gibi isimler var. İkincisi, Libya ve İslam İttihadı Cemiyetleri İttihadının temsil eden delegeler. Bu da Emre Paşa başkanlığında gerçekleşiyor. Üçüncüsü Ankara Büyük Millet Meclisi düşüşmesini temsil eden Doktor İbrahim Talih Öngören başkanlığındaki heyet oluyor. Resmi heyet. Tamam. Evet. Şimdi tekrar Ekim ayına dönelim. Sen 1. Doğu Kurultayını niye oraya döndüm? Yani... Oraya döndüm. Kendilerini komünist adliden grupların daha sonra nasıl ayrıştıkları da zaman içerisinde ortaya çıkacak. Ve e, buradan hareketle e, bu kurultaydan sonra e, 20 Eylül'de Mustafa Sufbi ve arkadaşları daha önce kurulmuş olan Enver Paşa'nın başkanlığındaki e, Komünist Partisi'ni tasfiye edecekler ve e, 1920 20 Eylül ayında TKP'yi kuracaklar. Onun için oraya döndüm. Şimdi bu üç tarzı siyasetten söz ettim ve e, en çok da İslamiyet'in öne çıktığını panislamizm öne çıktığını söylemiştim. Ancak bu süre içerisinde bunların üstünde bir Bolşevik siyaseti var. Bolşevizm var. Bolşevik siyaseti e, o yıllarda, o günlerde e, sadece Türkiye'de değil sadece e, Çarlık Rusyasında değil, bütün Avrupa ülkelerinde de öne çıkan bir durum. Herkes Bolşevizmi savunuyor. Şimdi bu Bolşevizm'den ne anlaşıldığını da biraz sonra yine belgelerden aktarmaya çalışacağım. Şimdi e, Sovyetlerle yakın zamanda dostluk anlaşması imzalanması temenni ediliyor. E, Talatpaşa yazılan mektupta. Rusya'da maddi ve manevi dostluk ve yardımlardan azami derecede istifade etmek için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bunun yanı sıra İslam Doğu İnkılabı'nı gerçekleştirip idare edebilmek için Ankara üzerine düşen görevi yapacaktır deniyor kime karşı? Cemal Paşa'ya. Bütün bu ilişkilerden daha sonra ortaya çıkacak ki Mustafa Kemal Paşa, Enver'in, Talat'ın ve Cemal'in Anadolu'ya gelme isteklerini reddediyor. Ama onlara birer görev veriyor. O görevleri bir işte bu 1 Ekim 1920'de Taşkent'teki Cemal Paşa'ya yazılan mektuptan anlaşılıyor. 4 Ekim tarihinde Moskova'da bulunan Enver Paşa'ya mektup yazıyor. Diyor ki doğuda İslam memleketlerinde ortaya çıkan milli hareketleri, milli hareketlerin olduğu öğrenilmiştir. Emir Paşa bildirmiş bunu. Ee, bunların çalışmalarına destek verin diyor. Hmm. Ama bu arada Enver Paşa'nın e, bir takım subayları istediği ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal diyor ki o subaylar şimdi batı cebesinde görevliler. Subaylara gönderemeyiz diyor. Şimdi ne yapacaksan sen yapacaksın. Evet sen yap diyor. Şimdi e, Rusya'ya bir sefaret heyeti gönderiliyor. Yani e, büyük elçi gönderiliyor. Bu büyük elçiyi gönderirken ee, önemli bir takım e, gizli toplantılarda görüşler de var. Osmanlıcılık öne çıkartılıyor burada ve Panislamizm şöyle parlatılıyor. Rusya ve çevir ülkelerde sonsuz İslam kitleleri vardır. Bu kitleler içinde bizim yapabileceğimiz hususi ve mahrem ve fevkalade vazifeler vardır. Fakat bunları açıklamaya şey yapamayız. Siz ne yapamazsınız orada? Nasıl yapacağız? Şimdi biz bu sefaret heyetine birkaç isim ekleyeceğiz, onlar gelecekler. Onlar bu vazifeleri, gizli vazifeleri, mahrem vazifeleri... Ajan gönderiyor. <gülüyor> evet, gönderiyor. <gülüyor> bu görüşme kararları Sovyetlerle görüşüldükten sonra mı alınıyor? Yok, görüşülüyor. Daha... Görüşmeler devam ediyor. Hani? Şimdi görüşmeler devam ediliyor ediliyor ve oraya artık e, diplomatik ilişkiler kurma sahasına geliyor. Bu diplomatik ilişkiler zaman zaman kişiler bazında değişecek, onlar da sırası geldiğinde söyleyeceğim. Şimdi kim bunlar? Bu o, fevkalade hususi ve mahrem işleri yürütecek olanlar. Tevhik Rüştü, Tevhik Rüştü Aras, e, Cumhuriyet'in de e, savaş döneminde dışişleri bakanlarından birisi. İsmail Supi diye birisi var, Besim Atalay diye birisi de var. 16 Ekim 1920 gizli bir oturumda Rus Bolşevik Cumhuriyeti ile siyasi münasebetler hakkında görüşme yapılıyor. Moskova'dan dönen heyet, biraz önce söylediğim heyet, e, açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalara göre mecliste, mecliste yapılıyor. Öyle, anladım, evet. Anlaşma yapılsın yapılmasın. Yani Suatler Birliği ile dostluk anlaşması yapılsın yapılmasın. Sovyetler Birliği Üçüncü Enternasyonal ya da Komünist Enternasyonal ya da Komintern denilen bir kararla Türkiye'yi yardım yapacak. Böyle bir kararları var. 60 bin silah, top ve para gönderecekler. Silahların karadan gelmesi yol sorununa takılıyor. Yol şimantiferleri bulunduğu Ermenistan'la geçiyor. Henüz o günlerde Sovyetler Birliği Ermenistan'a egemen değil. Aynı zamanda e, Kazım Karabekir Paşa'da biraz sonra göreceğiz. O günlerde Ermenileri Kars'tan sürme telaş içerisinde. Aynı gün yani 16 Ekim günü Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Rus Bolşevizmi ve Türk Komünizmi başlıklı bir makale yayınlanıyor. Çok önemli bu makale. Makalede Çarlık dönemini övülüyor nasıl övülüyor? Çarlık döneminde gelişmiş kültür ve ilim, sanat çok gelişmiş. Rusya'da o müthiş Çarlık İstibzadı ve Asilzadeler saltanatını anlatıyor. Ve diyor ki baskı altında yeşeren ateşli ve kinli edebiyat Tolstoy örneklerinden de örnekler verilerek Tolstoy'un romanlarından da örnekleri verilerek anlatılıyor. Ve Rusya devrimini yani Bolşevik iktidarını zadegan ve türemiş zadegan sınıflarının pek ağır baskı altında doğduğunu uygulanıyor. Bizde, bizde nasıl olacak? Yani e, Sovyetler Birliği'nde böyle de. Bizde bütün dünyada ilim ve sanat feyizinin büyük bir kuvvetle yayıldığı devirlerde biz bunlara meşgul olmamışız. Osmanlı'dan da söz ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de ne yüksek ilmi ve felsefi fikirler ne de derin ve yeni sanat duyarlılığı oluşmuştur. Sonuç şöyle vurguluyorlar. Türkiye'de komünizm milletin ruhundan gelen yakıcı, yıkıcı, kırıcı, dökücü ve ihtilal şeklinde tavuk edecek değildir. Nasıl tavuk edecek? Devlet ve taklitcilik fenadır. Bilhassa inkılapçılık, inkılapçılıkta deniyor. <gülüyor> Bu yazı kim tarafından yazıldı peki? Efendim? Yazı kim tarafından yazıldı? Bu lan Mustafa Kemal'in sözleri. Yaz, makaleden bahsetmiştik ya. Ama makalede olduğunu... yine Mustafa Kemal var. Hmm. Ve açılım şöyle tarif ediliyor. Bolşevizm İnkılabı komünizm hareketleri için birer örnek bir model değil. Pek kıymetli, pek canlı, pek muazzam bir rehberdir. Bu rehberden istifade etmeyi onun gösterdiği yollardan gitmeyi ne kadar candan arzu edersek onun usullerini şehir itibariyle aynen taklit etmek sakıncalıdır. olur. İki gün sonra yani 18 Ekim 1920 günü Türkiye Komünist Fırkası kuruluyor resmi. Aynı günlerde Bakü'deki partide Anadolu'ya geçme hazırlıkları yapıyor. Şimdi 18 Ekim'de kurulan, 1920'de kurulan Türkiye Komünist Fırkası'nın başkanı Hakkı Bey'iç, Tevhik Rüştü Arasine kurucular arasında Mahmut Esat Bozkurt, Yunus Nadi, Kılıç Ali, Topçu İhsan, Refik Koraltan, Eyüp Sabri gibi isimler var. İslamiyet sosyalizmin esasıdır. Ne? Esasına oturuyor parti. Düşman içte kapitalizm dışta emperyalizm. Zaten daha sonraki dönemlerde Sovyetler Birliği'yle yapılan yazışmaların hepsinde işte kapitalizm, dış emperyalizm buna karşı savaşıyoruz. Gayemiz müşterek gibi ifadeler kullanılıyor. Geçim biraz Orta da bahsetmiştik aslında bu Yeşil Ordu meselesinde Bolşevizm, İslamiyet'in politiğidir şeklinde bir beyanları var. Evet. Ama tabii. Şimdi tabii o dönemde Yeşil Ordu hala e, bir grup olarak mecliste var. Tabii bir de halk cümlesi var. O da e, muhalefet grubu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu arada Ali Fuat Paşa gündeme geliyor. Ali Fuat Paşa e, Eskişehir'de e, daha sonra göreceğimiz e, Çeges Ethem'in güçlerine daha yakın şey, onlara uygun biçimde davranıyor. Bu Ankara'nın hiç hoşuna gitmiyor. Ve Ali Fuat Paşa'yı oradan söküp Moskova'ya e, sefir olarak gönderiyorlar. TKP de aslında zendimin dediğin şeye uyuyor değil mi yani evet. o Evet işte arayı düzeltti. Evet. TKP de bir öyle görünme. Evet. Evet. evet, öyle görünme. Yardım şimdi, almak. Evet, şimdi tabii daha sonra e, bunun gerçek niyetleri de ortaya çıkacak ama şimdi günler yavaş ilerliyor. Öyle not almışım. Moskova ile destek anlaşması imzalanması için Moskova Van ve Bitlis vilayetlerinin belirli bir bölümünün Ermenilere verilmesini istiyor. Bunun üzerine bir heyet gönderiliyor bedeniyor deniyor ki bu tür davranış emperyalist bir davranıştır. Size yakışmıyor falan filan deniyor. Aynı gün Topal Osman diye birisi Ankara'ya davet ediliyor. Şimdi Topal Osman daha sonra da e, Mustafa Kemal'in e, koruma müfezesi olarak görev alacak sonra da halledilecek. Şimdi Giraso'da bir kaymakam var. Kaymakam Hükümet Kuvvetleri'ni temsil ediyor, İstanbul yanlısı. Kuvayi, Kuvayi risk sıkıştırıyorlar bunlar. Ve e, uzatmadan söyleyeyim, e, bu durum Mustafa Kemal'e Ankara'ya bildiriliyor. Bu arada Osman Ağa'nın, yani Topal Osman'ın, Rusya ile irtibatta olduğunu öğreniyoruz. Ve ilk planda 500 İngiliz tüfeği, 250 sandık cephane, ve 5 makine tüfeğin geldiğini ve bunların Ankara'ya gönderileceği haberi veriliyor. Yakında da 7500 tüfek daha gelecek deniyor. Bunlar müjdeli haberler. Hı. Bir gün sonra 20 Ekim'de e, Çiçer'ine tekrar çekiyor musunuz? Kemal. Çiçer'ine dışları bakın. Evet dışları bakanım. İşte evet. e, bu sonsuza dek ezenleri yüzünden silmek için duyulmamış acıları Şevkle mukavemet eden Rus halkına falan filan hikayetleri var. Bu arada çok ilginç. Berlin'de Talat Paşa'ya mektup gönderiliyor. Bu çok ilginç. Türkistan, Afganistan ve Hindistan'da İngiltere'ye karşı verilen mücadele için bilgilendiriliyor Talat Paşa. Ayrıca deniliyor ki sen orada kal arada bir de bizi bilgilendir Almanya'dan deniyor. 26 Ekim'de Batı Çepesi Komutanlığı'na bir telgraf çekerek Ankara'da Kom Türkiye Komis Fırkası'nın kurulduğu anlatılıyor. Haber veriliyor. Davet mi ediliyor? Hayır, bilginiz olsun. Bilginiz olsun bilginiz deniyor çünkü e, e, Çerkez etem kaynaklı e, Çerkez daha önce Yeşil Ordu'ya girdiği için komis olmuş sayılıyor ve oradaki hareketliliği de e, Türkiye kurulan resmi komis fırkası çerçevesinde yürütülmesi için bilginiz olsun deriyor. 31 Ekim'de Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşayı şekilde Paşa tekrar Teğrarda kurulan Komünist Partisinin e, hafi yani e, gizli üyeleri bulunması gerektiğini, bu nedenle Feniz Çakmak, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, Refet ve İsmet Beyler gibi isimlerin parti üyesi olmadığını ama gizli üye olduğunu bildiriyor. <gülüyor> Aynı gün ÇKTM'e de mektup var. Ona da e, partinin kurulduğunu ve kendisinin kurucu olduğunu anlatıyor ama başı bir isteği var. Yeni Dünya diye bir gazete çıkıyor. Gazeteni ve matbaanın sahibi Çekiz Ona rica ediyor. Diyor ki, e, matbaayı Ankara'ya taşıyalım, e, daha iyi olur diyor. Matbaa gizli gizliyor matbaa çünkü. Efendim? Matbaa gizli bir matbaa herhalde. Yok gizli değil Eskişehir'de. Ha, Eskişehir'de Eskişehir o zaman daha karargah. Doğru. Efendim. Şey. E, ve Eten Bey'in gözlerinden öperim yoldaş diye de yazı yazıyor. Şimdi Berlin'de Tarık Paşa'ya yeni meklif daha var 7 Kasım'da. Bu çok ilginç. Osmanlı döneminde Macaristan ve Romanya'dan İstanbul için erzak almak üzere Basi Bey diye bir işte para gönderilmiş. İstihbarata göre bu para bankalarda tutuluyormuş. Mustafa Kemal Talat Paşa'dan rica ediyor. Diyor ki paraya ihtiyacımız var. Bu o, Basit Bey'i bulun. Paraları Parayı. çeksin. Ve İtalya üzerinden Ankara'ya göndersin diyor. Tabi bunun sonuçlarını bilmiyoruz ne olduğunu. Evet. 11 Kasım 1920 günü daha önce sözünü ettiğim bu kömür tozu kanunu e, teklif olarak veriliyor. 11 Kasım'da. İçeri tüm tuzlu sonra mı? Evet, sonra gelelim. Tamam. Asıl içeri önemi değil de e, taslak e, mecliste tartışılırken söylenenler önemli. Hmm. Onu onun için daha sonraya alalım. Ne hizmet ediyor? Evet. Asıl şeyini? Yani e, hayır, şöyle e, ne düşünülüyor? Yani milletvekilleri ya da nebuslar e, Zonguldak'taki işler için neler düşünüyor? Anladım. Falan gibi şeyler var. 18 Kasım'da Halkçılık Beynamesi'nde bir beyname okunuyor Ankara'da. Bu çok ilginç. Hilafet ve saltanat makamlarının kurtarılması amaç olarak hatırlatılıyor. Yani Kurt Anadolu Savaşı'nın amacı budur. Bunun için Türkiye halkının emperyalizme ve kapitalizme tahakküm ve zulmünden kurtarma falan filan hikayeleri var. Fakat son söz çok önemli. Diyor ki, ve, bi, ve bin hüt Allah hütf tevfik, Arapça bir şey. Allah'ın izniyle hmm. diye biliyor. <gülüyor> Biraz daha hızlanırsak, 20 Kasım'a geliyoruz. Ne'nin yoldaşa mektup var? Atatürk tarafından yazılıyor, değil mi? Evet, e, Alifat Paşa sefir olarak Moskova'ya gidiyor. İşte onun e, şeyini e, kabul edin deniyor. Efendim, Bir İngiliz oyunundan söyledi Bunun içinde e, Kazım Karabekir Paşa'ya mektup yazılıyor. Bu İngiliz oyununu şöyle. E, güya İngilizlerle Ankara anlaşmış. İngilizler Azerbaycan'ı Türkiye'ye veriyorlarmış. Türkiye'de Ankara'da Kafkasya'da Bolşevikler'e karşı cephe kurmayı kabul etmiş. Bu propagandanın e, karşıtı olmak üzere bir şeyler yapmasını isteniyor evet. Mustafa Kemal Paşa. 7, Aralık, 7 Aralık'ta Türkiye Halk İstirafiyon Fıkrası kuruluyor Ankara'da. Aynı gün 14 Aralık'ta Stalin'e mektup var. Yine boş izin övülüyor vesaire vesaire. 20 Aralık'ta bırakalım çünkü 20 Aralık'tan itibaren 1920 yılının bitimine doğru e, Çeges Ethem olayı artık sonlandırılacak. Ve şirket halledilecek. Buna ilişkin e, önemli e, şeyler var, e, konuşmalar var. O zaman o, o tarihten 22 Kasım'dan itibaren de Detay bir sonraki detaylandırıyorum. Ve hızla e, Teşkilat Esrasiya kanununa geçelim. Çok önemli 21 anayasası. E, müthiş bir anayasa. Adem merkeziyetçi merkez, merkez, merkez bir anayasa. Şuralar kuruluyor. Kurulması planlanıyor. Müthiş bir anayasa. Evet. Onun için biraz onun üzerine bu da müthiş feyiz almış, evet, feyiz feyiz almış. Feyiz almış. O belli o. Onun da tarihi 21 Ocak 1921. Evet. Tamam, Peki teşekkür. öyleyse teşekkür ederiz. Ben Haftaya teşekkür tekrar ederim. görüşmek tamam. üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz. Tarih Sohbetleri Hazırlayan ve Arif Basa ve Fatoş Kalaçay Zol Radyo dinleyicileri merhaba Ben Arif Basa. Ben Fatoş Kalaçay Anadolu Savaşı'nın orta yerinde kömür tozu kanunu birincisini konuşmuştuk. Geçen hafta İlhan abiyle tekrar ikincisini devam ediyoruz. Evet. Hoş geldin abi. Hoş gördük. Hoş geldin İlhan abi. Hoş gördük. Devam edelim. Tamam. Şimdi geçen hafta lafı biraz hızlandırayım diye başlamıştım ki zaman akışı karşısında yenik düştük. Şimdi bıraktığımız yerden şöyle sürdüreyim. Biraz daha kısa kısa. 22 Kasım 1920 Gününde bırakmıştım konuşmayı. Mustafa Kemal Paşa 20 Kasım günü bir itimatname imzalıyor. İtimatname Dış İşleri Bakanlığı'nda ait bir söylenti. Güven mektubu anlamına geliyor. Hmm. E, Ali Fuat Paşayı Moskova'ya sefir olarak yani büyük olarak gönderiyor ve. Lenin'e hesabında bir mektup oluyor bu o, itibatname. Lenin yoldaşlığı başlıyor. Efendim Arkasından Rus emekçi halkına olan derin hayranlıklarını belirtiyor. Ve diyor ki işte Ali Fuat Paşa'nın büyük eşliğini kabul edin diye. Şimdi Ali Fuat Paşa niye e, büyük eşliği olarak gönderiliyor? Görünür de Ali Fuat Paşa e, hızlı bir Bolşevik. Ee, özellikle Ethem olan ilişkilerinde ortaya çıkıyor bu. Kuveyselare ilişkilerinde. Ama bana sorarsanız Ali Fuat Paşa Ethem Bey'den kopartılıp kazanılmak isteniyor. Onun için Moskova'ya gönderiliyor. Nice kim aynı gün yani 20 Kasım günü Ereyli Havzayı Fahmiyesi Maden Amelisinin hakkına müteahillik kanun teklifi meclise veriliyor. Bu ikinci teklif. 20 Kasım'da. Birinci teklifi biliyorsunuz geçen gün söylemiştim, geçen sefer söylemiştim. 11 Kasım günü bu işte Kömür Todu kanunuydu. Bu arada ilginç bir olay yaşanıyor Aralık ayında. Aralık ayının ilk günlerinde. İstanbul Hükümeti'nin sadrazamı Ahmet İzzet Paşa bir heyetle yola çıkıyor. Bilecik'e geliyor ve Mustafa Kemal Paşa'ya yani Ankara Hükümeti'yle görüşme yapacak. 5 Aralık günü görüşme yapılıyor. Heyetin dönüşüne izin vermiyor Mustafa Kemal Paşa. Ve heyeti tutsak ederek Ankara'ya götürüyor. Hmm. Tutsak ediyor ama Ankara'da tutsak gibi değil de onları bir kahraman gibi karşılattıracak ve onları kazanacaktır. Hmm. Ee, Aralık ayının ortasından itibaren 16 Aralık'tan itibaren artık Ethem Bey'in ipinin çekilmesi başlıyor. 21-29 Aralık günlerinde Ethem Bey güçleriyle düzenli ordu yani Ankara güçleri arasında Batı cephesinde sürtüşmeler başlıyor. Birbirinin askerlerini teklif ediyorlar, sonra bırakıyorlar vesaire. ve nihayet Mustafa Kemal Paşa 29 Aralık günü meclisin gizli oturumunda Etem Bey'in yetkilerinin alınması gerektiğine ilişkin uzun bir konuşma yapıyor. Aynı gün Etem'in görevlerine son veriliyor ve artık Etem bir vatan hainidir. Çok kısa sürüyor değil mi bu? Yani evet. Kasım'da evet. Överken Etem evet. yoldaş evet. derken Evet. Aralık'ta evet. Aralık'ta Şaki. Evet diye sesleniyor. Şimdi tabii bir birtakım gelişmeler var bu arada. Artık 29 Aralık'tan sonraki günlerde veya 15 gün Aralık 15 Aralık'tan sonraki günlerde artık boşluk hareketlerinin tamamının bitirilmesi kararı var Mustafa Kemal'in kafasında. Henüz görülürde yok. Şimdi aynı gün yani 29 Aralık günü Karabekir Paşa'nın bir tekrar çekiyor. Bu Ethem'in halledilmesinin kararından sonra diyor ki eee Baku Türk Komünist Fırkasının reisi Mustafa Supin'in Ankara'daki Komünist ceryanlara körüklemesinin mümkün oldu. Bu göz önüne alarak Mustafa supi ile görüş, kendisiyle görüş, ne düşündüğünü anla ve bize bildir diyor. Bir ekliyor diyor ki Ankara'da Komünist ceryanları Arzu Hikayafındadır. Ne demek bu? Biz komünist cereyanlara karşıyız ve bunu halledeceğiz. Ethemi de hallettik. Böylece komünistlerin silahlı gücü de kalmadı. Onun için e, Mustafa Subbi'den ne yapmak istediğini öğren ki ona karşı da bir ne yapacağımızı kararlaştıralım. Nitekim işte bu telgraftan bir ay sonra da bildiğimiz gibi Mustafa Subbi e, şey yapıyor hallediliyor. Evet. Mustafa Kemal Paşa'nın boşevlikleri tartışılır ama eee Kazım Paşa'nın şiddetli bir boşevlik olduğunu da, boşevlik karşıtı olduğunu da evet. söylemek lazım. Böylece 1921 yılına giriyoruz. 1921 yılının ilk 10 gününde Etenbey olayı ile doğuda Kazım Kara Begir Paşa'nın Ermenilere karşı kazandığı başarılar damgasını vuruyor. Ermenilerin bir, bir takım silahlarının bu savaş sırasında alındığı, geri kalanın ise anlaşmalarla alınacağı bilgileri var. Yani bu savaştan hem bir galibiyet var hem de önemli bir silah alımı var. Bir başka heyecanda Batı cephesinde yaşanıyor. Bir de bakıyoruz ki Ethem Bey'in boşalttığı alanları Yunan güçleri doldurmuş. Nitekim 9-11 Ocak günlerinde e, birinci yılını zaferi ya da neyse işte e, mücadelesine tanık oluyoruz. 10 gün sonra yani 20 Ocak günü ise 1921 yılının en önemli e, olaylarına olayını görüyoruz. Bu da e, Teşkilat-ı Esrasiye Kanunu bildiğimiz 1921 Anayasasıdır. Bu çok önemli. Tamamen Sovyetler Birliği'ne önemli bir mesaj niteliğini taşıyor. Çok önemli bir anayasa, 23 maddeli kısa bir anayasa. Birinci maddesi hakimiyet bilakaydı bila şart, kaydı şartsız milletindir deniyor. İkinci madde Büyük Millet Meclisi'nin bileşeni milletin ya yani tek ve hakiki bir meseledir deniyor. Dikkat edin Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Büyük Millet Meclisi. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunan bir hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti ünvanını taşır diye ekleniyor. Dördüncü maddesi Büyük Türk Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca seçilen azalardan oluşur deniyor ve burada vilayet çok önemli bir anlam taşıyor. 5, 6, 7, 8, 9. maddeleri e, yönetime ilişkin, mebuslarla ilişkin bir takım kurallar taşıyor ama 10. madde çok önemli. Hmm. Türkiye coğrafi, vaziyet ve iktisadi münasebet nazarından vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalarda da dahilelerden oluşur diyor ve asıl şey bundan sonra geliyor. Vilayetlerde şuralar yer alıyor. Şura eee Sovyet anlamına taşıyor ve halk seçiyor bunları evet. ve devletlerde sadece vali meclis hükümet tarafından atalıyor. Özetle kuvvetler birliği esasını geçiriyor. Meclis hükümeti vardır diyor. Meclis hükümetinin anlamı da meclis başkanı dahil başbakan ve bakanlar tek tek seçiliyor. Ee, halkın devletlerin ee, yönetimine katıldığını görüyoruz şuralar basasıyla Vilayetlerde vakıflar, eğitim, sağlık, ekonomi, ziraat, bayındırlık alanları tamamen şuraların elinde. Yani Burcu ve demokrasinin ilini... evet. sin'e sosyalizme yakın bir evet. şey. Çok yakın. Bir... Cumhuriyetin ilanı meselesi aslında bu so sayıda 1921 anayasasının ilk üç maddesinin değiştirilmesi, 3. maddesinin değiştirilmesiyle ortaya çıkıyor. Yani meclis hükümeti yerine Cumhuriyet geliyor. Cumhuriyete ne oluyor? İşte bir Cumhurbaşkanı seçiliyor. Cumhurbaşkanı Başbakanı atıyor. Başbakan bakanlarını belirliyor. Program hazırlanıyor ve meclis güven oyu veriyor veya vermiyor. Cumhuriyet dediğimiz olay zaten köksüz, Tamamen meclis hükümetini ve daha doğrusu e, hep meclis hükümetinde İçişleri Bakanı'nın e, seçilmesi sırasında sorunlar çıkıyor. Her seferinde. Ve hep, her seferinde Mustafa Kemal'in önerdiği kişi İçişleri Bakanı seçilmiyor. Hı hı. Nihayet 1923 yılında bu oluyor. Ve bunun üzerine Cumhuriyet denilen şey inan edilmiş oluyor. Efendim hı. şimdi gelelim şeye. E, kömür tozu karnına, evet. dört maddelik bir şey. Kısacası e, işte kömür çıkartılırken ortaya çıkan tozlar efendim satılacak ve satılanlar silah, parası Silahat Bankası'na yatırılacak ve bu paralar işçilere dağıtılacak. Şimdi e, bir günde tartışıyor, ya yani tartışma bir gün sürüyor. Ve Vehbi efendinin söyledikleri var. Vehbi Efendi, Akşehir'de Mahmudiye mevzesi müddelisi iken Konya mevzusu seçilmiş. Diyor ki, eğer ameleyi isteklendirmek istiyorsak onlara hastane yapalım. Onlara askerlikten muaf tutalım. Kaldı ki amele çalışıyor, yemyesini alıyor diyor. Bir başka müddelis. itiraz ediyor yani. Evet. İtiraz Evet. Anladım istiraz ediyor. Bir başka müderris Malatya mebusu. Tevzi Efendi. Tevzi Efendi sonra bilgili soylu olacak. Diyor ki: "Ben kanundan şunu anlıyorum." Diyorsunuz ki: "Amele kömürleri çıkartırken parçalasın, toz yapsın, sonra da satılsın, tozları satılsın, parasını da cebine indirsin." Şimdi amele çalışıyor, yemeğini alıyor. Askerlikten kurtuluyor. Gerisi fazladır diyor. E, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey daha başka türlü yaklaşıyor olaya. Diyor ki kömür tozları hükümetine ait değildir. Bunlar diyor e, sahipleri var. Kömür e, kömür havzasında hmm. patronlar var. Patronlarındır bunlar diyor. Biz bunları el koyamayız, el koyamayız diyor. E, ardından Tuna Hilmi Bey var, meşhur Tuna Hilmi. Ankara'daki Tuna Hilmi. Evet, evet. Bir <gülüyor> de o dönemin e, İhsan e, Bakanı Mahmut Ceylan Bey var, yani Ceylan Bayar. Bunlar çıkıyorlar, verip geliştiriyorlar. İşte biz hükümetiz, tozlarda da el koyarız, efendim kömür tozlarını satarız da, bunları ameliyede edebiliriz deniyor ve Celal e, Bayar, kanunu benim. Ceylan Bayar bunu o zaman şey, iktisat vekili. Efendim, kanun taslağı sonuçta 47 let oyuna karşı 118 oyla kabul ediliyor. 114 sayılı yasa ile. Hmm. Şimdi 4 ay sonra 10 Eylül 1921 günü 20 Kasım 1920 günü e, meclise verilen diğer kanun teklifi yani Ereğli Havza'yı Fahmiyesi maden amellerinin hukukuna kanun taslağı gündeme geliyor. Bunun gerekçesi işte imparatorluk döneminde maden kanunlarında işçilerin haklarını koruyucu hiçbir kural bulunmadığı ve halen sorumlu çalışma yöntemlerinin işlediği anlatılıyor. Burası gerçekten çok e, önemli bir havza, kömür havzası ama e, kömür hastası bölgesinde yaşayanlara karşı çok büyük zulümler yapılıyor. mecburi çalışma en gibi e, çalışma şeyi evet. var. İşte ilk zamanlar 6 ay çalışıyorlar. 6 ay köylerine gidiyorlar. Sonra 15 günde bir olanlar falan filan var. Şimdi burada e, küçük bir iş kanunu bu tasarı biraz daha kapsamlı yani kömür tozundan Tozu daha kapsamlı Hı -hı. burada ee, en önemli tartışılan madde, 18 yaşından küçüklerin çalışma yasağı getirmiş olması. Bunun üzerine çok duruluyor. Bu arada da çok önemli bir şey öğreniyoruz. Daha doğrusu işletmenin işleyiş biçimi hakkında. Şimdi deniyor ki buraya gelen amele çocuklarını da getirmek zorunda. 12 yaşındaki evlatları, çalışanların evlatları Babasından daha fazla ücret alıyor. Baba 60 kuruş yemeği alırken çocuk 85 kuruş hatta 100 kuruş alıyor. Çocuğunu getirsin diyor. Neden, hayır. Nedeni şu. Ocakların içerisinde küçük küçük ocaklar var ve bu ocaklara evet. sadece ufak çocuklar gidebiliyor. babalar giremiyor. Evet. Bütün mesele bundan ibaret. Ee, tabii bu o, itirazlara rağmen yine aynı oylarla 47 ret oyu 118 kabul oyuyla 171 sayılı bir kanun olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu havza önemli bir havza 1800'lü yılların başından itibaren işletiliyor. 1929 dünya ekonomik krizinden sonra e, Cumhuriyet Hükümeti'nin başlattığı kamulaştırma döneminde bu havzanın hem kömür havzaları olarak kamulaştırılacak. Hem de burada özel bir şimendifer idaresinin bulunduğunu anlıyoruz. Bir de limanlar var. Buna büyük bir birlikte çalışan şeyler. Bunun tamamı 29'da kamulaştırılacak. Yine hatırlayalım. Özel döneminde Zonguldak Havzası'ndaki kömür ocaklarının kapatılması gibi bir proje geliştirilmişti. Bu proje gerçekleşmedi ama e, aşağı yukarı 20 yıldır veya 15 yıldır bu havzada e, TK dediğimiz kamu kurumları önemli ölçüde çekilmiş. Bunun yerine özel teşebbüs cinayetlerini devam ettiriyor diyebiliriz. Yakın zamanda da dört Evet, evet ölmüştü. Şimdi e, yine tarih olarak biraz dikkat çekmek istiyorum. Ben ona girmeden e, yani bir şey sormak istiyorum. Bu boşevik etkisini kırmak amacıyla, tam anayasayı biliyoruz ama bu özellikle senin dediğin 18 yaş altı çocuk çalıştırmanın yasaklanması, kömür tozu kanununun çıkartılması, evet. hani boşevizmin ciddi bir hani yayılması falan yok benim bildiğim. Yok tabii. Ama ideolojik olarak bir efekt. Etki... Şimdi şimdi soru şurada, soru şurada. Sovyet e Birliği ile barış anlaşması veya dostluk anlaşması imzalamak isteniyor. Bir türlü bu anlaşma imzalanmıyor. Bu anlaşma imzalanmadığı için de şimdi oraya gelecektim. Ee, Sovyetlerden beklenen daha önce anlatmıştım, silah ve para yardımı gecikiyor. Anladım. Şimdi bütün hikaye bu tarihlerde söyleyince ortaya çıkacak. Sovyetlerden bu yardımın kurtarılması meselesi. Her ne kadar Sovyetler Birliği bu yardımı Efendim, Ankara Hükümeti'nin siyasal yapısına bakmaksızın 3. Ektronasyonel karar olarak, yani evet. komite kararı çıkarmışsa da yine de gecikiyor. Şimdi bakın, e, bu arada savaşlar devam ediyor. de söylemiştim, 9-11 Ocak günlerinde 1. Yüzyılın Savaşı olmuştu. 23 Mart 1 Nisan arasında 2. Yüzyılın Savaşı var. Yunan ordusu ilerliyor. Evet. 10 Temmuz 24-4 Temmuz arasında üç ve eşleşeydi dolaylarında savaşlar var. Tekrar ilerliyor. Beni kazanarak gidiyor yani. Evet. Ağustos'ta Sakarya Meydan Savaşı başlıyor. 13 Eylül'de bitiyor savaş. Ama 10 Eylül'de bu demin söylediğim iş kanunu tartışılıyor. Yani savaşın en e, ciddi zamanında. E, şimdi hemen e, sona yaklaşalım ve bu şeylere geçelim. Anlaşmalara geçelim. Şimdi e, 21 Şubat 12 Mart 1921 tarihleri arasında Londra'da bir konferans var. E, konferansa İstanbul'dan Tevfik Paşa Ankara'dan da Bekis Bey gönderiliyor. E, Sovyetler Birliği Ankara Hükümeti'nin ııı e, İngiltere ile pazarlık yaptığının bilincinde ve soruyu arasına ne yapıyorsunuz diyor falan filan. Şimdi e, bunun üzerine anlaşmanın imzaya dönük günlerinde Ankara Hükümeti Bey'in Samanbey'in e, görevine son veriyor, bir tekrar çekiyor. Ve dolayısıyla Ankara Hükümeti e, Londra konferansında imzacı konumuna gelemiyor. Şimdi 16 Mart 1921 günü Moskova ile dostluk anlaşması imzalanıyor. Türkiye Rusya Muhanedet Anlaşması deniyor buna. Bu anlaşmaya göre misalki milli sınırları tanınıyor. Boğazların ticari amaçlı kullanımına izin verileceği söyleniyor. Sovyetler Birliği bu anlaşmanın imzalandığı günlerde halen Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan meselesini halletmediği için e, yardımın gelmesi gecikiyor. gecikiyor. Nihayet 13 Ekim 1921 günü Karş anlaşması imzalanıyor. Tabi Sovyetler Birliği'nin teşviki ve önerisiyle Ermeniler Azerbaycan ve Gürcistan bu anlaşmayı imza atıyorlar. Artık mesele hem mili sınırların çizilmesi meselesidir, hem de Sovyetler Birliği'nin Ermenistan'ı egemenliği altına almış olması ve sözünün geçmesidir. Artık e, silah sevki da başlayacaktır. 20 Ekim'de de e, Ankara İtilaf Namesi adı altında Fransa ile anlaşma yapılıyor. Artık bu tarihten sonra ta 1922 yılının e, ortalarına kadar savaş da olmayacak evet. ve e, silah birikim, birikimi efendim e, Asiye'ne hazırlıklar ve nihayet işte e, Ağustos ayından itibaren o meşhur Anadolu'nun kurtarılması evet. durumun başlayacaktır. Peki, ben şöyle e, şimdi kömür tozu kanunu deyince ben sonunda hani işte bu işçi ameli daha doğrusu ameli birliklerinin e, paranın transfer edilmediğini hep düşündüm. Evet. Yani acaba ödendi mi işçileri o paralar? Toplandı ve <gülüyor> hani çoğunlukla <gülüyor> şimdi de yaşadığımız şeydir ya. Evet. İşte tasarrufu teşvik fonu derler. Evet. Toplarlar. Ama işverenlere bir hizmet olarak gider o paralar. Evet. Acaba dedim o dönemde de aynı şey mi oldu? öden <gülüyor> bir bilgi. Şimdi hem 1921 anayasasının tartışılması sıralarında <gülüyor> hem bu kömür tozu ve diğer kanun tartışılma sırasında hep şu söyleniyor. Şimdi öyle bir hengame ki ülkenin hiçbir yerine hele e, Samsun, e, Ankara, Antalya bir e, hat çek. Batısı da Ankara Hükümeti'nin bir egemeni yok. Yani hmm. işte e, mesela Giresun'dan söz etmiştim. Giresun'daki vali İstanbul yanlısı mesela. Şimdi Zonguldak nerede? Zonguldak'ta Ankara Hükümeti'nin yetkisi ne kadar? Ve bunlara ilişkin, senin sonuna da ilişkin hiçbir bilgi yok. Yok. Yani evet. naklete kembe toz satıldı, naklete yatıldı. Sonraki çıkan kanun ne zaman uygulandı, uygulanabildi mi? 18 yaşında. Tabii hmm. falan filan. Dolayısıyla bunlar şey, hep e, göstermelik e, ve e, belirli amaca müteallik diyelim. Amaca dayalı. Evet. <gülüyor> Orada da şey düşünebiliriz aslında, Sovyetler Birliği'nden gerekli yardımlandıktan sonra iptal edilmiş olabilir iki yasada. İptal etmeye gerek yok, uygulamıyor zaten. Hmm. Yani e, işte 1920'nin son aylarında Komünist Partisi'ni kuruyor. Aralık ayından itibaren Ankara'da bütün e, Bolşevik diye bilinen hareketlere son veriliyor. Evet. Mesela 1922'de hala e, hukuken var olan Halk İştirak Fırkasının e, şeyi var, e, kongresi var, izin vermiyor kongreye. Ocak ayının sonunda Y21'di biliyorsunuz Mısır'ın süpirleri hallediyor. Bir İstanbul'da Şeviküsü'nün komünist haketi var ama onun da Anadolu'ya pek e, yararı Olur. yok. Evet. Peki teşekkür ederim. Sen teşekkür ederiz. Evet, şimdi aslında Zonguldak'ı bırakmamak lazım. Ben bundan sonraki programımı yine Zonguldak'a ayırmak istiyorum. Tamam. E, orada önemli olaylar yaşanıyor. Cumhuriyet döneminin e, 60'lı yıllarında. Hmm. 20'lerden çıkıyoruz. Evet. Yani. <gülüyor> Peki. Haftaya görüşmek Tekrar üzere. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür Çok ederiz. Teşekkür ederim. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz.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 gününde bırakmıştım konuşmayı. Mustafa Kemal Paşa 20 Kasım günü bir itimatname imzalıyor. İtimatname Dışişleri Bakanlığında ait bir söylenti, güven mektubu anlamına geliyor. E, Ali Fuat Paşa'yı Moskova'ya sefir olarak yani büyükelçi olarak gönderiyor ve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 Ee, özellikle Ethem'le olan ilişkilerinde ortaya çıkıyor bu. Kuvve-i Seyyare ilişkilerinde. Ama bana sorarsanız Ali Fuat Paşa Etem Bey'den kopartılıp kazanılmak isteniyor. Onun için Moskova'ya gönderiliyor. Nitekim aynı gün, yani 21 Kasım günü Ereğli Havzayı Fahmiyesi Maden Amelesi'nin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 günü meclisin gizli oturumunda Ethem Bey'in yetkilerinin alınması gerektiğine ilişkin uzun bir konuşma yapıyor. Aynı gün Ethem'in görevlerine son veriliyor ve artık Ethem bir vatan hainidir. Çok kısa sürüyor değil mi bu? Yani evet. Kasım'da evet. överken Ethem'i evet. yoldaş evet. derken evet. aralıkta evet. Şaki evet. Diye sesleniyor. Şimdi tabii bir takım gelişmeler var bu arada. Artık 29 Aralık'tan sonraki günlerde veya 15, gün Aralık, 15 Aralık'tan sonraki günlerde artık Bolşevik hareketlerinin tamamının bitirilmesi kararı var Mustafa Kemal'in kafasında. Henüz görünürde yok. Şimdi aynı gün yani 29 Aralık günü Karbekik Paşa'ya bir telgraf çekiyor. Bu Ethem'in halledilmesinin kararından sonra. Diyor ki Eee Bakü Türk Komünist Fırkası'nın reisi Mustafa Supi'nin Ankara'daki komünist cereyanlara körüklemesinin mümkün olduğu bu güzel olarak e, Mustafa ile görüş, kendisiyle görüş, ne düşündüğünü anla ve bize bildir diyor. Bir e, ekliyor diyor ki Ankara'da komünist cereyanları arzu ülkeler adındadır.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 Mustafa Kemal Paşa'nın Bolşevik'le tartışılır. Ama e, Kazım Paşa'nın şiddetli bir Bolşevik olduğunu da, Bolşevik karşıtı olduğunu da evet. söylemek lazım. Böylece 1921 yılına giriyoruz. 1921 yılının ilk 10 gününde Ethem Bey'in ile Doğuda Kazım evet. Begir Paşa'nın Ermenilere karşı kazandığı başarılar damgasını vuruyor.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 5, 6, 7, 8, 9. maddeleri e, yönetime ilişkin mebusların seçimine ilişkin bir takım kurallar taşıyor ama 10. madde çok önemli. Türkiye coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet nazarından vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar da dahillerden oluşur deniyor ve asıl şey bundan sonra geliyor. Vilayetlerde şuralar yer alıyor. Şura eee Sovyet anlamına taşıyor ve halk seçiyor bunları. Evet. Ve vidayetlerde sadece vali melekesi hükümet tarafından atanıyor. Özetle Kuvvetleri Birliği esasını getiriyor. Meclis hükümeti vardır deriyor. Meclis hükümetinin anlamı da meclis başkanı dahil başbakan ve bakanlar tek tek seçiliyor. E, halkın, virayetlerin e, yönetimine katıldığını görüyoruz şuralar basasıyla Vilayetlerde vakıflar, eğitim, sağlık, ekonomi, ziraat, bayındırlık alanları tamamen şuraların elinde. Bir Burcu ve demokrasinin ileri, evet. sosyalizme yakın bir evet. şey. Çok yakın. Bir... Cumhuriyet'in inanı meselesi aslında bu so, sayıda 1921 anayasasının ilk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 E, kömür tozu karnına, evet. dört maddelik bir şey. Kısacası e, işte kömür çıkartılırken ortaya çıkan tozlar efendim satılacak ve satılanlar parası Silah Bankası'na yatırılacak ve bu, bu paralar işçilere dağıtılacak. Şimdi e, bir günde tartışılıyor ya yani, tartışma bir gün sürüyor Bir ve, Vehbi ve Efendi'nin söyledikleri var. Vehbi Efendi, Akşehir'de Mahmudiye meclisesi müderrisi iken Konya meclisi seçilmiş. Diyor ki, eğer ameleyi isteklendirmek istiyorsak onlara hastane yapalım. Onlara askerlikten muaf tutalım. Kaldı ki, amele çalışıyor, cihniyesini alıyor. Diyor. Bir başka müderris, itiraz ediyor yani. Evet, itiraz ediyor. Evet.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 askerlikten kurtuluyor. Gerisi fazladır diyor. E, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey daha başka türlü yaklaşıyor olaya. Diyor ki kömür tozları hükümetize ait değildir. Bunlar diyor e, sahipleri var. Kömür e, kömür hafızasında hmm. patronlar var. Patronlarındır bunlar diyor. Biz bunları el koyamayız, el koyamayız diyor. E, ardından bu Tuna Hilmi Bey var, meşhur Tuna Hilmi. Ankara'daki Tuna evet, Hilmi. Evet, evet. <gülüyor> Bir de o dönemin e, iktisat e, bakanı Mahmut Ceylan Bey var, yani Ceylan Bayar. Bunlar çıkıyorlar, derip geliştiriyorlar. İşte biz hükümetiz, tozlar da el koyarız, efendim kömür tozlarını satarız da, bunları ameliye edebiliriz deniyor ve Celal e, Bayar değil mi? Kanunu, bunu söylüyor. Efendim, Celal Bayar bunu Bayar.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 kömür hastası bölgesinde yaşayanlara karşı çok büyük zulümler yapılıyor. Mecburi çalışma en sorunlu gibi. çalışma şeyi evet. var. İşte ilk zamanlar 6 ay çalışıyorlar. 6 ay köylerine gidiyorlar. Sonra 15 günde bir olanlar filan filan var. Şimdi burada küçük bir iş kanunu bu tasarı biraz daha kapsamlı yani kömür tozundan, tozundan daha kapsamlı burada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 babasından daha fazla ücret alıyor. Baba 60 kuruş yemeği alırken çocuk 85 kuruş hatta 100 kuruş alıyor. Çocuğunu getirsin diye. Neden, hayır. Nedeni şu. Ocakların içerisinde küçük küçük ocaklar var ve bu ocaklara evet. sadece ufak çocuklar girebiliyor. Babalar giremiyor. Evet. Bütün mesele bundan ibaret. Ee, tabii bu o, itirazlara rağmen yine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 E, aşağı yukarı 20 yıldır veya 15 yıldır bu havzada e, TK dediğimiz kamu kurumları önemli ölçüde çekilmiş. Bunun yerine özellikle şebbüs cinayetlerini devam ettiriyor diyebiliriz. Yakın zamanda da şişi. evet kişiye. Evet. Ölmüştü. Şimdi e, yine tarih olarak biraz dikkat çekmek istiyorum. Ben ona girmeden e, ya bir şey sormak istiyorum. Bu bolşevik etkisini kırmak amacıyla tamam anayasayı biliyoruz ama özellikle senin dediğin 18 yaş altı çocuk Hı. çalıştırmanın yasaklanması, kömür tozu kanununun çıkartılması evet. hani bolşevizmin ciddi bir hani yayılması falan yok benim bildiğim. Yok tabii. Tamam. ideolojik olarak bir etki. Şimdi şimdi soru şurada. Soru şurada. Sovyetler Birliği ile barış anlaşması veya dostluk anlaşması imzalamak isteniyor. Bir türlü bu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 Efendim, Ankara Hükümeti'nin siyasal yapısına bakmaksızın 3. Ektronasyonel kararı olarak yani evet. komite kararı çıkartmışsa da yine de gecikiyor. Şimdi bakın e, bu arada savaşlar devam ediyor. Demin de söylemiştim 9-11 Ocak günlerinde 1. Yunan Savaşı olmuştu. 23 Mart 1 Nisan arasında 2. Yunan Savaşı var. Yunan ordusu ilerliyor. Evet. 10 Temmuz 24-4 Temmuz arasında Kütahya ve Eskişehir dolaylarında savaşlar var. Tekrar ilerliyor. Ve nihayet kazanarak gidiyor yani. Evet. 23 Ağustos'ta Sakarya Meydan Savaşı başlıyor. 13 Eylül'de bitiyor savaş. Ama 10 Eylül'de bu de söylediğim iş kanunu tartışılıyor. Yani savaşın en e, ciddi zamanında. E, şimdi hemen e, sona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 hem milli sınırların çizilmesi meselesidir, hem de Sovyetler Birliği'nin Ermenistan'ı egemenliği altına almış olması ve sözünün geçmesidir. Artık e, silah sevkiyatı da başlayacaktır. 20 Ekim'de de e, Ankara İtilah Namesi adı altında Fransa ile anlaşma yapılıyor. Artık bu tarihten sonra ta 1922 yılının e, ortalarına kadar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 Ve bunlara ilişkin, senin sonuna da ilişkin hiçbir bilgi yok. yok yani evet. nakletla köylü toz satıldı, nakletla yatıldı, sonraki çıkan kanun ne zaman uygulandı, uygulanabildi mi? 18 yaşında, Tabii mi? falan filan. Dolayısıyla bunlar şey, hep e, göstermelik e, ve e, belirli amaca müteallik diyelim, amaca dayalı. Evet. Orada da <gülüyor> şey düşünebiliriz aslında, Sovyetler Birliği'nden gerekli yardım alındıktan sonra iptal edilmiş olabilir iki yasada. İptal gerek yok, uygulanmıyor zaten. Hmm. Yani e, işte 1920'nin son aylarında komünist partisi kuruyor. Aralık ayından itibaren Ankara'da bütün e, Bolshevik diye bilinen hareketlere son veriliyor. Evet. Mesela 1922'de hala e, hukuken var olan Halk İstihkam Fırkasının e, şeyi var, e, Kongre var, isim vermiyor Kongreye. Ocak ayının sonunda 21'di biliyorsunuz. Mustafa Suphi'leri hallediyor. Bir İstanbul'da Şebiküs'ünün komisyon haketi var ama onun da Anadolu'ya pek e, yararı Olur. yok. Evet. Pek teşekkür ederim sana. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi aslında Zonguldak'ı bırakmamak lazım. Ben bundan sonraki programımı yine Zonguldak'a ayırmak istiyorum. Tamam. Ee, orada önemli olaylar yaşanıyor Cumhuriyet döneminin e, 60'lı yıllarında. Hmm. 20'lerden çıkıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Haftaya görüşmek Tekrar üzere. Tekrar görüşmek üzere. üzere. Teşekkür İlhan teşekkür Çok ederiz. Teşekkür ederim. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz. sohbetetti hazırlayan Müslüman Arif basa ve fatoş kalacak sevgili Socı dinleyicileri Merhaba Bir programda beraberiz bugünkü konumuz gözde somet ben Arif Basa. Ben Patoş Kalıcıay. Gözdesiğim ben. Hoş geldin. Merhaba. Tekin. Hoş buldum. Merhabalar. Ee, konumuz biraz daha güncel bir e, aslında bugünkü Suriye meseleleriyle ama tam güncele girmeden tarihi olarak Avrupa Komünist Hareketi'nin 20. yüzyıldaki seyrümeni Komünist, Arap, evet. Komünist 20. yüzyıldaki seyrümeni olarak seçtik. Hı hı. Ee, evet ne anlatacağız, ne konuşacağız. Evet. Şimdi bir kere. Ee, şuradan başlamak lazım herhalde. Neden e, Arap Komünist e, hareketinin tarihi önemli? Onu öğrenmek ya da yeniden hatırlamak önemli. Sonuç olarak bugün e, Orta Doğu'da yaşanan çıkışsızlık ve emperyalist kuşatma, e, geçtiğimiz e, dönemde yaşanan Arap Baharı e, denen dönem, bir şey gösterdi, Arap solunun ve Arap komünistlerinin özellikle boşalttığı alana e, İslamcılar yerleşmiş durumdalar, İslami hareketler yerleşmiş durumdalar. Ve bu e, bölgenin yeniden emperyalizme eklemlenmesi ve emperyalist planların bir parçası olması ve Orta Doğu halklarının kurtuluşunun ötelenmesi anlamında... Çok e, üzüntü verici bir duruma tekabül ediyor. Dolayısıyla komünist partiler nasıl roller oynadılar? Ne kadar e, toplumsal destek alabildiler 20. yüzyıl boyunca? Ve bugünkü etkisizliklerinin, güçsüzlüklerinin arkasında yatan nedenler neler? Bunlara bir bakmak gerekir diye e, düşündüm. Şimdi burada yapacağımız şey sonuç itibariyle tahmin edeceğiniz üzere bu çok e, uzun, karmaşık ve ayrıntıları olan bir tarih ve sonuç itibariyle farklı ülkelerdeki farklı dinamikler üzerinden değişik e, yollar e, ve deneyimler yaşıyor komis Partiler. Ama sonuç olarak e, coğrafyanın temel e, birleştirici bir takım özellikleri var ki bu komis Partileri de birbirine benzeştiriyor. Ortak bir tarih anlatımını mümkün kılıyor. Dolayısıyla bizim bugün bence yapabileceğimiz şey bir çerçeve denemesi. E, tarihsel bir çerçeve denemesi. Kronolojik olarak gidersek daha az kafa karıştırıcı olacağını düşünüyorum. Evet. Daha rahat olur herhalde. E, genel olarak evet. söylenebilecek şey bu başlangıçta. Evet. Yani şey hakikaten merak etti, Çok gündemde şu Suriye olsun, Hı -hı. Arap Baharı denilen süreç olsun. Suriye bizi şu anda çok daha fazla Hı -hı. ilgilendiriyor ama yani niye sosyalist bir e, süreç yaşanamadı? Hı -hı. Değil mi? Niye Sosyalistler kalıcı olamadı, komünist hareket evet. kalıcı olamadı. Şu anda esambesi okumuyor, çok ciddi bir gericilik hüküm sürüyor iktidar olarak da. Hı hı. Ee, aslında bunlar üzerine evet. demek, tarihsel geri planda neler var? Onun üzerine evet. bir konolojik şey yapmak daha doğru olur, evet. Bu e, Komünist Hareket'in başlangıcından da aslında söz edebiliriz. Burada Öncü Kuvvet, Öncü Hı. Parti nedir, nedir? Bunları da konuşabiliriz aslında. Başlamışta. Tamam isterseniz tam doğrudan başlayalım. Ee, böyle bir konuya herhalde Ekim Devrimi'ni hatırlamadan başlamak olmaz. Ekim Devrimi'nin e, sadece Avrupa'daki işçi sınıfına değil Doğu halklarına yönelik de çok önemli bir mesajı olmuştu. Onların da kurtuluşunun yolunun sosyalizmden geçtiği e, mesajı bu coğrafyalara ulaşmıştı. Onlara e, emperyalizme ve sömürgecilerine karşı mücadelede cesaret aşılayan bir şey olmuştu Ekim devrimi. Ve hatırlarsanız e, devrimi takip eden süreçlerde hem Rusya'nın kendi Müslüman halklarına e, dönük Bolşeviklerin mesajları hem Bakü, 1920 Bakü Kongresi'nde Doğu'nun diğer ülkelerindeki mazlum halklara yönelik mesajlar aslında bu ülkelerdeki e, sosyalist hareketlerin, sosyalist-komünist hareketlerin ortaya çıkışında da itki sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi. Zaten 20'li yıllarla birlikte e, komüniterinin e, öncülüğünde e, önemli bazı ortadoğu ülkelerinde komünist partiler kurulmaya başlanıyor. Örneğin e, ilk kurulan komünist parti o dönemde gerçi daha çok üye birleşimini e, Yahudi e, yerleşimciler oluştursa da Filistin Komünist Partisi. Bir başkası 1922 yılında kurulan e, çok önemli bir parti Mısır Komünist Partisi. 1924'te Suriye Komünist Partisi kuruluyor. Ve 1927'de yine çok önemli bir parti olan Irak Komünist Partisi'nin kuruluşunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi arka arkaya e, kurulan partiler. Sur Suriye Komünist Partisi Bülbina'da. Birlikte, değil mi? Daha İlk kuruluşu şey. Suriye Komünist Partisi olarak kuruluyor hmm. ve küçük bir aslında aydın öğrenci çevresi olarak düşünebiliriz. 20'li yıllar boyunca o anlamda herhangi bir e, toplumsal alanda sıçrama yaşayamıyor. 1930 yılında parti yeniden kuruluyor ve bu sefer Suriye ve Lübnan Komünist Partisi hmm. olarak birleşik bir parti olarak kuruluyor. Yeniden ayrışması İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşecek. Şimdi buradaki önemli nokta... Bu ayrışma Lübnan. Evet. Değil, şey, ayrışma değil, evet, siyasi bir ayrışma değil. Çok... Ee, tamam. Ülkesel e, bazda iki ayrı parti olarak yollarına devam edecekler. Şimdi bu e, komünist partilerin en önemli 20. yüzyıldaki meselesi aslında tahmin edeceğiniz üzere ulusal kurtuluş mevzusu. Çünkü bu ülkeler e, sömürge hakimiyetindeki sömürgeci ülkelerin hakimiyetinde eee Geri bırakılmış, yarı feodal unsurların etkili olduğu, işçi sınıfının gelişmemiş olduğu temel konusu bağımsızlık olan ülkeler 20-30 yıllar boyunca ve bu temel gündem olmaya devam edecek. ve Bu ülkelerde büyüyen ulusal hareketler, giderek radikalleşen ulusal hareketler ve bunlarla ilişkiler komünist partilerin çok önemli bir gündemini teşkil edecek. Ee, ve burada e, şeyin tutumu, yani Sovyetler Birliği'nin ve Komintern'in politikaları komünist partiler üzerinde çok belirleyici rol oynuyor. Şöyle ki, e, daha 20'li yıllardan itibaren Türkiye'deki durumu da düşünürseniz aslında, e, ileri burjuva demokratik unsurlarla, ulusal kurtuluş mücadelesi veren burjuva unsurlarla ittifak nasıl örgütlenecek, ittifak yapılmalı mı, komünist partiler bu ittifakın neresinde duracak tartışması en baştan beri e, devam ediyor. E, 1920'lerde örneğin e, açıkça komintern bu partilere bu mücadelelerin içerisinde yer almasını ve ulusalca hareketleri desteklemesini e, söylüyor. Ee, tavsiye ediyor. Ama örneğin 1927'deki bu Çin'deki Komün Tank ve e, Çin Komünist Partisi'nin ayrışması ve bu Milliyetçi Hareket'in Çin, Çin Komünistlerine e, yaptıkları bir politika değişikliğe neden oluyor. Ve e, bu partilerin kendi bağımsızlıklarını korudukları, bağımsız politikalarını ya da programlarını propaganda ettikleri yeni bir dönem açılıyor. Ancak 30'lu yıllar biliyorsunuz faşizmin yükselişi ee, yeniden cephe ve ittifak politikalarının gündeme geldiği yollar ve bir, yıllar ve bir kez daha komünist partiler ülkelerindeki ulusalcı unsurlarla işbirliğine e, gitmek durumunda kalıyorlar. Genel olarak 30'lu yıllar partilerin kuruluş süreci e, yaşadığı, e, çok fazla kitleselleşemedikleri aynı zamanda ondan sonra. Biraz da Ekim Devrimi'nin, değil mi? Yansımasın daha yeni yeni yeni, yeni hissedilmeye e, başladı zaten hani sosyalizmin Sovyetler Birliği'nde e, oturduğu yıldır. yıllar. Evet Arap coğrafyasında aslında baktığımızda hani sosyalizm unsurların yerleşme ya da yerelleşme dediğimiz Hı. şeyin çok bir mesafe kat edemediğini görüyoruz. Evet gibi. çünkü şöyle bir nedeni var. Ee, şimdi bir takım e, gündemleri var o coğrafyanın e, o dönemde gündemlerini e, işgal eden. Örneğin 30'lu yıllarda ortaya çıkan bazı hareketini düşünürsek Arap birliğini savunuyorlar. E, bu e, seküler bir birlik. E, İslam'ın e, bu coğrafyanın çok önemli bir ögesi olduğunu kabul etmekle birlikte e, Arap kimliği üzerinden bu birliği savunuyorlar ve bu birlik gerçekleşmeden sömürgecilerden kurtulunabileceğine inanmıyorlar. Dolayısıyla politikaları hep bu yönde gelişiyor. Ama temel olarak örneğin tartışılan konu buyken komünist partilerin buna yönelik etkili bir açılım geliştirememesi. Hı hı. Proletary internasyonizmi denen şeyin o dönemde hani işçi sınıfının verili zayıflığı da düşünüldüğünde bu coğrafyada fazla bir karşılığının olmaması, bu dönemki e, siyasi alanda etkili olamamaları gibi bir sonuç doğuruyor. Dolayısıyla ulusalcı hareketler yükselirken e, bu komünist partiler biraz daha kendi halinde kendi dar aydın çevreleri içerisindeki varlıklarını sürdürüyorlar bir e, değişim onlar açısından bir sıçrama e, şeyde gerçekleşiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşiyor denebilir. Çünkü bu dönem Komis partiler elbette ki antifaşist ittifakın bir parçası ama bir yandan e, halk içerisinde, işçi sınıfı içerisindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve sömürgecilerin Avrupa'da Almanya ile baş etmeye çalıştığı yıllar olduğunu düşünürsek, manda yönetiminde de bir gevşeme, bu anlamda komis partilerin daha rahat çalışma yapabildiği bir ortam savaşçılarında ortaya çıkmış oluyor. Çünkü bunun öncesinde aynı zamanda yoğun baskı koşulları altında e, mücadele etmeye çalışıyorlar. dolayısıyla. 40'lı yıllar savaş yılları sendikal hareketin komünistlerin öncülüğünde ortaya çıktığı işçi sınıfı siyasetinin biraz daha ete kemiğe yürünmeye başladığı yıllar e, ciddi sayıda üye kaydediyor Irak Komünist Partisi özellikle ama Suriye ve Mısır'ı da saymak lazım ciddi sayıda işçi sınıfı içerisinden e, destekçiler, üyeler ediniyor ve hemen savaşı takip eden yıllarda ileri e, sayılabilecek çeşitli iş yasalarının çıkarılmasına da öncülük etmiş oluyorlar. Dolayısıyla savaşların bir sıçrama dönemi olarak kabul edebiliriz. Hatta yani biz ben Halit Baktaş hı hı. Suriye Komünist Partisi hı hı. lideri onunla ilgili baktığımda hı hı. E, ilk yani Arap coğrafyasında ilk komünist hı hı. E, parti lideri olarak ya da e, militan olarak hı hı. parlamentoya giriyor. İşte Arap coğrafyasında herhangi bir komünist evet. o tarihe kadar evet. bir seçimle en azından yani parlamentoya gidememiş. Evet bu 50'li yıllara rastlayan 50, bir şey. Evet. Tabii Halit Bektaş çok önemli bir figür hmm. e, Arap Komünist Hareketi açısından. 30'lu yıllarda Sovyetler Birliği'nde eğitim almış. E, Sovyetler Birliği e, ile işbirliği konusunda her zaman e, ilkeli bir tutum takılmış. Marksistleriniz çizgiyi sonuna kadar ee, Gorbacov'un e, ülkeyi başka bir yere doğru sürüklediği dönemde bile Gorbacov'u muhalefet ederek savunmuş bir figür. Evet. Arap komünistlerini çok e, tabi etkileyen e, bir kişi ve dediğin gibi ilk şey e, komis milletvekili Suriye parlamentosuna girmeyi başaran. Evet. İşte 1986'da zaten prej süreye kadar hamlesiyle Govacov'a yani etti. Evet ve partide bir ayrışma yaşanıyor o evet, dönemde. Ikiye evet. Peki, Arap dünyasında bu mesele daha zor işliyor. Bu, yani, Türkiye'den de bunu görüyoruz aslında. Peki Orta Doğu'da bu e, mesele nasıl bir karşılık buluyor? Yani Suriye Komünist Partisi'nin kurulmasıydı, Filistin Komünist Partisi'nin kurulması, o dönemki hükümetler tarafından nasıl karşılanıyor? O dönemin yönetimleri açısından Hı -hı. Hı -hı. Ya tabii ki soğuk itibariyle hani ee, herhangi bir toplumsal temele sahip olmasa da Sovyetler Birliği'nin varlığındaki bir dünyada komünistler her zaman için tehdit kabul edileceklerdir. Mülk sahibi sınıflar ve onların e, iktidarları tarafından dolayısıyla yoğun yani bütün bu dönemi ara ara rahatlamalar dışında e, baskı altında zor koşullarda e, çoğu zamanda illegal bir çerçevede sürdürdüklerini söylemek lazım tabi. Şimdi e, hani demiştik ya en başta en önemli mesele bu ulusal Kurtuluş mücadelesi ve orada e, komünistlerin aldığı rol oynadıkları rol. Evet. Şimdi bu mevzu İkinci Dünya Savaşı sonrası daha da çetrefilli bir hal e, alacak. Neden? Çünkü Fransa ve İngiltere e, artık ortadoğu coğrafyasında tutunamayacak noktaya gelmiş durumdalar son derece karanlık e, bir sicilleri var ve kesinlikle coğrafyada istenmiyorlar ve birer birer e, Orta Doğu ülkeler bağımsızlıklarını kazanmaya başlıyorlar şeyden sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve e, bundan sonra e, soğuk savaş dönemi malum İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa ve İngiltere'nin boşalttığı alan herhalde Orta Doğu'nun kritik, jeopolitik önemini tartışmamıza gerek yok ABD emperyalizmi bu boşalan alanı doldurmak istiyor tabii ki yeni bir aslında emperyalist kuşatma dönemi açılmak isteniyor bölgede ve ama artık başka bir ağırlık unsuru var bu bir yanda Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği'nin de Orta Doğu'da bu emperyalist kuşatmaya kolay kolay kabul etme gibi bir niyeti yok Dolayısıyla da e, Orta Doğu coğrafyası bu iki dünya iki kutuplu dünyanın önemli bir e, mücadele alanı haline gelmiş oluyor. 1948 yılında İsrail'in kuruluşu ve bundan sonraki bütün emperyalist saldırganlıklarda bir şekilde rol oynaması ya da e, araç olarak kullanılması da düşünüldüğünde e, sömürgecilik ortadan kalkıyor. Kağıt üstünde bağımsızlıklar elde ediyor. Ama bu e, şey anlamına gelmiyor. Buradaki ulusalcı hareketlerin e, giderek radikalleşme diyalığında gelmiyor. Tam tersi bir süreç yaşanıyor. Ulusal hareketin en radikal kanatları işte 1930'larda Mısırda daha sonra nasırcılık olarak ortaya çıkacak olan işte Suriye ve Irak'ta bağımsızlık, Lübnan'da da Ürdün'de de bağımsızlık hareketler, ordu içerisindeki daha çok emekçi kesimlerden gelen subaylardan oluşan bu hareketler giderek e, toplumsal desteklerini arttırıyorlar ve iktidara doğru yürüyorlar. 50'li ve 60'lı yıllarda bu e, ülkelerde önemli Ortadoğu ülkelerinde e, bu nasıl diyelim? radikal burjuva e, hareketlerin evet. iktidara geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla işte komünist partilerin bu tabloda nereye oturacağı, onun açısından oldukça çetrefilli bir konu ve bir takım e, sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Çünkü açıdan çok ciddi bir toplumsal dinamik ya da toplumsal tabana hitap eden hareketlilikler var dediğin gibi değil mi? bağızcılık hı hı. E, nasırcılık gibi hı hı. komünist hareketler çok e, ciddi bir etki yaratamıyorlar. Ben işte Hı -hı. hep burada şey, şaşırdığım oldu yani Halit Bektaş, Baktaş Hı -hı. E, nasıl olmuş da yani bu toplumsal dinamiklerinin içinde, yani demin sen söylediğin gerçi ama Hı -hı. Yani milletvekili Hı -hı. olabilecek bir dinamiklere hitap, hitap edebilmiş ya da... Şimdi aslına bakarsanız hani belirli bir gücü var, o hani az önce bahsettik ya özellikle işçi örgütlenmesi ee, düşünüldüğünde belli bir kitleselliği aslında bir dönem için bile olsa kavuşuyor. Hı -hı bu komünist partiler. Ama e, ve de aslına bakarsanız o bahsettiğimiz rejimlerin iktidara gelişi ve radikalleşmesinde de komünist partilerin varlığı önemli bir unsur. Çünkü bir basınç unsuru, onların programı, onların sosyalist programı e, bir bu iktidarlar üzerine bir basınç unsuru ve etkileyici de oluyor. Ama bunun ötesinde e, iktidarı almak e, ya da Ortadoğunun kaderini belirlemek konusunda etkili olamıyorlar o noktaya erişemiyorlar. Ben ilginç bir şey söyleyeceğim bu Şubat ayı ile herhalde İngiliz İstihbarat Servisi e, eski işte belgelerini açıklamaya başladığında bu dair bir belge açıkladı. Evet. Orada 1957'de ABD ile birlikte İngiltere'nin ortak taşa işte planladıkları ama hayatı geçinemedikleri bir şey var. E, Suriye'ye dönük bir müdahale planı. Evet. Aslında bugünkü durumla da biraz örtüşen bir şey. Ee, i̇şte kimi suikastler yapılacak ee, ülke içinde, ülke içinde bir kargaşa yaratılacak. Ve komşular, Suriye'nin komşuları en başta Türkiye. En başta Türkiye, evet müdahalede bulunacak. Evet. evet. İşte sınır ihlalleri gerçekleştirilecek, evet. müdahale gerekçe oluşturulacak. müdahale e, nedeni olarak işte Türkiye'ye gidecek, işte gidecek falan gibi. Bir Mısır gidecek bu olmamasının nedeni de Türkiye dışında tüm Arap ülkeleri bunu reddediyorlar. Bir tek kabul eden Türkiye oluyor. Ama Türkiye yeterli göründükte şimdi istemiyorlar böyle şimdi bir o, Evet şimdi o Halit Bektaş oradaki heh. listedeki isimlerden bir tanesi. Çok evet yani şimdi e, yani dediğim gibi bu hareketlerin bir etkisinin olmasının yanı sıra Halit Bektaş kişisel olarak da son derece prestijli bir siyasetçi. Ortadoğu siyaseti içerisinde dolayısıyla <gülüyor> onun e, seçilmiş olması gerçekten e, manidar, Sovyetler Birliği'ne yönelik bir mesaj da elbette içeriyor. Oradaki şey de şu, yani Türkiye sonuç itibariyle bütün bu yıllar boyunca e, Orta Doğu'daki bağımsızlıkçı e, eğilimlere aykırı olarak onları e, batı yanlısı olmaya e, yöneltmeye çalışan bir politika izliyor. E, Menderes hükümeti 50'li yıllarda son derece hırçın bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Son derece emperyalist politikaların parçası olmak konusunda hevesli ve zaman zaman da e, bizzat ABD bizimkileri yatıştırıyor. Durum bu iş böyle olmaz diye. Çünkü bugünkü gibi değil ki. Bugün ABD kararını veriyor. Yine başka tabi elbette ki hesap etmesi gereken parametreler var ama Sovyetler Birliği gibi bir korku yok ortada. Orada daha fazla e, Arap halklarını, Orta Doğu halklarını Sovyetler Birliği'ne doğru ittirmemek için ABD çok daha dikkatli ve ılımlı bir politika izliyor. Dolayısıyla Menderes hükümetinin bu e, aceleci, hadi gidelim saldıralımcı tavırları e, ABD'de de çoğu zaman hoşnutlukla karşılanıyor. Evet. E, yani biz de şöyle bir şeyde bekleriz diye benim aklıma geldi. Hani, Sürkastlar başlayınca Türkiye'nin sınırdan müdahale etme ihtimali artmış demektir. Bir <gülüyor> <gülüyor> sinyal yani olabilir. Eski program devam diyorsun. evet yani şeyden devam edelim istersen kaldığın yerden evet. ben araya giriyorum biraz kesiyormuş gibi Yok iyi oluyor. Ara ara bence önemli şeyler hatırlatmalarda bulunmuş oluyoruz. Şimdi en son bu şeylerden bahsetmiştik. İşte 1952'de Dediğimiz gibi savaştan sonra bağımsızlığını elde ediyor e, bu ülkeler ama buradaki sonuçta e... Sanayi burjuvasisi, Batı ile işbirliği içindeki sanayi burjuvasisi ve büyük toprak sahiplerinin önderliğinde e, buradaki ulusal kurtuluş hareketinin gidebileceği belirli bir nokta var. Sonuç itibariyle bu kesimler emperyalizmle işbirliğine yatkın ama e, ortaya çıkan toplumsal duyarlılık ve beklentiler bunun çok çok ötesinde ve daha radikal e, açılımlara e, itki veriyor onlara cesaretleniyor. Dolayısıyla 1950'ler ve 60'lar Mısır'da 1952'de bir devrim gerçekleşiyor ve 1953'te Nasır onun içinde bulunduğu ekip iktidarı ele geçiriyor. 53'te Nasır iktidara gelecek. Suriye'de yine buna bu süreci tamamlayacak bir takım değişiklikler yaşanıyor ve en son 1963'te Bağımsızlar kesin olarak iktidara geliyorlar. Şimdi burada Sovyetler Birliği'nin tutumu çok önem kazanıyor. Başlangıçta e, bu hareketleri e, Burjuva milliyetçisi ve eninde sonunda e, emperyalizmle işbirliğine e, eğilim gösterecek hareketler olarak görmekle birlikte süreç ilerledikçe e, bu iktidarlar oldukça halkçı bir programı e, hayata geçirdikçe tavır biraz değişiyor ve Sovyetler Birliği'nin kendi içerisinde de bir Tartışma açılmış oluyor. Yani sonuç olarak bu ülkeler e, kendi koşulları gereği bir işçi sınıfı e, mücadelesiyle sosyalist eleine ulaşabilecek noktada değiller. Bu açığı e, biz eğer şeyi klasik Lenin'in e, bu anlamdaki şeyini hatırlarsak sonuçta öncü partinin bu açığı kapatmasını bekleriz. Burada bu devrimci demokrasi işte radikal burjuva hareketlerin bu açığı kapatıp ülkelerin sosyalizme taşımaları beklentisi doğuyor. Çünkü diyorlar ki bir sosyalist sistem var bunun şemsiyesi altında bu iktidarlar giderek doğru yolu bulacak ve sosyalizme varacaklar. Her ne kadar şu anki programları örneğin toprak reformu uyguluyorlar ama bizim anladığımız anlamda bir tarımda kolektivizasyon, sosyalizm uygulaması değil. Küçük köyle hitap eden bir takım şeyler. Dolayısıyla bunun farkında Sovyetler Birliği ama bu sürecin daha da ileriye bizzat bu rejimlerin kendisi tarafından çekilebileceği inancını beslemeye çalışıyor ve hatta bu teorize ediliyor. Dediğim gibi yani tek görüş bu değil Sovyetler Birliği'nde. Daha ortodoks düşünenler var, daha işte bu böyle de olurcular var <gülüyor> ama sonuç olarak kapitalist olmayan yol diye bir şey formüle edilmiş oluyor ve bu komünist partilerin son derece elini zayıflatan, pasif bir politikaya onları iten, destekçi konumuna iten bir yaklaşım. Aslına bakarsanız Sovyetler Birliği bu anlamda bu ülkelerdeki komünist partileri gözden çıkarmış oluyor özellikle 60'lı yıllarda. Ee, son bir noktaya da değinmek hı hı. aslında iyi olur. Muhakkak ki komünist hareketlerin şu anki durumu ortada. Fakat e, Orta Doğu'da bugün Arap dünyasında bugün komünist hareket ne durumda? Valla buna ilişkin söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok. Çünkü daha çok e, bu hareketlerin doğuşu ve en kitlesel güçlü olduğu dönemlere ilişkin. Şu anda en azından e, Orta Doğu siyasetine müdahale edebilecek şu anki gidişatı geriye çevirebilecek bir güce sahip olmadıkları belli. Üstüne üstlük özellikle e, Gorbaçov. bu e, Gorbachev'un kendi iç siyasetinin bir yansıması olarak ortaya çıkan dış siyaseti, Orta Doğu'daki Sovyetler Birliği'nin bütün iddialarını geri çektiği bir dönemin yaşanması ve komünist partilerin yalnız kalmaları, ardından da Sovyetler Birliği'nin çöküşü bu partiler için çok ciddi bir yıkım anlamına geliyor. E, çok e, başka ideolojik noktalara savrul savrulabiliyorlar. Irak Komünist Partisi'nin bugünkü durumu belli. Mısır Komünist Partisi örneğin e, 1960'larda kendini likide ediyor. Az önce bahsettiğim hı hı. mesele vardı ya. E, zaten var olan süreci destekleme e, şeyine, rolüne indirgendiği için rolleri. Sonunda Nasır zaten antikomünist bir e, lider önce baskıyla sonra e, uzlaşma çağrısıyla Mısır Komünist Partisi'nin sonunu hazırlıyor ve Mısır Komünist Partisi kendi kendine feshediyor. Evet. Dolayısıyla hani bugün elde Suriye Komünist Partisi hala e, sosyalist bir çizgiyi e, savunmakla birlikte şu an ülkede yaşananlarla ilgili e, çok güçlü bir söz söyleyebilecek bir güce sahip olduğunu zannetmiyorum ne yazık ki. Evet. Hafta tekrar yeni bir konuk ve yeni bir konumuzla buluşmak üzere. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Tarih sohbetleri programını dinlediğiniz Arif Sohbetleri Hazırlayan ve Arif Basa ve Fatoş Kalaçak Merhabalar Sol Razli dinleyicileri Bugün bir programda daha beraberiz. Ben Arif Paşa. Ben Fotoş kalacak. Yazar İlhan Akınla beraberiz. Hoş geldin. Hoş gördüm. Hoş geldiniz hanım. Hoş gördüm. Konumuz 1965 Kozlu olayları. Evet. Bir elimiz Evet. Öncesini, sonrasını konuşacağız yok. Mesela? sadece e, programın kısalığı nedeniyle sadece Kozlu olaylarını ağaz bile yetecek galiba zaman. Tamam, peki ya. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi Fikret Otçam'ın bir fotoğrafı var. Bu fotoğraf bir silüet, silüette insanlar, önde bir tabut, tabutu dört kişi omuzlamış yürüyor. Arkasında tek sıra insanlar, hepsi kapkara. Sanki e, kara kalem yapılmış bir resme benziyor daha çok. E, i̇nsanlar kasketli, köylü kasketi, o çok belirgin görülüyor böyle e, yüzleri seçilmiyor. Yani yüzleri yok gibi fotoğrafta. Ben onun için bunu e, bir kara kalem resme benzetiyorum. Bu fotoğraf kart olarak çok kullanıldı. Apişelerde kullanılırdı. Kullanıldı. Kozlu olaylarında ölen işçilerden birini cenazesini teslim etmeden kendileri taşıyorlar. <Gülüyor> Cenaze sonra e, teslim edilecek ilginçtir bir askeri tören yapılacak. Şimdi e, kozu olayları nedir diye e, özetle şöyle söyleyebilirim. Zonguldak Kozlu bölgesinde Ereğli kömür işletmesine ait ...çelik, çay damar ve kilimli ocaklarında çalışan... ...6 e aşkın işçi... ...liyakat zamlarının dağıtılmasındaki eşitsizliği protesto amacıyla... ...10 Mart 1965 günü iş başı yapmayı reddediyor. Burada anahtar sözcük, liyakat zamı. Evet. Liyakat bildiğiniz gibi yararlılık, başarı anlamına geliyor... Bir kamu kurumu olan eleyle kömür işletmelerinde yakas zammı Yalmah Hasan'ın böreği gibi bir şey. Yani e, yaralı olanlara veya başarılı olanlara değil de böyle işte. Yandış. Ya Evet. Böyle işte bir şey. Değil mi? İşverin yanında olan, adamı olan. Yani e, sonuçta öyle oluyor. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Kimlere ödeniyor bu? Eee işlerinde başarılı elemanlar elemanların toplam 6 milyon lira liyakat zammını bölüşmeleri gerekiyor. Şimdi bu liyakat zammı mühendis, ustabaşı ve çavuşlara ödeniyor. Hmm. Anlaşılan o ki bu dağıtımda başarılı elemandan söz etmek mümkün değil. Ne söylemek lazım? Bunlar ünvanlarından anlaşılacağı gibi işletmenin önde gelenleri. Esasen köylü işletmelerinde her zaman büyük haksızlıklar yaşanıyor. Üretimin yer altında yapılır olmasına karşın yani üretim yer altında yapılmış olmasına karşın yer üstünde de insanlar var, Hı. çalışanlar var. Evet. Fakat e, Yedi sünde çalışanlar işte biraz önce söylediğim gibi mühendis, e, çavuş, ustabaşı, falan gibi insanlar teknik kadro. Evet. teknik kadro ama bunlar kayırılmış insanlar daha çok. Zaman zaman e, yer altı, yer üstü çalışanlarında bir dengesizlik her zaman gözleniyor, konu ediliyor. Yedi sünde çalışanların sayısı giderek artıyor. Hatta e, işletme de kömür çıkartanların sayısından daha fazla yer üstünde insanlar oluyor. Bu işte kamu kurum ve kuruluşlarında e, kayırmacı insanların e, kayırılarak işe alınmaları gibi bir pozisyon var. Burada da aynı şey var. Aslında yer altı yer üstü e, çalışan ayrımı e, doğal. Ama e, bazı dönemlerde söylediğim gibi yer üstünde çalışanların ee, çoğunlukta olması üretimi yapan insanları kızdırıyor. Bu dönemde e, mühendisler de sorumlu. Yani e, bugünkü mühendislere baktığımızda emekten yana, işçiden yana mühendislerin çoğunlukta olmasına karşı o dönemde maalesef böyle değil. Mühendislerin e, ocaklara girmesi gerekirken girmediklerini görüyoruz. 1960'lı 70'li yıllarda mühendisler arasında bu tür çatışmalar çok yaşandı ve pek de kolay olmadığı genç mühendislerin işçiden yana, emekten yana olanların çoğunluğu kazanmaları. İşte böyle bir durum. Şimdi lafı uzatmadan isterseniz olaya bakalım. Bir şey sorabilir miyim şimdi Tabii. çok birden girdik de hani bu 1965'te aslında liyakat zammı sadece 1965'te verilmiyor. Evet. Öncesinden beri verilen bir şey bu. Yani evet. 1965'e dair bir olay değil. Evet. Niye 1965'te böyle bir yürüyüş birazdan anlatacağım Aha. ayaktan var evet. onun bir şeyini çıkartırsan? Şimdi bunun temelini 1961'e indirmek mümkün. 1961'e indirmek mümkün. 61 arasında işçilere eee grev etme süreci hakkı tanındı. 62'de de hatta 63'te de sendikalar kanunuyla toplu işe Kanunu çıktı. Evet. Bu çerçevede işçiler e, bayağı örgütlendiler. Sendikalar gerçek bir sendika yönetimine kavuşmaya başladı. Kavuştu. Dolayısıyla işçilerde böyle bir uyanışın örgütlenmeden gelen gücün bir güçlü çözümlerinin hiç önemi var. Nitekim biraz ayrıntıya girdiğimizde göreceğiz. Biz sendikal mücadeleden de söz etmek mümkün bu arada. Evet. Ve sendikanın da işçiden yana değil de yine işte bu sistemine söylediğimiz bürokratlardan yana, mühendislerden yana falan olduğu gibi bir sorun çıkıyor peki az önce bir teknik kadro saydık ya evet. bu kadroda mühendisler ustabaşlar ve çavuşlar var. Çavuşların olma nedeni güvenlikten dolayı mı? Hayır. Güvenlik değil. Evet. Tamamen çavuşlar, çavuşlar posta başı dediğimiz yani grupları grupları yönlendiren onların işe gelip gülmetiklerini kontrol eden ocağın ilmelerini sağlayan çavuşlar, bir şey. Asker ya da de polis değil. Evet. Tabii, i̇şçi. i̇şçi. Tabi e, liyakat dendiğinde bunların bu saydıklarımın biraz üstün insanlar olması gerekiyor ama pratikte bu olmuyor. Yani torpili olan ustabaş oluyor yeraltıda inmemek için. Şimdi bakanlık yetkilileri 6 milyon paranın mümkün olduğunca eşit dağıtılmasını istiyor. Fakat eleyilik çöme işletmeyleri yöneticileri diyor ki bu parayı tüm çalışanlara eşit biçimde dağıtırsak kayda değer bir katkı yapmaz. Eğer bu parayı sadece mühendis ve usta başlarına dönüştürürsek, çok ilginç, sevinç uyandıracak bir orana neden olur. Sevinç uyandıracak bir orana neden olur. Ve bildikleri, bildikleri gibi dağıtıyorlar. Eylem 10 Mart 65 günü başlıyor. Eylemin iş yerine elimci işçiler, iş yerinde bardiyel değişikliğine gelen işçileri de ocaklara sokmuyorlar. Duruma müdahale etmeye çalışan iki mühendis hırpalanıyor, bayağı dövülüyor. Beş bin dolayında işçi. Beş bin de. dolayında. Ee, Yelik, Karadon ve Çin'in ocaklarında çalışan işçilerin yanı sıra İş bırakma eylemi 11 Mart günü çay damarı ocağındaki işçilerine katılımıyla 6 geçiyor, 7 bine doğru geliyor. Zonguldak valisi, jandarma komutanı ve 100 jandarma eri işçilerle görüşmeye gidiyor. Ancak işçiler yollara barikat kurmuşlar. Vali eylem yerine ulaşamıyor ama İşçiler vali beye ulaşıyorlar. Vali beye hüsnük kabul göstermiyorlar. Vali sinirleniyor. İşçiler de bunun üzerine kazmalarla küreklerle valinin üzerine yürüyorlar. Ee, jandarmalar silahlarından mermi olmadığı için müdahale edemiyorlar da geri çekiliyorlar. Yüz jandarma yetmiyor. Bir yüz jandarmada Denizeni orada e, limanda deniz komutanlığı evet, evet. var, oradan takviye giriyor. Polis de var zaten. Polis, de, polis de geliyor. Yok, polis yok, yok mu? Bu e, polisler e, kent içinde, kent dışında jandarma var. Evet. E, Asyalılar işin arasında e, sertleşmeleri başlıyor. Asyaler diyorlar ki. İçinizde kışkırtıcılar var. Bunları alacağız diyorlar. Onları yakalamak için harekete geçiyorlar. Ee, Kozlu'da işçiler büyük ambar denilen bir yerin önünde toplanıyorlar. Ee, jandarma işçilerin dağılma, dağılmasını emrediyor. İşçiler dağılmıyor. Bu arada jandarma ateş açıyor. Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar isimli işçiler olan yerinde ölüyorlar. Tabii sonra resmi ağızlar, jandarma havaya ateş açtı, seken kurşunlardan öldü falan gibi laflar söylüyorsa da, söylüyorlarsa da her zaman ileri sürülen bu yalanlar. Evet. Aslında hengame küçük değil ve iki işçinin ölümünden başka 30 işçi yaralanıyor, 15'te jandarmanın yaralandığı ortaya çıkıyor. Evet. Olayların duyulması üzerine, yani ölüm olayının duyulması üzerine, diğer ocaktaki, ocaklardaki madenciler de Kozlu'ya yürümeye başlıyorlar. Kozlu dispanserinin önünde bir mühendisi döverek rehin alıyorlar. Bakın iki mühendisi dövdüler, bir mühendisi daha dövüyorlar. Çünkü mühendisler işçilerin bu elemanına karşı. Bu arada çok ilginç. Savaş uşakları alçak uçuş yapıyor. Bu Kozlu'nun üzerinden. Sanırsınız savaş var. Bu sırada Vali ve şürekâsı toplantı halinde. İşçilerin, Songuldak'taki maden işçileri sendikasına sendikasını basacağı haberi gelince, Songuldak'ta panik yaşanıyor kentin içerisinde. E, madenlerden burası e, 5 ila 7-8 uzaklıksa uzaklıkta işçiler yürüyorlar kendi. Resmi daire tatil ediliyor. Paniğe bak. Evet. İşçiler ise Zonguldak'ın bütün giriş çıkışlarını kontrol altına alıyorlar. 13 Mart günü hükümet Ankara, Ankara'da hükümet Koz olaylarının olaylarına ilişkin yayın yasağı getiriyor. Bu çok enteresan. Bu arada da İçişleri Bakanı Radyodan yayın. Şeyde, radyodan, de, evet. evet. İçişleri zaten o zaman radyo var. Evet, televizyon televizyon yok. Gazeteler zaten e, bir yerden bir yere gitmiyor. İstanbul gazeteleri İstanbul'da satılıyor falan. <gülüyor> İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan, Çalışma Bakanı İhsan Sabit Çağlayengil, Enerji Bakanı Mehmet Turgut bölgeye geliyorlar. İşçilerle görüşülüyor. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor ama anlaşmanın maddelerine ilişkin bilgi yok, bulamadım. Muhtemelen işçilere de yine bir sus payı gibi bir e, para verilmiş olabilir. İşçiler 13 Mart günü 17-15'te iş başı yapıyorlar. İki işçi için askeri tören yapılıyor. Cenaze töreni. Sonra cenazeler köylere gönderiyor, köylerine gönderiliyor. Muhtemel olayları önlemek için de, deniz üstünde görevli birliğe birlikle bir tur genel komutasında şehrin çevresinde konuşlanıyorlar ve tepkide alıyorlar. Şimdi ee, Sonuçla ilginçtir. Kabak yine komistlerin başına baktı. <gülüyor> Bu arada sendika rekabetle var. Ee, sendikanın başkanı Osman İpekçi yeni başkan. Ondan önceki başkanı Mehmet Alp Osman İpekçi diyor ki Mehmet Alp komünisttir. İşçileri kışkırttı. Fakat bombayı e, Ankara'da Türk iş başkanı Sevil Demirok patlatıyor. Diyor ki iki aydır havzada işçilere hitaben bildiriler dağıtılıyormuş. Ve bunların birinde komünizm övülyormuş. İşçiler ıslıklarla birbirlerine parola veriyormuş. Ortada da tarihçiler görülüyormuş. Tarih ediciler. İşçilerin kend, işçileri kendinden geçirmek için onları sarhoş etmişler. Bir dakika, <gülüyor> Ne hikmetse tahrik edenler, olaylar başladıktan sonra kaybolmuşlar. Yok kimse. Bulunamamış. Yani bulunamamış Kozlu olayların öncesini anlatıyor değil yok, yok. mi burası? Yani sırasında hem olmuş. Hem sırasında ha. hem sonrasında. Takip eten günlerde çok izliştir bölgede Kriz patlaması yaşanıyor ve 70 işçi can veriyor. Hiç buna hiç haberler yok. Ya yani kimsenin umurunda değil işçinin ölmesi. İşte böyle bir olay. Ee, bu arada, bu arada e, Ankara'da başbakan Suat Hayri Ürgüptlü var. Suat Hayri Ürgüptlü ee, hukukçu ve siyasetçi 40'lı yıllarda Saracoğlu hükümetinde günlük ve Tekal Bakanlığı yapmış. Ee, 1964 yıldız sonlarında ve 65'in başlarında e, İsmet İnönü hükümeti güven oynaması sonucu düşürülünce e, seçim hükümeti olarak e, bağımsız senatör olan Suat Hayri Üncüklü Başkanı'nda bir hükümet kuruluyor. kuruluyor. Bu hükümet meclis seçimlerine götürüyor. 65 seçimleri yapılıyor. Bundan önceki, yani 61 seçimlerinde tek başına ikidar olan bir parti yok. En çok CHP neyse pekine çıkarmış. CHP'nin liderliğinde koalisyonlar var. Evet. Adalet Partisi, Cumhuriyetçi, Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi milletvekilleriyle birlikte e, Surat Halil Güklü hükümeti kuruyor. 65 seçimlerinde Adalet Partisi tek başına iktidara geliyor. Bildiğimiz gibi. Ve e, Türkiye İş Partisi de e, 15 milletvekili çıkartıyor. Bu arada e, Ankara'da bu e, Türkiye İşçi Partisi Genel Mehmet Ali Aybar Başbakan Suat Hayri Bilgütlüğü ziyaret ediyor. Bilgi alıyor. Songuldak olaylarını o ilişkin özetle şunları söylüyor. Diyor ki, Songuldak olayları anayasanın temel ilçeleri ve demokratik ruhuyla eksiksiz uygulanmaması, grev ve toplu sözleşme hakkının anayasadaki sınırlar daraltılarak cesatlaştırılmış olması nedeniyle hmm. olmaktadır diyor. Ayrıca devletin ölçüyü aşan bir şiddetle mukabelede bulunduğunu söylemedi iman etmiyor. Evet. Vaktimiz varsa 1968 yılında yine Kozlu hmm. ve Üzülmez'de bir eleman Kısaca onları da söyleyeyim. Bir ben 1965 Tabii. seçimleri dedin ya o seçimlerde evet. Türk iş. Bir karaliste seçim öncesinde daha doğrusu. Karadis'te açıklıyor. İşte şey milletvekilleri diye. E, i̇şçi düşmanı milletvekilleri Hı. diye. Dört tane cebbeli evet. var. Evet. Adalet Part partisinden Hı. var. Evet. Değil mi? Onlar... Ama e, sonradan fırçayı yiyince hükümet tarafından evet. yani son Türk İş'in bir politikleşme şeyiyle çıkışı oluyor. Bu sonradan evet. bir daha da Türk iş hiçbir politikaya hatta tam tersine... Evet. Şey, evet politikadan uzak durmak lazım. Evet, şimdi bunun nedeni değil. 1961'de kurulan Türk İşi Partisi'nin giderek e, kan kazanması, taraftar kazanması evet. ve Türk işte kendisinin e, işçiden yana olduğunu dekler etmek amacıyla bunu yapıyor. Evet, evet. Şimdi 1968'in 6 Şubat günü yine Koltuğu ve Üzülmez'de bir iş bırakma eylemi var. 7 bin işçi Zonguldak Maden İşçileri Sendikası ile işverenin tortosu ediyorlar. Sebebi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sürekli erteliyor. Şimdi daha önce söylemiştim bir sendika rekabet var diye. O sendika rekabet aslında çok ilginç. O dönemlerde Türk iş dışında bağımsız sendikalar vardı. Mesela Zonguldak Havzası'nda 16 sendikalar var iş yeri sendikası olarak. Bunlardan bir tanesi Zonguldak Maden İşçileri Sendikası, diğerleri de küçük sendikal. 1968'e geldiğimizde biraz durum değişiyor çünkü 1967'de disk kurulmuş. Bu o, eski genel başkan dediği Mehmet Altındırlar da Dışkaya Maden Sendika kurmuş. E, bu sendika örgütlenmiş e, Zonguldak'ta ama e, hükümet yanlıları ve Türkiye <gülüyor> orada hala çoğunlukta olduğunu istedim. Görüşme yapıyor ama görüşmelerde uzuyor. 7 Şubat gecesi işçiler zonguldak'a doğru yürüyüşe geçiyorlar. Yol boyu kadınlar yürüyüş sayısı 25 mil başlıyor. Daha büyük bir şey bu. Evet. Tabii bu dönemde disk var. E, disk üyesi Türkiye Maden İşleri Sendikası Başkanı da Mehmet Altun da o. Demin söylediğim e, 65 olaylarında komünist diye adlandırılan. Bu olaylara bu sendikada Mehmet Abdünder'de müdahal oluyor. Yine tabii e, bu eylemin kışkırtıcısı adı geçen sendika yani Mehmet Abdünder'in disk sendikası artık komünist diye bir şey yok. Disk var. Hedefte tip var, disk var. E, 9 Şubat günü savcılık tipli olduğu ithal 20 işçi gözaltına alıyor. Bunlar mahkûm olmuyorlar ama e, Türk bağlı Sendika Başkanı Osman Epey doğrudan Biski ve tipi suçlamaya devam, devam. ediyor. Nihayet 25, 21 Şubat'ta tomut süreçme imzalanıyor. Ama güzel bir tomut süreçme imzalanıyor. Diskin de bas, baskısı var. Yani işçiler aman gitmesinler de sen Sendikaya diye. 15 lira olan asgari ücret 20 lira çıkar Üstüne 5 lira daha zam yapılıyor. Ayrıca sosyal haklar da var. İlerlen yıllarda bu zamların erimesiz sonrasında yine zaman zaman diskin yükselmesiyle yine üç zamları yapılacak. Ama disk burada hiçbir zaman yetki alamıyor. Evet. Peki. Zamanımız ritmik üzere. Evet. Aslında o dönem çok ilginç bir dönem. 1961-63 yani 61 Anayasasından sonraki 71'e kadar bir sürü e, grevler oluyor değil mi? Evet. Kararlı var tabii yani. Onurpaşa Bahçeci var. Yani evet. Kozlu'dan önce, bu, sonra. Bu bu söylediğin e, grevler 1960 öncesi Anayasanın Anayasada var olan e, grev ve sözleşme hakkının düzenleyici senkler kanunu çıkartılmaz için kardeşlikleri evet, evet. bildiyorlar. Ee, tabii 63'ten sonra e, 70 70'e kadar çok önemli olaylar var. 70'ten sonra da var olaylar. Evet, evet. İşte 70'in sonunda 70'in 15-16 yılından malum. Fakat 15-16 yılından anlatılırken 70 yılın içerisinde e, süregelen o kadar çok olay var ki eee insanın nasıl yani çok önemli. Mesela çobanlar görev yapıyor. Evet. evet. Ee, yüksek yargı yürüyor çeteler ile, tarım filan. Eee Gölü işgal ediliyor. Efendim. Çok büyük olaylar oluyor. işte arkasından 71 12 Mart geliyor evet. vesaire vesaire. Ben bir şey soracağım. koz olaylarında peki yani ilk olayların başlangıcında sadece sendikalar birbirleriye rekabet ederler mi yoksa yok. bir yok. dayanışmalık da yok mu yani sendikalar? Orada artık sendikalar yok. Yani daha disk kurulmuş. Dolayısıyla Türk işe bağlı bir sendika var, büyük sendika. Onun yanında da iş yeri sendikası dediğimiz küçük sendikalar var. Rekabet burada sendikanın yeni başkanıyla düşen sendika başkanı arasında geçiyor. Sonra o düşen sendika başkanı 67'den e, sonra diske bağlı yeni bir sendika kuruyor, başkanı oluyor. Peki teşekkür ediyoruz. İhan abiye teşekkür ediyoruz. Benim teşekkür ederim. Hakkıda yeni bir programla görüşmek üzere. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz. Tarih Sohbetleri Hazırlayan ve Arif Basa ve Fatoş Kalaçak Tarih Sohbetleri programından herkese merhaba Ben Arif Basa. Ben Fatoş Kalaçak Bugün Sol Portal yazarı Mehmet Bozkurt'la beraberiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Konu olarak 24 Nisan 1915 Ermeni Tehcirinin üzerine konuşmalar diye belirledik. Bir senin çıkan yazın üzerine böyle bir konu belirleyelim dedik. Bir de yani iki haftaya yakın bir zaman geçti ama 24 Nisan üzerinde yıl dönümü diye bir böyle yapalım dedik herhalde değil mi? Evet. Şimdi doğru iki haftaya yakın bir zaman geçti ama bu konu her zaman fazedir e, Ermeni evet. meselesi. Her zaman da kışkırtıcı ve e, konuşmaya, tartışmaya açık bir başlık. E, o nedenle çok fazla e, sakıncası olduğunu sanmıyorum bu konunun evet. konuşulmasını. Şimdi 24 Nisan e, özellikle de Ermeniler açısından son derece önemli bir gün. Çünkü 24 Nisan günü başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin önemli Ermeni yerleşim bölgelerinden çok sayıda Ermeni Aydın, yazar, müzisyen, tiyatrocu, düşünür ayrıca Ermeni çeşitli Ermeni örgütlerinin önder kadroları tutuklanmış. Daha sonra da çeşitli illere sürgüne gönderilmiştir. Bu nedenle Ermeniler 24 Nisan gününü biz yaz günü ve Ermeni teşcirinin Ermeni zürmünün, Ermenlere yapılan zürmün başladığı gün olarak kabul ederler. Bundan çok kısa bir süre sonra da 15 Mayıs 1915 tarihinde hala tartışılan, sonuçları tartışılan hatta adı tartışılan soy kırımıdır, etnik temizlik midir, büyük bir felaket midir ya da hiçbir şey midir gibi tartışılan ünlü işte tehcir kararı çıkmış ve Türkiye'deki Ermeniler bazı kaynaklara göre 2 milyon bazı kaynaklara göre 1,5 milyon ama en son Talat Paşa'nın açılan o ünlü kara defterine göre 1 milyona yakın Ermeni Teşkil edilmiştir. Teşkil ne demek teşkil edildi? Sürülmüştür. Bu karar 15 Mayıs 1915 tarihinde alınmış. 27 Mayıs 1915 tarihinde de uygulanmaya konmuştur. Ve Talat Paşa, ta, pardon Talat Paşa'nın imzası yoktur orada. Uygulayıcı Talat Paşa'dır ama kararnamenin altında Enver Paşa'nın e, imzası vardır. Yaklaşık 13-14 e, şehre ve bir o kadar da mutasarrıfla, şifreli telgraflarla kararname bildirilmiş ve uygulama hemen akşamdan sabaha başlatılmıştır. Öyle Ermenilere gidip arkadaşlar sizi süreceğiz, mallarınızı, eşyalarınızı satın, birilerine verin vesaire filan diye öyle bir şey yoktur. Hemen akşam bu emri alan valilikler, mutasarrıflar en gerekli yerlere bildirmişler. Ve sabahleyin gideceksiniz demişler. Sabahleyin de Ermeniler çoluk, çocuk toplayabildikleri ne kadar eşya varsa kapkaçak hiçbir güvenlikleri olmadan yollara dökülmüşlerdir. Evet. Büyük bir bölümü de zor kampı dediğimiz Suriye'deki kampa gönderilmişlerdir. Ve bu sürgün sırasında herhangi bir güvenlik tedbiri falan alınmamıştır. Zaten genç Ermeniler de savaş nedeniyle askere alınmış ama askere şöyle alınmışlardır amele taburu olarak kurulan taburlarda almışlar silahlardan arındırılarak alınmışlardır yani Ermeni kafirilerini koruyacak hiçbir. hiçbir güç yoktur sadece bir takım jandarma güçleri vardır ama bu jandarma güçleri de zaten daha sonra anlaşılacaktır ki ve belgelenecektir ki bu belgelerin kimisi işte tartışılıyor sahtedir şudur budur filan gibi ama bizzat jandarmaların da Ermeni kafirleri soyduğu vesaire filan anlaşılacaktır. Böyle bir e, feci ya da facia ile yaşanmıştır. Yaşanmıştır. Facia deyiminin nedeni şu şimdi. Buna bir ad takılamıyor. E, ya da devlet buna bir ad takmıyor. Şimdi şeylerin dediği büyük bir kesimin dediği bunun bir sol kırımı olduğu yolundadır. Bir bölümü etnik temizlik diyor. Bazıları da bunun karşılıklı vuruş, mukatele dediğimiz karşılıklı olarak Ermeni ve Türklerin vuruşması adını takıyor. Bazıları da bunun bizim açımızdan çok büyük bir facia olduğunu söylüyor. Ki bunu 1920 yılında söyleyen Mustafa Kemal Paşa'dır. Yani Mustafa Kemal Paşa 1920 yılında meclis kürsüsine çıkmış ve şunları söylemiştir biz geçmişte Ermenilere yaşat, yaşatılan zulmü bir daha kimseye yaşatmak istemiyoruz. Bu tarihin en büyük alçaklıklarından biridir. Yapılan en büyük alçaklıklarından biridir diyor Ermenilere yapılan bu zulmün. Bu felaketi bir daha da biz yaşamak istemiyoruz diyor. Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir e, evet, evet Şimdi ulusların e, bu ulus devletlerin kuruluş aşamasında, kuruluş sürecinde sadece Türkiye'de değil, hemen bütün e, dünyada bu tür felaketlerin yaşandığını görüyoruz. Ta Amerika'dan Uganda'ya kadar bu böyledir. Amerikan devlette kurulurken kendi işte kızıl delileri katletmiştir vesaire filan. Ama bunlara bir alt koymuştur. Yani evet, biz kızıl delileri katletti Katlet. filan diye bir şeyler söylemiştir. Bu yakın çağımızda, yakın e, tarihimizde ortaya çıkan iki büyük işte tartışılan konu. Bir tanesi tartışılmıyor da zaten işte Yahudi soykırımı dediğimiz soykırım. Bu zaten bütün dünyada kabul görmüş. Terim olarak da kabul görmüş. Hatta 1948 belki soykırım sözleşmesinin de nedenlerinden biri olarak gösterilir Yahudi soykırımı. Diğeri ise yine 1948'de ee, Filistinlilerin bu defa çok garip bir şeydir ama ironik bir durumdur bu. Bir tarafta Yahudiler vardır. E, onların katliamı soykırımdır. Bir taraftan da Filistinliler vardır. Yahudi devletinin kurulduğu günü Nakba günü olarak 1948'dir o da. E, tarihini e, Nakba günü diye anarlar ve buna da büyük felaket anlamına gelir. <gülüyor> Mustafa Kemal'in de 1920'de kullandığı sözcük zaten büyük felakettir. Filistin devletinin kurulması Yahudiler e, Yahudi devletinin kurulması Filistin halkı için büyük felaket günü olarak anılır. E, Yahudiler de kendi felaketlerini işte e, evet, e, Holokost diye anırlar. Ermeniler de 24 Nisanlarını soykırım olarak anırlar. Biz şimdi 1915 tarihine e, nasıl bakmalıyız diye sorduğumuzda Devletin bakışı tamamen red üstüne kurulmuştur. Yani biz 1915'te bir şey yapmaktık soykırım yoktur. Şimdi soykırım yoktur üstünden yapılan bir tartışma kaçınılmaz olarak e, işi çıkmaza sokuyor. Çünkü e, hadi tarih komisyonu filan kuralım diyorlar. Ama tarih komisyonu da masaya otururken soykırım yoktur diye oturuyor zaten. Bu bir akıl tutulmasına neden oluyor. Dolayısıyla 1915'te yaşanan felaket bu Ermenilere yapılan bu zulüm soykırımın gölgesi altında kalıyor. Adeta o tehcir meşru bir hale getirilir. Bunu kabul edilmesi mümkün değil bence de. Yani şu şey bilgilerimle mevcut bilgilerimde şunu söyleyebilirim ki eğer soykırım değildir doğrudur çünkü soykırım tanımına da pek uygun düşmüyor ama ama tehcir soykırımdan çok da daha, daha kötü bir şey değil. Çünkü tehcir de zora dayanan ve 1 milyon insanın sonlarının ne olacağı bilinerek çok büyük bir kütlenin hı hı. akşamdan karar verilip sabahleyin ve sonlarının da ne olacağı bilinerek yollara sürülmesidir. Bu da tabii ki büyük felakettir. Ama sadece bu da değil. Şimdi... Devlet köşeye sıkıştıran çok şey var burada. Teşcir kararından bir 10 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde, 1915'te alınan başka bir karar daha var. O da şu, ee, Ermenilerin göç ederken, sürgüne giderlerken, geride bıraktıkları malların nasıl olacağı, ne olacağı konusudur ve bunun gibi nasıl paylaşılacağı, bununla ilgili bir komisyon kurulmuştur. O günlerde milletvekili olan İhtihat Terakki'nin çok önemli kişilerinden biridir. E, Ayan reisliği falan da yapmıştır. iki meclisli dönemde. E, diyor ki böyle bir komisyon diyoruz. Kürsüye çıkıp konuşuyor. Re ediyor böyle saçmalıktır bu diyor. Çünkü Ermeniler bu ülkeyi terk etmiş filan değil ki diyor. Siz zorla gönderdiniz diyor. Yani duyan duymayan da sanır ki Ermeniler bir sabah kalktı, mallarını mülklerini bıraktılar, hadi biz gidiyoruz filan diye gittiler diyor. Böyle olmadı ki siz mallarını zorla terk ettirdiniz onlara diyor. Onun için bu komisyon komedidir diyor. Bunu yapmayın diyor ama böyle bir komisyon da Ahmet Oluş. Rıza'nın muhalefetine rağmen kuruluyor. Şimdi Cumhuriyet döneminde aslında bu malların hatta bu tehcirin ne bize gösteren önemli tartışmalar da var. Çünkü Ermeni teşhiri sadece etnik bir temizliğin ötesinde yani Anadolu'yu Türkleştirmek ya da Anadolu'yu e, gayrimüslimlerden arındırmak gibi bir projenin ötesinde ayrıca sermayenin el değiştirilmesi gibi bir proje e, dahilinde yapıldığını görüyoruz. Bunun ışıkları zaten var. 1930'da şimdi o zaman Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt Meclis Kürsüsünden şunları söylüyor. Ben bunların notunu gelirken getirdim buraya. Cumhuriyet halk fırkası ağzasındayım, ağzasındanım. Çünkü bu fırka, bu vatan'a maddi, manevi varlıklarını yabancılardan çalarak Türk milletine verdi. Çalarak. Evet, evet, evet. değil mi? Diyor. Resmen. Evet. Bunu aynen söylüyor. Bir ikincisi. 1942 yılında bu defa hem de başbakan Şükrü Saracoğlu'nun dediği şey şu. Piyasaya egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz. Bu da aslında 1915 teşkilini hem e, altını çiziyor hem de o günden bugüne 42'de de ünlü varlık vergisi meselesi vardır. Yani bir uzanan bir zincir bu. E, sermayenin el değiştirilmesi meselesi başlayan, işte varlık vergisiyle devam eden, hatta 30'larda Trakya'daki Rum göçertmesi, 1920'lerin başlarındaki mübadele, bunların hepsi Ermeni ve Rumların mallarına yönelik operasyonlar. Şimdi çok da uzağa gitmeyi gerek yok. 2008'de bu hükümetin savunma bakanı, Vecdi Gönül, ortaya gayet güzel koymuş meseleyi. Bugün eğer Ege'den Rumlar Türkiye'nin pek çok yerinde Ermeniler yaşamaya devam etseydi acaba Türkiye aynı milli devlet olabilir miydi? Bu da şimdiki hala Milli Savunma bilmiyorum ama vecdi e, Gönül'ün işte ettiği laflardır. Yani burada bir tarafta e, Anadolu'yu sadeleştirmek, Türkleştirmek, diğer Müslümlerden arındırmak projesi var. Diğer taraftan da bunların mallarını, mülklerini el koymak ...bir Türk sermayesi... Oluşturma. ...yarat, oluşturma... Bütün ...bu der, mal komisyonu... Bu, ...varlık komisyonu kuruluyor ama değil mi? Bu da varlık de. komisyonu kuruluyor... ...uzun yıllarda görev yapıyor... Hı hı. ...bu Ermenilerin... E, ...vakıf mallarına yönelik olarak... ...önce bu mallar... E, ...devletin eline geçiyor... ...devlet bütün bu mallara el koyuyor... ...sonra kendi adamlarına... ...bunları satıyor... Çok ucuza satıyor hem de. Ben size bir örnek vereyim. Ben bir örnek vermek istiyorum. Hani uzatmayayım işi ama uzasa da vereyim ben bu örneği. Şimdi Maraş'ta çok büyük bir Ermeni zulmü olmuştur. Zeytun isyanı derler buna. Tabi biz hep bunlara isyan diyoruz ama Ermenilere göre bunlar isyan değildir. Başka bir şey diyor. Çünkü vergi bindiriyorlar zavallı adamların sırtına. Ermeniler de vermeyiz diyorlar. İşte ya da az veririz diyor. İçiş kakış oluyor. Birkaç silah atılıyor. Zeytun, Ermeni yerleşim yeri ve Ermenilerin de pardon adeta Kabe'si gibi bir yer. Ee, orada biz savaş, kavga patlıyor. Kavga savaşa dönüşüyor. Bu kadar basittir Zeytun meselesi aslında. Kuvay Milliye döneminde, 915'te e, şeyle aranan, e, vur emriyle aranan Kuvay Milliye komutanı ve aynı zamanda müdafaa hukuk cemiyeti başkanı Suriye'den kaçtıktan sonra Ermenilerin elinden hani savaş döneminde aranıyor çünkü Ermeni katili diye. Kuvay Milliye Komutanı oluyor Maraş'ta ve bu çok büyük mülklerin sahibi oluyor. Oraya. Bu benim amcam şimdi. Ne yapacağız bunu? Yani bunu? Şimdi bunu bir yere inkarı mümkün mü? Ben fukara bir evde otururken adam Ermeni bakıyorum eve 4-5 katlı bir kahşanede 8-10 dönüm bahçenin içinde Maraş'ın göbeğinde bir evde oturuyor adam. Yani Ermeni evi burası. İçinde mezarların filan da olduğu böyle tuhaf bir yer. Yani. Şimdi ama Ermeni meselesini Ermeni meselesini sadece ve sadece Türkiye ile Ermeniler arasındaki bir ilişki olarak görmek lazım. Bu aynı zamanda, bu aynı zamanda o günkü enteral güçlerin çok büyük bir kışkırtması. Çünkü daha 100 yılın başında, 1900 yılların başından itibaren Dünya Savaşı'nın çıkacağı bilinirken, Osmanlı'nın paylaşımını kağıt üstünde kral vermişler. Osmanlı'nın bu parçalanmasında, Osmanlı'nın içinde yaşayan dini azınlıklara yönelik her emperyal devletin bir projesi var. Mesela Fransızlar, o günkü yazında da belirtmiştim ben bunu, Katolikleri, himayeleri altına almışlar. Güya onları koruyorlar. Onların tırnağına bir şey gelirse müdahale ederim diyor. Sarayı işte tehdit ediyor. İngilizler protestanlara yönelik olarak bir onları koruma altına almışlar. Güya onları koruyorlar. Ruslar, Ortodoksları koruyor. Yeni yükselen ve bu daha önce sömürge e, ilişkilerine girmiş olan ülkelerin gerisinde kalmış e, Almanya ise e, koruyacak kimseyi bulamayınca ben de diyor o zaman Bağdat demiryolu hattını yaparım ve onu korurum. Şimdi orada e, şaka değil. Ben o yazıyı yazdıktan sonra bazı arkadaşlar e, şaka yaptığımı düşündüler. Gerçekten e, Alman imparatoru, evet, o zaman bu böyle havalara filan doğru dikerdi, işte biriantinlerli yukarı doğru kaldırıldı. Bizim enverler ve Osmanlıların genç subaylarının hepsi müthiş bir Alman özensizliğiydi. O kadar ve sadece subaylar değil, halkımız da Almanya'ya çok, bu imparatora çok özeniyordu ve adamın Müslüman olduğuna kesinlikle inanmışlardı ve Hacı Wilhelm diyor. Önce İstanbul'a geldi. Yani büyük bir Alman hayranlığı düşünün. İstanbul'dan 3-5 gün sonra da işte Orta Doğu'ya Kudüs'e kadar uzanan seyahati sırasında Mekke'ye de uğrayacağını ve orada haca gideceğini, hacı olacağını zaten Müslüman olduğunu ama Müslüman olduğunu da söyleyemediğini, gizli Müslüman olduğunu filan halk arasında böyle konuşuyorlardı. Evet. Böyle çok büyük bir Alman hayranlığı vardı. Tabi Almanya'nın burada işte Baghdad Demiryolu hattını ihalesini aldıktan sonra e, o da orayı koruyacağım diye Osmanlı'nın iç iç işlerine iç e, müdahale e, hakkını kendisinde buldu. Evet. Yani 1915'te aslında varlık vergisi meselesinde biraz o anlamda bir fark var yani 1915 sanki tam böyle Ermeni mallarına el konuluyor ama sadece o niyette değildi. Değil mi? Daha farklı bir niyet ama varlık vergisi tamamıyla yani ne bir techir ne bir şey evet. tamamıyla sermaye, e, de yabancı sermaye yabancı sermaye yabancı sermaye erkolmen. Evet bu, Yani, yani evet. bugünkü büyük, bayağı ünlü zenginlerde tabii, o kesinlikle vergi sayesinde... mesela şimdi e, Kayseri, Maraş, İstanbul, Adana gibi yani Çukurova işte bu Griçya bölgesi dediğimiz bölgedeki zenginliklere baktığımızda bunun altında, hemen hepsinin altında bir Ermeni mülkü vardır. Hmm. Bunu Yaşar Kemal de pek güzel anlatır zaten. O son üçlemesinde, ünlü ada, bir ada hikayesinde Ermenilere yapılanları çok mallarını nasıl paylaşıldığını mübadiliyi vesaire bile gayet net anlatır. İşin aslında bu kısmı pek konuşulmuyor. Ermeni meselesinde genelde işte az önce dediğin gibi abi işte biz yaptıysak onlar da bize yaptı. Biz aslında bunu bu amaçla değil, kimlik temizlemek için yaptık vesaire anlatılır. Fakat bu mal varlığının nasıl zorla zapt edildiği pek konuşulmaz. Evet. Şimdi de bu boyutu var. yani. Konuşulmaz evet. ve bir de şimdi mukatele diyorlar. Karşılıklı Hı -hı. vuruşma deniliyor. Eğer karşılıklı vuruşma ise sadece mesele o zaman bu Ermeni sürgünün ya da işte tehcirinin doğu bölgesinde olması gerekirdi. Sadece Kesinlikle oradaki Ermenilerin sürülmesi gerekiyor. Oysa Ermeni sürgünü Trakya'dan Van'a kadar uzanan bütün bölgeleri kapsıyor. Sadece doğudaki mesele değil yani. Çünkü soruna şöyle bakıyor TC burada daha çok bir güvenlik sorunu olarak görüyor. Yani Rusya doğuyu işgal etti. işte Çarlık Rusyası ile birlikte orduyla birlikte Ermeniler Türkleri kesti gözüyle bakılıyor ki bu, ha, bunun e, evet doğru yanları da var. Burada bir karşılıklı çatışmaların da olduğunu görüyoruz biz. Doğuda var tabii karşılıklı çatışmalar ama e, bu değil. Mesele bu değil sadece. Hatta mesele e, bu hiç değil. Bana kalırsa ben şöyle düşünüyorum sonuç olarak. Ermeni meselesi nasıl çözülürün cevabı e, tabii şu anda onu vermek durumunda değilim ama en azından şunların yapılabileceği, şu adımların atılabileceğini söyleyebilirim. Bir kere 1915'in bir soykırım olmadığı takıntısından kurtulup, tamam yine Türkiye Devleti 1915 soykırım değildir diye uluslararası platformlarda kavgasını versin ama peki nedir sorusuna da cevap versin ve en azından bu yaşanılan felaketin her iki halk için çok büyük bir felaket olduğunu kabul et, etmeni bana kalırsa ve 24 Nisan'ı sadece Ermeniler değil, Türk halkı da büyük bir felaket olarak anmalı diye düşünüyorum. Evet. Daha sonra aslında hani özür dirensin falan deniliyor. Bana kalırsa en büyük özür budur. Ama gördüğüm kadarıyla bu hükümetin böyle bir şeyi yapacak hali yok. Çünkü daha çok kısa bir süre önce başbakan gitti bu ucube nedir filan gibi işte o Ermeni Türk dostluk heykelini bile yıktırdı. yıktırdı Bana kalırsa bu tür şeylerin yani işte bu tür basit gibi görülen dostluk girişimleri çok önemlidir. Bir de dediğim gibi 1924 yani 24 Nisan 1920'nin ortak bir acı olarak anılması bana kalırsa atılacak en büyük adımlardan biri. Peki Mehmet abi teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz. Tarih sohbetleri hazırlayan ve Arif Basa ve fatoş Kalacar. Herkese merhaba, bir programda beraberiz. Ben Arif Basa. Ben Fatosh Kalacar. Ee, bugünkü Gelenek yazarı Can Soyar, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bugünkü anlatacağı konu Can'ın Kadro Hareketi ya da Kadro Dergisi aslında. Kadro dergisi üzerine söyleşeceğiz. Ee, başlayalım istersen ama öncelikle hani, Kadro Hareketi ya da Kadro Dergisi öncesinde Türkiye'deki durum neydi o dönemlerde, o tarihlerde? Kadro Dergisi neden çıkıyor? Bunun uh -huh. Yani zaten bildiğiniz gibi bizim bir adetimiz var Her türlü tarihsel konuyu incelemeye başlamadan önce onun içinde geliştiği tarihsel bağlama yerleştirmeye çalışıyoruz. Burada da biraz öyle yapmaya çalışalım kısaca. Kadro dergisi 32 yılına yayınlanıyor. Dolayısıyla incelememiz gereken dönem biraz 30'lu yıllara doğru Türkiye'nin manzarası. Buraya baktığımızda gördüğümüz en önemli şey şu. Malumunuz 1929 Dünya Ekonomik Krizi. Bu çok şiddetli bir kriz olarak ortaya çıkıyor. Fiyatların radikal biçimde düştüğü, enflasyonun aşırı enflasyonun görüldüğü, uluslararası ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği bir konjonktürden bahsediyoruz. Bunun Türkiye açısından çok sarsıcı etkileri olacağı açık. İkinci olarak Lozan Antlaşması uyarınca gümrük resimleri yani ithalattan alınan vergiler 1916 yılındaki oranlara sabitlenmiş durumda. Ve bu sınırlama yani gümrük vergileri üzerindeki sınırlama 1929 yılında kalkacak. Dolayısıyla 29'dan itibaren Türkiye yeni bir gümrük rejimi tayin etmek hakkına kavuşacaktı. Üçüncü bir etken de yine Lozan Anlaşması'na göre. Bildiğiniz gibi Türkiye Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkeler olan borçlarını ödeme taahhüdünde bulunmuştu Lozan Anlaşması'nda. İşte bu borçların ödenmesi de 1929 yılında başlayacak. Dolayısıyla 29 yılı ve arkasından gelecek 30'lu yıllar Türkiye açısından önemli bir kavşak haline gelmiş durumda. Buna uygun bir ekonomik politikanın oluşturulması yönünde de bir aranış söz konusu o dönem kadrolarında, yöneticilerinde. İşte bu aranışın bir yüzünde eğer uygun görülürse belki serbest fırka deneyiminin ve liberal iktisat deneyiminin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun öbür yüzünde ise öbür tarafında ise kadro deneyiminin kadroyla cisimleşen devletçilik anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Bence kadro dergisini bu bağlamın içine oturtmakta bir sakınca yok. Evet. Genel olarak kadro hareketine... yani şimdi şey, liberallerden yönelik geliştirirler de bu şey de oluyor değil mi? Bir, evet. Hani Aydın bir cümlenin birincisi evet. böyle bir egemenliğini istemelerinden kaynaklı bir eleştiri bir de devletçilik. Yani bütün ekonomik kaynakları devlet toplansın hı hı. şeyi esas yerdeki noktaları biraz. Aynen öyle. Yani buradan Hatta faşizme varan eleştiriler var kadro dergisine. Eğer fırsatımız olursa kadronun faşizmle ilgili değerlendirmelerini aktarırım burada. Kuşkusuz otoriter bir hareket. Yani bu konuda hiçbir şüphe yok. Önerdikleri iktisat ve toplum düzeni son derece otoriter. Hatta kendi jargonlarıyla konuşursak o tarzik bir sisteme ele Fakat faşizmi e, ne kadar savundukları, faşizme ne kadar örtüştükleri konusunda biraz ihtiyatlı olmak gerek kendilerinin de çünkü eleştirileri var faşizme rağmen. Fırsatımız olursa oralara değinebiliriz tekrar. Peki şeyi e, soralım yani kadro niye? İşte kadro dergisi 3 yıl sürmüş bir dergi hı hı. nihayetinde 1932'den 34'e kadar hı hı. E, yayınlanmış bir dergi. Ama bir hareket olarak kendini var etmiş. Evet. Niye bir hareket diye tanımlanmış. Niye isimleri kadro? Hı hı. E, zaten çıkış amaçları kadronu buna e, açıklayan bir ipucu sunuyor. Kadro bir ihtiyacı tespit ederek yola çıkıyor. O ihtiyaç da şöyle tanımlanıyor. Türkiye'de bir ihtilal olmuştur. Önce milli mücadeleyle başlayan, arkasından 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve eski rejimin tasfiyesiyle e, ifade bulan bir ihtilal gerçekleşmiştir. Fakat bu ihtilal daha geniş çaplı, daha uzun vadeli bir inkılabın ilk adımları olarak değerlendirilmelidir kadroya göre. İşte bu inkılap henüz bitmemiştir, devam etmektedir, devam etmelidir bütün amaçlarına, nihai hedefine ulaşana kadar. Bunun için ise, yani bu inkılabın devam edebilmesi için ise bu inkılabı açıklayan, onun ilkelerini, prensiplerini tutarlı bir bütünlük halinde sunan ve gelecek kuşaklar tarafından da benimsenecek bir ideolojinin oluşturulması gerekiyor. Yani bir ideolojiye ihtiyaç var. Eksik olan şey, tespit ettikleri eksiklik bu. İşte kadro kendisini bu ideolojinin yaratılmasında gönüllü olarak görev alan bir aydın topluluğu, bir münevverler hareketi olarak değerlendiriyor. Ve bu hareketin kendisiyle sınırlı kalmamasını... Cumhuriyet rejimini ayakta tutacak, bu ideolojiyi yaşatacak, sürdürecek, paylaşacak ve halka benimsetecek kadroların yetiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu anlamda bir dergi yayıncılığının ötesinde bir işlev sahibi, misyon sahibi hareket haline dönüşmek gerektiğini söylüyor. Zaten yazarları da Cumhuriyet'in ağır toplarında oluşuyor genelde Yakup Katililer? Yani yazarları hakkında zaten rivayet muhteliftir. Daha doğrusu tartışmalar çoktur. Kadro dergisinin 5 kurucu yazarı var. Şefke Süreyya Aydemir, İsmail Sürev Tökin, Burhan Asaf Belge, Murat Belge'nin babası olduğunu hatırlatalım. Vedat Nedim Tör ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bu 5 kurucu üyenin 4'ü geçmişlerinde öyle ya da böyle sosyalist hareketle, komünist hareketle ilişki kurmuş. Hatta önemli düzeylerde yöneticilik yapmış, görev almış insanlar. Şefke Süreyya Aydemir ve İsmail Sürev Tökin Moskova'da Kutub Üniversitesi'nde öğrenim görüyorlar gençlik yıllarında. Vedat Nedim Tör ve Burhan Asaf Belge ise Almanya'da e, o dönem iddihatçıların Almanya'da kurduğu şark kulübünün sol kanadında yer alıyorlar. Ve o dönemin Almanya'sında güçlü bir hareket olan Spartakistlerden etkileniyorlar. 1924-25 yılları gibi bu insanlar memlekete geri dönmeye başlıyorlar. Döndükleri de Şefik Hüsnü'nün önderliğindeki e, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası'nda görev alıyorlar. Aydınlık dergisinde partinin yayın organında yazılar yazıyorlar. Velakin lakin 1926 yılı belki söylenebilir. Komünternin Kemalist rejime dair tezleri değişmeye başlayınca yani Kemalist rejimle bir mesafe tayin etmeye başlayınca Komünternin parti içinde de bir tartışma söz konusu oluyor. Bu tartışma bir ayrışmayla sonuçlanıyor. Bu isimler daha sonraki hayatlarını Komünist hareketin dışında geçirecekler. Hatta çok nahoş bir biçimde Vedat Nedim Törün bütün, evet, partinin bütün gizli evrakını polise teslim etmesiyle bir ihanete varacak derecede bir ayrışma söz konusu. Ee, bundan sonraki yılları Şevket Süreyya Aydemir mesela kendi hayat hikayesini anlatırken inkılabın emrine girmek süreci olarak tarif ediyor. Aynı şey diğer kişiler için de geçerlidir muhtemelen. Yakup Kadri ama enteresan bir örnek. Yakup Kadri ne geçmişinde ne o anda sosyalist harekette hiçbir yakınlığı, ilgisi, alakası olmayan bir insan. Fakat Yakup Kadri'nin bu ekibe katılmasının iki avantajı var. Birisi çok pragmatik bir avantaj. Bu isimlerin hepsi devlet memuru oldukları için bir dergi kurmak, derginin sahibi olmak hakkına sahip değiller. Yasak yani devlet memurlarının dergi kurması. Yakup Kadri memur olmadığı için derginin sahibi olarak gösteriliyor. Milletvekili aynı zamanda tabii. İkinci avantajı da zaten milletvekili olmasından kaynaklanıyor. Bu siyasal bir avantaj. Yakup Kadri Mustafa Kemal'in çok yakınında olan o meşhur Çankaya sofrasının davetlileri arasında bulunabilen bir isim. Dolayısıyla bu ekibe katılması Mustafa Kemal cephesinden de kadro dergisine bir onay verilmiş olma, olduğu anlamına geliyor. Böyle yorumlanıyor. Yakup Kadri'den aslında başlamışken istersen onunla devam edelim. Hep demek ki kadro hareketinin esas belirleyicisi Şevket Süreyya ile Yakup Hı. Kadri'dir. Yakup Kadri'nin iki romanı esas o, Ankara ve yaban. Hı hı. Aslında kadro hareketini anlatan, yani daha doğrusu hareketin ideolojik yönünü belirlemini anlatan bir, iki tane romandır. Evet. Yani. İşte Ankara, e, yani onları bağlantı kurarsam, mesela kadro hareketinde yaban neyi anlatır? Hı hı. Yani edeyim. şu bağlantıyı çok net kurabiliriz. Kadro hareketinde de, e, Şevket Süreyya Aydemir'in yazdıklarında da, daha sonra yazdıklarında da üstelik, şu vurgular sürekli vardır. Türkiye Aydın'ı bu halkı anlamamıştır. Bu halka gerektiği gibi hizmet etmemiştir. Halka karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Bu anlamda e, halkı hizmet edilmesi gereken, sürekli bilgi aşılanması gereken e, bir toplam olarak gören, buna karşılık da Aydın'ın vazifesini yerine getirmediğini e, tespit eden bir anlayış var. Bu Yaban'da da var. E, Şevket Süreyya'nın yazdıklarında da var. Bu açıdan e, bu paralelliği kurmakta bir sakınca yok ama kadro külliyatına baktığımızda yani kadronun yayınlanmış 36 sayısına baktığımızda Yakup Kadri'nin ağırlığının e, diğer yazarları çok geçtiğini zannetmiyorum ben Şevke Süreyya dışında. Şevke Süreyya zaten hepsinin üzerinde duran ve bence her şeyi şekillendiren kişi odur. E, ama örneğin Vedat Nedim Törle, Burhan Asaf Belge ile Yakup Kadri arasında bir e, ağırlık. derece ağırlık farkı görmenin e, imkanı yok bence. Peki Kadınakisi yazarlarının sosyalist geçmişleri var. Bu yayınlara yansıyor mu yoksa? Elbette. Yani elbette çok enteresan şekillerde yansıyor üstelik. Ben isterseniz birkaç örnek vereyim. Hatta demin birine girmiştik. Bu ihtilal ve inkılap arasındaki e, tartışma. Dikkat ederseniz orada bir ihtilalin başladığı ve inkılaba dönüştüğü, dönüşmek zorunda olduğu gibi bir tespit vardı. Şimdi buradaki yani bu ihtilal ve inkılap kavramları arasındaki ilişkiye baktığımızda Enteresan bir şekilde bizim Marxistleriniz literatürdeki siyasal devrim, toplumsal devrim kavramlarıyla benzeştiğini görüyoruz. Yani demek dedirler ki aslında siyasal devrim aşaması bitti, gerçekleştirildi. Bundan sonra toplumsal devrim aşamasına geçmeliyiz. Yeni rejimi bütün kapsamıyla ve bütün özellikleriyle geliştirmeliyiz. Kadro dergisinin birinci sayısında örneğin kadro imzalı bir başyazıda şöyle ifade ediyorlar bu durumu. Türkiye bir inkılap içindedir. Bu inkılap durmadı. Bugüne kadar geçirdiğimiz hareketler şahit olduğumuz muazzam kıyam manzaraları yani isyan manzaraları onun yalnız bir safhasıdır. Bir ihtilal geçirdik fakat ihtilal inkılabın gayesi değil vasıtasıdır. Daha ilginci ihtilali takip eden bu inkılabın sürekliliği ve devamı yönündeki vurgunun ifade ediliş tarzıdır ki burada kullanılan kavram doğrudan doğruya sürekli devrim kavramıdır. Şöyle diyor Şevket Süreya, inkılap ve kadro kitabında. İnkılabımızın bu genişleme ve derinleşme devrinde toplum yapısı bir düzenden diğer bir düzene doğru devamlı bir değişme içindedir. Hatta bu devamlı değişmeye biz daimi inkılap da diyebiliriz yani sürekli devrim. Daimi inkılap tabiri bugün milli kurtuluş hareketine girişmiş bir ülkenin içinde bulunduğu geçiş ve daimi değişme halini en tam ifade eden bir deyim olsa gerekir. Bu paralellikler enteresan. Sohbetimiz boyunca fırsat buldukça bunları göstermeye çalışacağım. Marksizmle ilgili nizinde kurdukları jargon e, ilişkisini, ama hemen belirtmek gerekir ki bu benzerlik sadece görünürde kalan bir benzerliktir. Bunların altını kazıdığımızda yani içeriğine eğildiğimizde Marksizm ile aralarında çok büyük mesafeler olduğunu görebiliriz. Şöyle bir şey deniyor. işçi sınıfı sınıf aslında <gülüyor> Kemalizmin de aynı yansıması olarak işçi sınıfıyla borcuzerler arasındaki çelişki kadro doğu ama emperyalizm. İşte sömürülen, sömüren ülke ilişkisi üzerinde biraz ideolojik yapısını belirlemiştir. Yoksa hani tarihsel materyalizm ve diyalektik materyalizm benimsemiş hı hı. olarak kadro e, grubu diyelim, benimsemesine rağmen hani sınıfsal açıdan bakıldığında eksiklik kalmıştır. Bu anlamda hani bir TKP geçmişleri olmakla birlikte Kemalizm belirlenimine çok daha fazla... Evet. Yani isterseniz şöyle yapalım. Bunun Çünkü bu biraz aslında ayrıntılı bir tartışmayı Hı. gerektiriyor. Hak ediyor da. E, ve zaten kadro ideolojisinin, kadronun düşüncesinin temeli de buraya oturuyor. E, kadrocuların bir dünya sistemine bakış ve Türkiye'nin bu dünya sistemi içindeki yeriyle ilgili algısı var. O algıda çok kabaca şunu ifade ediyorlar. Modern kapitalizm yani modern batı kapitalizmi ve dünya kapitalist sistemi Fransız devriminin bir sonucudur. Ya da şöyle diyebiliriz, Fransız devrimi sanayileşme yoluyla sermaye birikiminin arttığı, toplumun biriktirdiği bu zenginliğin, toplumun belli bir kesiminin elinde yoğunlaştığı, bu anlamda sınıf çelişkilerinin ve çatışmalarının ortaya çıktığı bu dünyanın temelini atmıştır Fransız devrimi. Demokrasi ve parlamenter rejim gibi siyasal araçlar da asıl olarak bu sınıf mücadelelerinin yarattığı gerginliği azaltmak için bu çelişikleri çözmek için ya da bu çelişikleri afletebilmek için başvurulmuş bir takım araçlardır. Fakat 1. Dünya Savaşı ile birlikte bu Fransız devriminin ürünü olan Batı kapitalizminin daha doğrusu kapitalist dünya sisteminin çöktüğünü iddia ediyor kadrocular. Yani artık liberal serbest piyasacı iktisadın ve parlamenter demokrasinin sonu gelmiştir. Bunun dünyayı getirdiği son nokta ee, eşitsizliklerin olağanüstü arttığı, sınıf çatışmalarının ülkeleri tükettiği bir kaos halidir aslında. Buna bir de kapitalizmin o dönemde tabii, emperyalizm aşamasına girmesiyle beraber e, artan sömürgecilik ve yeni sömürge alanları elde etmek için e, başvurduğu çabalar geliyor. Bunun yarattığı dehşetli savaş geliyor. İşte savaş, yani 1. Dünya Savaşı bu dünyanın çok çöktüğünü gösteren bir işaret. Artık yeni bir dünya kurulmalı. Ve bu yeni dünyaya dair bir algılayış. Yeni bir cihan telakki tarzı hatta kendi jargonlarıyla söylersek gerekiyor. <gülüyor> Şimdi tabi batı kapitalizmi çökmekle kalmıyor. Aynı zamanda kendisine dair düşüncelerin de sonunu getiriyor. İşte Marksizm'e dair eleştirileri, daha doğrusu Marksizm'e dair eksiklik tespitleri bu noktadan itibaren çıkıyor. Çünkü kadroculara göre Marksizm de artık açıklayıcı olmanın telini kaybetmiştir. Çünkü Marksizm asıl olarak batı tipi batı kapitalizmi türündeki toplumları incelemiştir. Buradaki sınıf çatışmalarına ilgi göstermiştir. Oysa sanayileşmiş merkez ülkelerle sanayileşmemiş, az gelişmiş çevre ülkeler arasındaki çelişkiye hiç eğilmemiştir. Bunu inceleyip çözümleyecek teorik imkanlara da sahip değildir Marx. In. Bu nedenle artık eski dünyanın, yani Fransız devrimin ürünü olan dünyanın temel çelişkisi olan emek-sermaye çelişkisi yerini sanayileşmiş kapitalist ülkelerle sanayileşmemiş sömürge ya da yarı sömürge çevre ülkeler arasındaki çelişkiye bırakmıştır. Bunu mesela şöyle ifade ediyor Şevke Süreyya Aydemir. Birinci çelişme tekniğin ileri ve yoğunlaşmış olduğu ülkelerin birbirlerine karşı olan iki sınıfı arasındadır. Yani işçi sınıfı ve proleterya ve burjuvazi arasındadır. İkinci çelişme ise tekniğin yoğunlaşmış ve ilerlemiş olduğu ülkeler ile eski sanayisini kaybeden fakat onu yeniden bugünkü şartlara göre kurmak davasını güden sömürge ve yarı sömürgeler arasındır. Burada da merkez çevre çelişkisini anlatıyor. Bu çelişmelerden birincisi sınıf kavgası, ikincisi milli kurtuluş mücadelesi şeklinde cereyan eder. Bunun içindir ki şimdi sömürge ve yarı sömürgelerin baş mücadelesi ön planda sınıf harpleri değil, milli kurtuluş harpleridir. Evet, tam da kemalizm. Aynen, aynen onu söylüyorlar. Ama yine kapitalizme bir ilişkileri sunuluyor. Tabii ki. Yani serbest liberal e, rejime bir eleştiri sunuluyor. Hatta bazı ifadelerinde kendilerini içeride antikapitalist, dışarıda anti emperyalist olarak tanımlıyorlar. Ama antikapitalizmleri bir devletçilik üzerinden tanımlanan bir antikapitalizm. Onun da zaten kapitalizm dışı bir alternatif olmadığını eğer devletçilik bahsine biraz daha girersek orada görebiliriz. Emperyalizmde algıladıkları bağımsızlık evet. mücadelesi. Hı hı. Değil mi? Yani emperyalizm mücadelesi. Evet. Yani kurulacak olan yeni dünya düzeninde bu çöken dünyanın yerine yeni bir dünya düzeni kurulmalı. Burada her ülke e, iktisadi ve siyasi olarak tamamen bağımsız olmalı ve birbirleri ile eşitlik ilkesine dayanan ilişkiler kurulmalıdır. Bu anlamda bir anteparizm söz konusu. Neptilik bir iddiaçılık etkisi var mıdır? Yani hani iddiaçılar da sen ben yok, biz varız. Yani sınıfsız bir toplumda aslında Kemalizmin de söylediği, CHP'nin daha doğrusu Cumhuriyet Halk Fırkasının da üstüne basa basa ta kadar devam eden bir şeyle ısrarla üzerine durdu. İşte Türkiye Cumhuriyeti sınıfsız bir şeydir, toplumdur. Kadro bunun neresinde duruyor? Bunu aynı şekilde sahipleniyor mu? Yoksa ayrıca bir şeyler söylüyor mu? <gülüyor> kadro kadro bana sorarsanız bunun tam üzerinde duruyor. Ve bunu güçlendirecek, geliştirecek, zenginleştirecek bir takım açıklamalar sunmaya çalışıyor. Şimdi isterseniz kadronun nasıl bir Türkiye düşündüğünü tartışırken bunu görebiliriz. Yani isterseniz biraz oraya girelim. E, kafalarındaki modelde yani kafalarındaki iktisadi ve toplumsal modelde devlet sadece iktisadi işlerde değil toplumsal yaşamın her alanında denetleyici ve yönlendirici olacaktır. Böylesi bir merkezi önemi var devletin. Dolayısıyla yani sal iktisadi anlamdaki bir devletçilikten ötede bir tanım söz konusu. O halde devletin İktisadi fonksiyonlarının da ötesinde bir işlevi olması gerek kadronun düşüncesinde. O işlevlerden birincisi şu. İlerlemeyi ve gelişmeyi sağlamak elbette. Yani geri kalmış Türkiye'de <gülüyor> ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlamak. Ama bunu Avrupa'daki ilerleme ve gelişme tarihinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sınıfların oluşmasına izin vermeden sağlamak. Yani devlet toplumun ihtiyaç duyduğu teknik ve sınavı ilerlemeyi yaratacak ama... Bunu batıda meydana gelen bir takım hastalıkların, illetlerin ki sınıf mücadelesidir kastettikleri. Oluşmasına izin vermeden, bu sınıfsız ve ayrışmış yapıyı bozmadan yapmak zorundadır. <gülüyor> Örneğin Şevket Süreyya bir yerde şunu demektedir. Türkiye Avrupa tekniğindeki teknik gelişme safhalarını geçmeden nasıl birdenbire elektrik ve motor medeniyetine geçebiliyorsa Avrupa'daki sosyal çelişme unsurlarını yaratmadan ve aniden Çelişmelerin nizam altına alındığı bir toplum düzenine de yönelebilir. Şimdi benim söyleme edilim varmıyor ama bu ifadede de neredeyse bir eşitsiz gelişim anlayışı söz konusu. Şimdi yapacağım alıntıyla benzerliği ise çok çarpıcı. Ee, geri bir ülke ileri ülkelerin maddi ve ideolojik kazanımlarını sahiplenir. Ama bu demek değildir ki onların geçmişte geçtikleri tüm aşamaları bir bir geçerek bu ülkeleri kölece izler. Yabanlılar... Geçmişte o silahları birbirinden ayıran tarihsel mesafeyi kat sizin ok ve yayı bırakıp tüfeğe geçebilirler. Fransa nasıl reformun üzerinden atladıysa Rusya'da saf biçimiyle demokrasinin üzerinden bir çırpıda atlayabilir. Bu sözlerin konusu e, geri kalmış Rusya toprağında Ekim devriminin gerçekleştirdiği sıçrayıştır. Tarihi 1930'dur. Yazarı da Troçki'dir. Enteresan bir benzerlik var burada. Şimdi devletçiliğe tanınan diğer bir işlev de İktisadi alandaki egemen girişimci olmak, toplumun tüm üretim ve değişim sistemini kontrol altına almak. Bu yolla da zenginliğin belirli ellerde toplanmasını engelleyerek ülkede sınıfların oluşmasına izin vermek. Örneğin Vedat Nedim kadro dergisindeki bir yazısında şöyle söylüyor. Fransız inkılabı derebeylik hakimiyetine karşı Burjuva hakimiyetini kuran, ve bugünkü sınıf ayrılıklarını ve neticede yeni bir sınıf devletini doğuran iktisat sistemine yol açtı. Rus inkılabı Fransız inkılabının bir reaksiyonudur. Burjuva hakimiyeti yerine proletarya hakimiyetini kurdu. Türk inkılabı ise hem Fransız inkılabına hem de Rus inkılabına karşı bir reaksiyondur. İdeali ne bir burjuva ne de bir proletarya hakimiyetidir. Türk inkılabı bir sınıf inkılabı değil sınıfsız ve tezatsız millet oluş inkılabıdır. Bu çok açık bir belge. Yani kadro dergisinin e, düşüncesine göre Türkiye sınıfsız bir toplumdur. Ve Türkiye'de sınıfların oluşmasına izin verilmemelidir. Fakat burada biraz eleştirmeye başlayabiliriz artık. Sınıf analizinin başlangıç noktası olması gereken e, üretim tarzı ve artı değer düzeyindeki bir sorgulamaya hiç rastlayamıyoruz kadroda. Kadronun büyük derdi yani var olduğu kadarıyla daha doğrusu çözümlemesi artı değerin Özel sermaye elinde birikmemesi bir kapitalist yerine devletin elinde daha doğrusu kolektif bir kapitalist haline dönüşmüş devletin elinde birikmesidir. Dolayısıyla kadro dergisinin sınıfsızlık düşüncesinde kapitalizm dışı bir alternatiften bahsetmek mümkün değildir. Zaten kadrocular özel sermayenin de belirli koşullarla yani ekonomide kilit mevkileri elde tutmadan... Ee, izin verilebilecek bir unsur olduğunu kabul edilebilir edebilirler. Şey, araya girmişiz. <gülüyor> Şimdi bir 1932 yıl, hani 30 yılları 30'lu yılları en başta biraz söylediğin şey oldu, ama şey işte Şeyh Said isyanı Hı. olmuş, bastırılmış, şey kapatılmış, şey kapatılmış serbest evet. kapatılmış. Tam o dönemde yani kadro hareketinin ya da kadro dergisinin ortaya çıkması bir muhalif şey olma ihtimali zaten ortadan kaldırıyor gibi. Hı. Hı. Evet. O dönemde muhalif herhangi bir unsur zaten ortaya çıkamazmış gibi görünüyor. Kadroda muhalif olma niyetiyle çıkmamış ama şimdi bütün bu e, yani tarif, işte bir yön çizme, Kemalizm'e yön çizme daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aydın sorumluluğuyla bir yön çizme şeyi ama çok daha fazla yani düzenle bağlantılı olarak bir yön çizme tercihi de varmış gibi görünüyor. Hı. Zaten bütün eleştirilerde bu yönde yapılır ya yani şeye. Sonra da ben buradan şeye çıkacağım. Yani bir şey Yön dergisiyle bir paralellik ya da bağlantı hep tartışılır kadroyla. Kadro hareketiyle, kadro dergisiyle Yön dergisi arasında bir bağlantı, bir paralellik var mıdır? Ses moriye. Ya. Yani şey, böyle bir soru sorayım. Tabii yani. tabii. Bence kesinlikle var. Zaten e, Kadro dergisi bütün macerasının nihayetinde Yönün çıkmaya başladığı tarih 1960 <gülüyor> 60'lı yıllarda Tam tarihini hatırlamıyorum bu kadro dergisinin bütün macerası zaten toplandığında ve buradan bir sonuç çıktığında benim gördüğüm tek şey solun belli bir kesimini kemalizme eklemlemektir. Niyetleri bu olmayabilir. Tek kaygıları da bu olmayabilir. Ama şu çok açık ki o dönem kemalizmin temsilcileri arasında çok büyük etkiler yaratmış değiller. Hatta zaten Celal Bayar'ın iktisat vekilliğine geçirilmesiyle birlikte prestijleri de giderek düşüyor ve bir süre sonra da kadro gelen telkinler üzerine yayınını durduruyor. Dolayısıyla bir özel etki yarattığını söyleyemeyiz. Peki ne işe yaramıştır kadro deneyimi? Bütün bu 2 yıllık, 36 sayılık deneyim. Bana sorarsanız işte Marksizm'den çıkıp Kemalizm'e varan bir grup Aydın Türkiye solunun önemli bir kesimini de kendisinden sonra da Marksizm'den uzaklaştırıp Kemalizm'e bağlamıştır. Bu anlamda kadronun ...yöne uzanan, 60'lı yıllardaki e, sol kemalist tezlere uzanan açılımları vardır. Yani kemalizmin işine bu anlamda çok yaramıştır kadro dergisi. Ben de, ben de kadro dergisinin yayın durdurulmasını soracaktım aslında. En ilerisinde işlevsel bir e, Hı -hı. neteliği var. Ama durduruyorlar birden. Bunun ın, dışarısıyla bağlantı mı daha çok? Yani dışarı derken tepkilerle mi bağlantılı yoksa içerideki kadro hareketine zaten tahsil olması yoksa? Nedenle... Yok aslında kadro hareketi izin verilseydi muhtemelen uzun bir süre bir arada devam edebilirdi. Ama e, şu çok açık ki Kemalist yönetim daha en başından beri kadronun temsil ettiği oranda radikal bir devletçiliği zaten hiç denemedi. 30'lu yılların başı sıkı bir dönemdir yani devletçilik açısından. Fakat e, o dönemde bu İş bankası grubu denilen, Celal Bayar'ın başını çektiği CHP içindeki İş bankası grubu denilen grubun çok ağır eleştirileri vardır kadroculara ve devletçilik uygulamalarına. Ee, eğer deyim uygunsa kadro bir dönem yürürlüğe konan devletçilik politikalarına karşı muhalefete bir ideolojik kalkan haline getirilmiştir. Fakat daha sonra CHP içindeki devletçi ve liberal kanadın belli bir uzlaşmaya varmasıyla beraber... Yani 33-34 yıllarından sonra Kadro dergisine daha doğrusu böyle bir kalkana ihtiyaç kalmamıştır artık. Dolayısıyla Kadro dergisi de e, ortadan kaldırılmıştır. De aynı dönem zaten sadece Kadro dergisinin değil, yani CHP dışındaki bütün e, öznelerin istediği kadar kemalist olsun kapatıldığı ya da susturulduğu dönemlerdir. Yani örnek olsun Türk Kadınlar Birliği diye bir birlik vardır. Bu da aynı dönemde kapatılıyor. Yani İdeolojinin tek bir kanaldan, tek bir merkezden yayılması gibi bir şey var. Recep Peker mesela bunun önemli temsilcilerinden biri. Dolayısıyla Kadro Dergisi de kendi işlevini tamamladıktan sonra ihtiyacı karşıladıktan sonra ortadan kalkıyor. Yani sonuç istersen sonuna geliyor zaten. Biraz açtık hı kendimizi hı. ama e, son, sonuç olarak seni söylemek istediğim bize Kadrocular sonra ne yaptılar gibi bir ilgimiz varsa hı hı. Yani, işte Kadro Dergisi'nde yazmayı bıraktıktan sonra yani ben işte devlette görevi aldıklarını Hı -hı. Evet. biraz biliyorum. Demek ki önemli görevler tabii, tabii. alıyorlar. Tabii. Hepsi e, yani devlet yalnız bırakmıyor katılçıları. Önemli görevleri atıyor. Biz de ki şevke Süreyya. Emekli oluyor. Emekli bir oluyor. Bir süre. sanat, Kısa bir süre sonra emekli oluyor. Yani evet zaten bunlar devletten gelen kadrolar. Devlet içerisinde önemli mevkilerde bulunan bürokrat memurlar e, hayatlarını o şekilde devam ediyorlar. Şevket Süreyya aynı zamanda yazarlık kariyerine devam ettiriyor. İşte bildiğiniz büyük eserlerini ne diyor falan filan. Yakup Kadri Büyük Elçi. Yakup Kadri Elçi olarak. Elçi. Yani bütün bu e, külliyata baktığımızda şöyle bir sonuca varmamız mümkün. Kadro geliştirdiği düşünceyle e, ulusçu bir sol akım yaratmıştır ya da yaratmaya niyetlenmiştir. Ama burada yani bu tamlamadaki sol sözcüğünün bir hayli silik kullanılmasında bence yarar var. Yani kullandıkları terminolojinin, jargonun, hatta yöntemin sol sosyalist, marxist teorilerle, teoriyle benzerlikleri olması bizi yanıltmasın. Çünkü burada ciddi ayrışmalar içerik açısından baktığımızda çok uzak ve kapanması mümkün olmayan mesafeler vardır. Bu anlamda oradaki sol teriminin mümkün olduğu kadar silik kullanılması bence doğrudur. Örneğin yön böyle değildir mesela. Yöndeki sol ibaresini daha kalın vurgulamamız mümkündür ama kadro için öyle değildir. Ee, az önce söylediğim şey aslında benim sonuca getirebileceğim nokta. Marksizmden çıkıp Kemalizme varan bir aydın topluluğunun kendisiyle birlikte önemli sayıda bir sol nüfusu da Marksizmden koparıp Kemalizme eklemlenmesi e, bu hareketin Türkiye'deki tarihe e, geçecek katkılarından biri olmuştur. Bence. Aydın. Evet tabi özellikle Aydın. Neden bu kadar önemli bir şey peki kadro? Son olarak onu söyleyebilirim. Niye? Hala, tartışıyoruz. hala tartışıyoruz. Yani burada da bundan önce de kadro enteresan bir taktik izliyor aslında. Yani bu bilinçli yapılmış bir taktik değil ama varoluşlarında var olan, eee varoluşlarında gözlemleyebileceğimiz bir şey. Marksizmin kendilerine kazandırdığı kıvraklığı, yöntemsel eee işlekliği, işlerliği, gelişkinliği, zekayı aslında marksizmin tamamen dışında bambaşka bir sistemin Kemalizm'in ...güçlendirilmesi, belkitilmesi, pekiştirilmesi için kullanılıyorlar. O anlamda mesela sınıfsız kitleyiz, biz kaynaşmış bir kitleyiz düşüncesi... ...kadroculara ait değil. Kadroculardan çok önce var. Üstelik hiç de öyle e, cafcaflı bir söylem de değil. Gayet yüzeysel, gayet e, kolayca alt edilebilecek bir söylem. Ama işte kadrocular buna Marksizm'den edindikleri yeteneklerle bir yöntem katıyorlar... ...bir jargon katıyorlar, işte bir dünya tarihsel analiz yapıyorlar falan filan... Burada böyle bir matah bir şey yapmışlar gibi oluyor. Dolayısıyla kendilerinden sonra da birçok solcunun, birçok akademisyenin, birçok araştırmacının ilgisini çeken bir hale geliyor. Ben değersiz bulmuyorum açıkçası. Elbette değerlidir, incelemek gerekir. Evet. Ama değerinin önemli bir kısmının da reddettikleri, karşı çıktıkları, koptukları, kaçtıkları marxizmden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Cansu'ya teşekkür ederiz katkılarından. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek evet. Tarih Sohbetleri programını dinlediniz.